Efendim iyi akşamlar. Başka şeylerde cumartesi gecesi yayınlanan ilk başka şeylerde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Buradan bir teşekkürü borç biliyorum CNN Türk yönetimine. Hani pazar gecesi programı olunca uykusuz işe gidiyoruz, okula geç kalıyoruz gibi şikayetleriniz vardı. Ama sağ olsunlar bundan sonra cumartesi geceleri saatler 24'ü vurduğunda biz yine adına başka şeyler dediğimiz... Fakat aslında tam da kalbimizi, tam da aslımızı ilgilendiren şeyleri konuşmak üzere huzurlarınızda olacağız. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Twitter'dan, Facebook'tan duyurduğumuz hal üzere hani çaylar bugün sağlam demlensin, muhabbet güzel olacak dedik. Çünkü çok kıymetli bir misafirim var. Evet, işte. Ahmet Mahmut Ünlü hocam evet. ya da kamuoyunun bildiği haliyle Cübbeli Ahmet Hoca bu başka şeylerde bizimle birlikte, efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, Allah razı olsun. Nasılsınız, afiyet olsun Allah afiyet versin. Yani sizi hakikaten seviyorum, Allah için seviyorum. Zaten bugün de ders oraya dönüp dolaşacak, Allah için sevme konusuna gelecek. Biraz da halsizim, rahatsızım. Ee, şeker 300 küsürdü, 320 idi ben buraya yola çıkarken. Ama hakikaten mühim olan Allah için sevmek. O muhabbet hasıl olduktan sonra, e, sizin de e, muhabbetinizle inşallah iyi oluruz. Sağolun, i̇nşallah sağolun, sağolun. Mevla sıhhat verir ben de konuşuruz. Ben de büyüklerin konuşturur. dediği gibi diyeyim. Rızası için sevdiğiniz Allah da sizi sevsin diye mukabele edeyim o zaman. E, evet onu Arapça'ya ibareyle onu söylerler. Amin cümlemizi fazla ı Kerem ile. amel, en üstüne amel Allah için sevmek. E, onun için e, yayınlarınızı takip ediyorum. E, yani işte fırsatım az oluyor ama... Ee, o şeyden hemen bir konuşma usulünden, üslubundan bir şeyden anlıyorum yani. Ee, o bir, bugünkü yine derslerin geleceği nokta tabii sorunuza göre yönleniriz. Ama ne sorarsanız ona göre yönleniriz. Er yelkar ruha, ruh ruha kavuşur. Hadi şerif, min mesirat yevmin ve leyle, yani aralarında bir gün bir gecelik yol da olabilir. Yani bedenler o kadar uzak da olabilir ama ruh ruha kavuşur ve mana vahidun Ahmed rivayet ediyor Hadis-i Şerif. Halbuki dünyada hiç birbirlerini görmemişler. Bir kere dahi buluşmamışlar, görmemişler. Ama ruh ruha kavuşur. E, ruhlar işte toplanmış ordulardır. O da Bukhari'de, eler vah cünüdü mücennedetun. Ruhlar aleminden bir gelmişlik var, tanışmışlık varsa. Femat <gülüyor> O ruhlar aleminde birbirini tanışmışsalar yani birbirine hoş bakmışsalar birbirine e, dünyada onların arasında ülfet e, kaynaşma olur. E, 50 sene sonra yani belki 50 yaşında 60 yaşında ilk görüşürler. Sanki 50 senelik ahbap gibi muhabbet bulurlar birbirinden. Ve maten akara minha Ruhlar aleminde e, birbirine herkes rastlamış ruhlar alemi e, çok geniş bir alem bir de ruhlar aleminde bu şimdiki gibi 50 60 sene kalmadık. Çok hocam, uzun kaldık. Hani herkes rastlamış derken aynı çağda yaşayacak olan herkes mi birbirine rastlamış yoksa... E, tabii ki aynı çağda aynı çağda yaşayacak yani dünyada görüşecek olanlar orada bir kevere görüşmüş. Görüşmüşler. O anlaşılıyor. Çünkü o ihtilafın eseri nerede zuhur edecek öbür türlü? Hı hı. Yine ruhlar aleminde kaldıysa o bize niye bildirirsin? Şu mudur hocam hani dünyada bazen birisini görürse yahu kalbim sevmedi İşte deriz, aynen. iteriz. Mesela, i̇şte aynen. Orada da anlaşamadığımız için. Ben işte için soğuk geldiği... Bu adama hiç ısınamadım. İşte Türkçe tabiyle ısınamadım. Hmm. O Arapçadaki ülfetin bir karşılığı diyelim. Isınamadım. E çünkü neden? Ruhlar alemindeki görüşmede e, arada bir cereyan olmamış. Yani bir muhabbet, bir sevgi hasıl olmamış. Onun yansıması buraya vuruyor. Onun için ben sizi ilk görüyorum şu an. Hakikaten de ilk görüyorum. Evet, ilk, i̇lk görüyorum. Ama mesela sevdim, seviyorum. Ee, yani savur programında rastladım. Orada birkaç kere böyle belki birkaç kere rastladım. Orada da çok şeyi dolaşıyorum çünkü el sünnet dışı, e, yanlış fikirli kişileri de rastlayayım diye. Esas derdim onlara çatmak. Sinek gibi de yaraya konarım. Açtığım anda da birinin bir sapıklığı meydana çıkıyor, öbürünün bir dalalet, öbürünün bir felaket. Orada giderken tabii e, sizin gibi birkaç taneye rastlıyorum birkaç yere denk geldiğim zaman maşallah diyorum hani bir gönlüm ferahlıyor ama duramıyorum çok çünkü öbür tarafta belki bir, bir şey kaçırırım hani diye yapacağım cevap bu, vereceğim bu biraz meşrep mi hocam hani çatacağım yanlışa bak meşrep Ç mi böyle çatacağım hani bir... diye asasen bu benim huyum değil idi. evet beni buna mecbur ettiler ama bir ehli sünnet duruşu var asırlardan beri tertemiz saf gelen bir de onun dışında bir şey olunca da bunun doğrusunu ben de, söylemem lazım benimden fazla alimler var daha iyi bilenler var şu var bu var da bende satış yani halka yönelik etkileme meselesi var. Şimdi ben buradan işi üstüme, ihaleyi üstüme alıyorum. Şimdi mesela bunu biri yapsa ben bu işte yokum esasen. Yani bizim camialar biri çıkartabilseler çünkü arada güldüreceksin, arada düşündüreceksin, edeceksin. Çünkü adam dinlemiyor. O güldürme kasıtlı bir şey mi hocam? Hayır, kasıtlı bakalım. olamaz ki. O olursa siz de yapın. Yok, kasıtlı hani... mesele yapamazsınız <gülüyor> ki. Yani... Yok, hayır şunu düşünüyor musun? Mesela merak ettim. Yok bu. hiç düşün. Hani güldürürsen o arada bir hakikati de anlatmak yok. kolay oluyor diye üslubunuzda. Onu genel olarak fikir olarak düşünebilirim. Ama bu konuşmanın içinde şöyle bir fıkra gider. Zaten benimkiler fıkra değil. Evet. Benimkiler Spontan, o andaki o, o, o konunun... İlgili konunun içinden çıkıyor. Biraz meşrep, biraz Karadenizlilik. Yani benim tabii çocukluğumdan beri hazır cevaplılığım var. Hı hı. E, bir de tabii çok 5-6 e, yaşlarından beri tekkelde tekke de büyüdüm. E, çok alim gördüm. İşte çok insan gördüm. Hatip gördüm. Belki odur ama kabiliyet meselesidir. E, ama burada şimdi e, eğer ki benden fazla ilmi olup, olduğu halde ki çokları var. Ben ondan talebesi etmem ama e, konuyu... İşte taşı yediğine koymak, o konu oradayken onu hemen aklına anında getirebilip, e bir de ayetini, hadisini Allah'ın aklına getirmesi meselesi var. E şimdi onların denk gelmesi toplanmıyor çok kişide. Hı hı. E buradan dolayı kaldı iş üstümüze. Yani biz bunun için evet. çıkmadık bu işte. Benim 20-25 senelik e, yani sohbet hayatım şu anda 40'a gidiyor. Yani yaşım az ama 12 yaşından kürsülerde. Yani bu 12 yaşta da Yavuz Selim kürsüsünde. Yani öyle hepten köydeki bir kürsü de değil. Ya bu kürsülerinde Gül Camii, şu bu Edirne Kapı. E böyle camilerde 12 yaş tam. 12. E bu yaştan beri de inmedik elhamdülillah. Allah indirmesin ama bu noktada benim baktığımız zaman son 6-7 seneye kadarki sohbetlerin bir 15 senenin kaydı var 92'lerden beri de. Bu kayıtlarda reddiyeler yok. <Gülüyor> ne zaman işte dinler arası diyalog çıkıyor? İcab ediyor. Ne zaman Ama bu batıllar da yok. Hı hı. E ne zaman bir şia akımı çıkıyor, sahabeye söven akım, reddiye icap ediyor. Çünkü ben bu sefer duramıyorum. Hı hı. Bu sefer de bakıyorum, ya şimdi ben, Evliya olan menkıbelerini çok anlatmak istiyorum. Benim esas meşrebim tasavvuftur. Kıssalar, hisseler, benim eski sohbetlerim oraya yakın. ki kendim olayım Bırakmıyorlar. Diyorsunuz. Şimdi ben Abdülkadir gelen salavatı işte her sene adam var. Mevlüt, ge Mevlüt gecesine bir kitap Efendimiz hakkında sallallahu hapiste 2002'de bandırma cezamı adak ettim. Çıktım çıkalı da bu son hapis hariç iki sene. E her sene bir kitap çıkarım Efendimiz sallallahu hakkında. O adamı yine getiririm. Hı -hı. Şimdi Abdülkadir Ceylani Hazretleri'nin 40 salavatını Nablus'u, İmam Nablus'u şerh etmiş. Zaten şerh tercüme edecek gücümüz yok. Arapçayla olacak iş değil. Eyvallah. Onu tasavvufi acayip şerh etmiş falan. Peki bu... Ruh... 500-600 sayfa kitap oldu. Ruhlar aleminin bir daha bir dönelim mi hocam? Şimdi orayla alakalı... Yani anlatamıyorum. Bir menkıbe anlatacağım. Hı -hı. Ya yine bir reddiyelik konu giriyor. Bugün anlatırız inşallah ama reddiyelik konuları da biriktirmişim. Onu da söyleyeyim. Hiç... Çünkü... Hani çok zaman ucundan kıyısından programlarda bahsettiğimiz fakat bununla ilgili başlı başına program yapmak istediğimiz ne varsa hepsini böyle yiyorduk. E saatler yetmez. Hocam gelince soracağım dedim. Yok sorar Sabaha da... çok var. Yani cevap kısa olursa, cevap kısa olursa millet tam doğru anlamıyor. Cevap da uzun olursa bazı yere bir saat bir soru cevap alıyor işte. Şimdi sizin sohbetiniz de fakir sever. Daha ilk soruma geçemedim çünkü başta anlattığınızdan sorular çıkıyor. Mesela birincisi şu şöyle bir şey okumuştum ruhlar aleminde Cenab-ı Hak diye hitap etti ama her ruh bunu kendi meşrebince duydu. Bazısı ben sizin dostunuz değil miyim diye duydu. Bazısı ben sizin Rabbiniz değil miyim diye farklı farklı işittirdi onu ve dünyadaki hayatı da oradaki duyuşuna göre şekillendi. Şimdi ben sizin yaratıcınız değil miyim diye duyduysa evet. Müslüman olması icap etmiyor işte. Çünkü o bela dediyse evet sen yarattın. Yarattın ama ben seni takmıyorum. Evet. E şimdi millet o durumda değil mi çoğu? Orada verdiği i̇şte, cevap da bir do Dostunuzum diye duyanın dönmesi mümkün değil. Evet. Dostunuzum, Mevla'nızım diye duyanın alıntısı başkadır. Buradaki tezahürü de onda başka olur. Şimdi Zünür-i sordular. Kudisesi ru? ya biz böyle bir şey hatırlamıyoruz. Bize de Mevla böyle bir şey oldu sizinle aramda diyor. Kur'an-ı Kerim söylüyor bunu. Essem levayde kaderubuke bellerinde Adem aslanın sulbünden onun ondun oğullarından mübâşereten ilk gelecek sulbünden onun sulbünde onun sulbünde zerrecikler halinde Arafat sahasına şimdiki vakfede toplanılan sahaya yaydı. Ki o zerrecikler halinde olduğu zaman o saha daha neler alır? ben size Rabbiniz değil miyim? galiba Rabbimiz olmaz mısın? Elbette Rabbimizsin dediler. Ama sizin bu tasavvufi de bir yorumdur ama bu noktaya geldiğimiz zaman niye şimdi bunları unuttular? <gülüyor> e çünkü yaratan var mı deyince Ebu Cehil de zaten gökleri yerleri kim yarattı sorusuna <gülüyor> müşrikler de Allah diyorlardı. Dolayısıyla oradaki şeyi bozmuş olmuyorlar. Çünkü duydukları algıladıkları konuya yine sen yarattın. Ama ben sana ortak koşuyorum yani ben seni yaratmadım varı putlar. Putlar ama ben seni yaratmadın demiyorum ki. Yani yine sözü bozmamış oluyor o manada. Hı. Ama ben senden orada aldığım sözde emrime itaat edeceksin, yasaklarımdan sakınacaksın. İşte elçilerimi tanıyacaksın. Ben senden bunu kastetmiştim. Mevlana kastetti. O nasıl algıladı? Ayrı dava inşallah biz e tabii ki sözü bozmayanlardanız da sonuna kadar öyle gideriz. O belli değil. O şey doğru mu hocam? Hani mesela ruhların orada ilk secdeyi yapıp ikinci secdeyi yapmayan işte Müslüman olarak yaşayacak ama son nefeste imansız gidecek ya da ilk secdeyi yapmayıp ikinciyi yapan sonradan ihtida edecek ya da hani kimisi kimisinin orada mürşidi oldu o secdeye onu işaretle yönlendirdi. bunlar bu yani, yani Sahia-i Şerif'lerde e, bu şekil geçmiyor. Sahia-i Şerif'lerde. Ve lakin her şey hadis-i şeriflerde olmayabilir. Çünkü ulemanın, meşayihin ilhamları var, beyanları var. E bu şekil, e bu konuyu tafsilat verenler var, meşayihtan. Büyüklerden var. E tabii ki de bakıyoruz ama öyle. Yani zuhur eden de öyledir. Yani şimdi bir zoraki secde, Mevla Teala buyuruyor, istesem şimdi de sizi zoraki secdettiririm. Yani şu anda dünyada secde etmeyen kimse kalmaz. Ben onu bazı vaaz vazlarımda tamam güldürmek gibi oluyor ama e sana şimdi namaz vakti girer girmez hadi sana pay verdi çıkma bir abdestlik bir namazlık pay kalana kadar hani sahibi özür olmak için derler ya bir abdestlik bir namazlık 10 dakika pay koyalım abdesti aldın kıldın 10 ee, dakika 7 dakikaya düştü o dakikaya kadar seni bekler de o dakikaya geldi mi senin dişini ağrıtmaya başlasa otomatiğe bağlasa bunu evet. e sen de bunu bir denedin iki denedin hakikaten kıldın mı ağrımıyor kılmasan ağrıyor e ne çekeceğim şimdi bunu dişçiye gitmiş çekip dakika uğraşılır mı? Efendim kılıyım kurtulayım şeklinde. E o zaman tembeller veya işte itikatsızlar. E dedim şu dişleri de damağımın ağrıyacak hali yok. E damağını da ağrıtır. Gerçi dava da dişsiz adamın da çenesini ağrıtır. Onu başlıyor. Başını ağrıttı diyelim. Baş ağrısı salgı diye, Herkes de olamış. Başını ağrıttı. Secdeye de koydun mu. Hazreti Ömer'in takkesi gibi e, hirekle gönderdiği. Kafasına taktım mı ağrısı gidiyor. Çıkarttım ağrı. Ne var bunda ya bir de baktı esmele yazmış ama e şimdi Mevla senin kafana ağrıttığı zaman hakikaten de secdeye koyduğun anda da bu baş ağrısı geçiyorsa bu da tecrübeyle sabit olup bir değil iki değil arkadaş bu raskele değil bu namazdan oluyor diye bir e, insanlarda fikir hasıl olsa herkes kendinde bunu tecrübe edecek hı hı. Allah yarattığına inandığımıza göre bunu da yapacağına biz inananlardanız farz-ı muhal değil bu yani Ve Kadir. E, o zaman e, bu insanlar hep secde yapar ama bu imanla olur mu? İhlasla olur mu? Muhabbetle evet. olur mu? Bu olmaz. Bu, bu zoraki olur. Onun için فَظَلَّتَ عَنَاكُمْ لَهَ خَضَعِ İstesem bir ayet gökten indiririm. Yani onları e, ilk secdeye kapatacak. Boyunları, gerdanları onun karşısında eğilir, bükülür diyor Kur'an-ı Kerim. Ama Mevla böyle istemiyor. Mevla istiyor ki sevgiden olsun, muhabbetten olsun, rıza üzere olsun. Onun için e, şimdi bu dünyadaki şeyde e, zu e, zuhrede, orada o heybet tecellisi, izzet ve kahır tecellisi karşısında secde etmiş olabilirler. Ama dediğiniz şey oldu ki hı hı. ikinciye gitmemektir, birinciye gitmemektir. Burada o haller olmasaydı şu anda standart aynı insanla karşılaşırdık bütün dünyada. E demek farklı insanlar. ve Bu ihtilaf devam edecek diyor. Herkes aynı olmayacak diyorum Mevla Peki bu ibadetlerle alakalı sorayım şimdi böyle gelmişken Allah dileseydi öyle de yapardı. Şu son zamanlarda zannediyorum ki biraz dini akla uydurma ihtiyacından dolayı sebeple neticeyi karıştırmaya başladık. Mesela diyor ki oruç tut ki fakirin halinden anla. Mesela bu bana ters geliyor. Ben Allah için oruç tutuyorum. Evet. Neticesi olarak da fakirin halinden anlayabilirim. Ya da kurban kes ki fakirler de istifade etsin. Et, ben fakir et yesin diye kurban kesmiyorum. Evet. Allah'a Allah yakınlık kesiyorum. için kesiyorsun. Evet. Böyle bir İfade. karışıklık var mı? Ya da şimdi namaz kıldığın vakit şöyle işte güzel olur, egzersiz olur. Falan. İşte onu hikmet arama deniyor ona. Halbuki bize öğretilen başında beri hikmetinden sual olunmaz. Evet. Hikmetini sual etmemek lazım. E, bu sevgiden kaynaklanması lazım. Beni Yaradan, şimdi mesela... Ne diyor Rab'a Teala'ya? Cennet için ibadet ediyorsam cennete sokma beni. Bu çok zor bir söz. S Sizi bilmem de benim gibilerin diyeceği bir söz değil. Çünkü ya sokmazsa diye bir endişe de var. Evet. E bu sefer e senin de ibadetten derdin de cennet e, talebi ise e, ya da cennete sokmazsa Böyle bir korku zaten varken bu lafı söyleme taklit olur. Burada da taklit edilecek konu değil bu. Eyvallah. Bu makam sahibidir. hal O haldeysen konuşulacak bir laftır bu. Burada kelime işadet o söyledi ben de söyleyeyim gibi olmaz bu. Mesela Yunus'un da öyle. Cennet cennet dedikleri birkaç köşküde birkaç huri. Zaman zaman diyoruz ki hocam. Ama onu işte Yunus söylerse evet. hal oluyor. Başkası söylerse elfazı Hakkı. küfür oluyor. Elfazı küfüre küfür kadar olur. gider Ş mi o Şirke, şirke gidiyor. Hani? Cennete hakaretten şirke gidiyor. Yunus olmadan o sözü söylemek edepsiz. Yunus Üfere olmadan götürür. işte orada sen taklit edeceğin halde değilsin. Hallaç olmadan enel hak demeye benzer. Ki olunca bile desem bedelini ödüyorsun. Bedelini ödüyorsun ama o zaten o, o bedeli ödemeye razıydı. Zaten ona o bedeli ona de Ona dediler ki. Bilmiyorum. Şeriat tuğlasından bir kerpiç çıkarttı oraya başını koydu diyor. Hazreti Mevla. Evet. Başını koydu o tuğlanın yerine. E, ama o şimdi onun başka bir sırı var. E şimdi o onun esasen <gülüyor> Bilir misiniz onun sebebi ilk nereden oldu, evet. manen, hallacın işi? Büyük velidir, biz onu veli kabul ederiz. Evet. E, Rabbin sana o kadar verecek ki razı olacaksın ve duhada Bu ayet olunca, ya bu içinden ne geçirdi mübarek zat? İçinden tabii bu aslında bize göre mesuliyeti yok. Benim içimden geçenlerden ben mesul olsam parçam kalmaz. İçimden geçenleri bağışladı zaten. Nela teciam ezeli Benim hatırıma ümmetimden geçti diyor, bağışladı. Ama Gö avesveset bir yolu Gözlerinde geçen gelen vesveselerden. Malum teteğelim, ya tamelbi, ya icraata çıkarıp hani öldüreyim diye adamı içinden geçirip de öldürmedikçe veyahut da dilinden konuşmadıkça bir şey kalpten geçti gitti. Ne geçerse de mevla ondan geçti gitti. Yani mesul değilsin. Ama şimdi Evliya Allah'ın makamı Orta derecedeki iyi kulların sevap diye belledikleri en, en yakın mukarreplerin günahına giriyor. Hı hı. E şimdi benim gönlümden geçen hiç günaha girmiyor. Ama e, hallac olursa makamı yüksek olduğu için Şimdi ümmetten cennete girecekleri bir hesap ediyor. E la ilahe illallah diyenlere şefaat edeceğim. E, Kelime-i getirenlere, Müslümanlara, ümmetimin kebair günahkarlarına vesaire vesaire. Bütün hadis ve hadisleri yani hadis-i şerifleri mülahaza ederek düşünüyor ki Allah Kaddesallahu e, Yani düşünüyor bunu. içinden geçiyor. Acaba diyor himmeti düün mü oldu biraz diyor. Allah Allah. Yani himmet biraz düşük mü kaldı? Neden? Hani Allah sana demiş ki yani açık bir çek vermiş yani seni razı edeceğim. Ya seni razı edeceğim de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izinsiz iş yapamaz. Menzillediği eş pehinde illa izni izinsiz şefaat edemez. Bunları da devreye sokmak lazım. efendim sonra sen bu izen la arzabe vahidu ümmeti Madem beni razı edeceksin bir ümmetim ateşte kaldıkça ben de razı olmayacağım. Yani cennetli de razı değilim ben. Bir ümmetim ama bu ümmeti icabete taluk ediyor. Yani en azından ne kadar gülahkar olsa diyor. da Müslüman olan. Öbür türlü Yahudi Hristiyanlar Cennet'e gidecek. Şu, şu dönemde onun ümmeti olmak kasabıyla. Ümmeti davete girdiği için. Ama icabet etmemiş. efendim Aleyhisselam orada bir ümmeti icabeti kastediyor. Çünkü Mevla izin o kadar vermiş. Mevla başka izin vermemiş. Halaç tam olarak ne Halaç diyor? diyor Az ki ol. yani acaba diyor himmetini biraz Daha... yüksek tutsaydı da bütün kafir, mağfir yani Yahudi Nesaran Mecusi Herkesi alabilirdi mi acaba? Yani çünkü çok hatırı var. Yani Allah'ın indinde o kadar hatırı var ki yeminle kasemle seni razı edeceğim yani. Ya ben de razı olmuyorum pazarlığına girseydi de. Herkesi bir alsa mıydı ya? Hmm. Yani açılımı bu. Bugün bu kadar düşündüm hocam? Bir anlık bir hata arattır. Hallac'ın kalbine gelip giden bir diz. Hatra o. Ama Evliya Allah makamı yüksektir. Serdar Efendi kardeşim. Şimdi sen ee, bir İbnül Fariz olabilir misin Sultanül Aşık'ın? Aşıkların Sultanı sen onun makamına gelebilir misin? Şimdi onun sözüne bak. Velev khatarat li fi si vage iradatu İbnül Fariz ben onun aşığı. Aşıkların yani. Sultanı o eşsiz bir şey. Onun misli görülmemiş. Onu pek toplum tanımıyor. Keşke bir şeyini şer etsek. Dolu şer var üzerine. Tâiyesini vesaire beytlerini. Şarkı olarak okuyorlar Araplarda o, az önce okuduğunuzdan en Diyor edelim. ki ya Rabbi diyor. Ha bunu bir kadına gibi diyor. Şimdi beyitlerin şeyini gidin de. ki diye. K'yi 2 okudun mu kadına gider. O da mübarek. Mevla ile direkt bu muhataplıkları şey etmemek için. Mahbube kelimesinin müennese gider. Mühennesten ki olur. Ama bütün maksatları diğer evliya olan da çok olur. Efendim sevgilim tabiri gelir. Geçer Onların sevgilisi kimdir o bellidir. Şarap geçer yine onların tabirlerinde. Çokların aldandığı gibi Hafız Şirazi şarap içiyor diyor. Hafız hmm. Haf Şirazi şaraptan bahsediyor. Hafız Şirazi: "Elâ yâ edir ve nâvilhâ. E, e, döndür diyor. Kaseyi döndür, döndür getir diyor. Uzat diyor. Ey diyor. Ki işkân sen ne müşkil. Aşkın başı kolay gözükür ama düştük Allah aşkına." ...sonu, sonu çokmuş kilmiş diyor... ...çıkamıyoruz işin içinden... ...çünkü bütün sevgilerin üstüne basıyor... ...uykun kalmıyor... Zevkin kalmıyor, yemeğin kalmıyor, içmeğin kalmıyor. Çilehanelere giriyorsun, yemiyorsun, içmiyorsun Allah'ın aşkı. Zor Hocam, bir şey. bak bu da çok önemli değil mi? İşte aşk deyince biz lay lay bir şey anlıyoruz. Böyle. Çok seviyorum, çok seviyorum. Halbuki diyor ki kıyamazsan bağışacağına, ıraktır girme meydana. Bu meydanda nice başlar, kesilir, hiç sorar olmaz. So, i̇şte öyle. Aşkın bir bedeli var, bir bedeli seviyorum demenin. E şimdi bir erkeğin kadına kadın erkeğe aşkında da esasen böyle bir aşk tezahürü varsa aşktır. Öbür hikaye yani şimdikilerin ki böyle bir aşk olur mu? Uykun kaçmıyor, keyfin kaçmıyor, iştahın kaçmıyor, zayıflamıyorsun. Tavuşamayınca. Dolayısıyla hocam. böyle bir aşk olmaz. Bir gün bir yerde rast gelmişsin diyor ki hakiki bir aşığın Allah katında bir gece sabaha kadar uyusa kalsa 80 yıllık onurda rüsvaylık olarak o ona yeter diyor. E yeter çünkü hakiki Mevlana buyuruyor ya Davud benim sevgimi iddia edip de sabaha kadar uyanlar kezzaptır. Yalancıdır, sahtekardır. Nasıl sen sevgiliyle halvet istemiyorsun? Çünkü sevdiğinden buluştun ama ortamda başkaları var. Ortamda başkaları varken sen rahat edemiyorsun, hasbihal edemiyorsun. O zaman sen ne ararsın sevgiliyle? Halvet istersin. Halvet ne zaman? Halvet teheccüde. Halvet gece namazında, halvet seccadede, postta, dostta. O zaman o halveti bulup da sen hala uyuyorsun. E senin sevgin yalancıdır diyor. Ki, tam ihtifal haftasında hoşunuza gideceğini düşündüğüm Hazreti Mervan Hanım bir dörtlüğünü söyleyeyim. Diyor ki... Benim iki gecem var sevgili. İkisinde de uykusuzum. Biri sensiz olduğum gece hasretim bırakmaz gözüme uyku geçe. İşte Biri bak. senle olduğum gece yanımda sen varken nasıl uyuyayım? Nasıl uyuyayım işte bak. Yani ma irtibatı manen sağlayamadımsa bir inkıta hali, kabız hali varsa kabız halinde de hasretten uyumuyorum. Evet. Niye ulaşamıyorum Doğru. diye. E şimdi bu beyt şurasına gelelim. i̇bn Farid'i ne diyor? Onun öncesinde de Hazreti Rabia var. Ta, nere dolaşıyoruz bakalım buyurun. E, ama sen beni geri getir. Zuhurat ben da oluyor. Ben dandana gibi daldan dala atlarım da. Çok güzel oluyor. Beni geri getir yani. Şimdi diyor ki Sultanül Aşıkları Sultan senin gayrin bir istek ve irade sehven bir vaatleri yemendir, bir vaatleri sehvendir. Günlerden bir gün oradaki gün 24 saat değildir. An manasındadır. Sehven de kasıtlı değil, hata ile de olsa. Ey sevgilim, senden gayrı bir iste, hatırımdan gelse geçse, hakem tübü riddeti, kendimi mürtet sayarım, diyor. <gülüyor> Mürtetliğime hükmederim. Şimdi hallacın işi, ne oldu? Orta derecedekilerde böyle bir şey olur mu? Sabaha kadar namaz kulu, her sene aç, umre, kâbe yaşındırmış. Makamı değil. Makamı orta, ebrar. mi ebrar. İyi kul. <gülüyor> Müttaki, takva sahibi. Mukarrep olamaz ki. Aşktan ne anlar? O zaman da böyle bir kalbime geldi, hatramı geldi, vesvese mi geldi, bir istek mi geçti Mevla'dan gayrı? Bunlar ondan sorulmaz. Mesul de değil. Bakamı yok. Özür dilerim Gayrı deyince hani Allah'ın neyi bir kâmmen sivâk edemiş. Evet. Zatından ile meşgul etme. Birisi soruyor diyor ki gayr diye bir şey yokken nasıl böyle bir dua? Onun esma ve sıfatı dahi zatının yanında gayr mesabesi. Gayr hesabı. Onunla bile meşgul Onun tabii isimleriyle ismine takılsa, sıfatına takılsa yani mağfiret edici sıfatında kalsa Dana acıyan, rahman sıfatına kalsa, tevvar sıfatına kalsa, razzak çoğu orada takılır. Evet. Rızık, Rabbi durumumuz bozuk, para gönder. E Şimdi sen bu isim sıfatlarda da takılsan, öz zatta olmuyor ki. Ne diyor? İşte demiş ki Rab'in Hazretleri'ne dönünce, evet. hallaca dönünce gelelim. Ya burada şimdi hatra deyip geçme. Bir an senden gayri istek geçse, mürtet olduğumu sayarım. Bu manevi irtidattır onlara göre. Ya bu sefer ne diyor? Hallaç... Çağrı Hazretleri'nin müdürü. Yardan bir an gaflet gösteren gizli küfrü ayak basar oldu diye. Ece, Bunların makamı aynı yere gelince kelamlar aynı minval üzere. Yani, Bu, devam ki, ediyor. E, hallaj da yani böyle bir şey e, düşünüyor ama sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona zuhur ediyor. Buyuruyor ki ona sallallahu aleyhi ve sellem sen bilmiyor musun ki ben Mevla'nın istemediğini isteyemem. Yani ben senin düşündüğünü çoktan düşündüm. Ben senin niye istemiyor dediğini çoktan istedim. Ama Ömâte Şeyhüllâhın yaşa Allah Rabbul Alemlerin Rabbi olan Allah dilemeden siz dileyemezsiniz. Bunun muhatabı en başında benim. <gülüyor> ben tamamen onun iradesiyle hareket ediyorum. E şimdi o irade etmeden ben edemiyorum. E sen bunu bilmiyor musun? Estağfurullah ya Rasulullah. Ben aklımdan geçip ben öyle şey kastetmedim, azmetmedim. Özürler, şeyler. Efendim sonra sen buyuruyor ki, yok bu şey. E bu bedel ister. Yani seni böyle bir düşüncem bile. Bak bizde olsa bundan. Biz düşündüğümüzü bırak. Yaptığımız birçok işten bile tokat yemeyen adamlarız. Evet. Çünkü neden? Tokatı fazla görüyorlar yani. Dost değilsin gidiyor. Dosta naz ederler. Dosta kırılırlar. Bir adam hiç beni sevmeyen bir adamın. Benim aleyhime bir konuştuğunu ben şimdi takip ediyorum sağa solu. Adam bana bindiriyor çatıyor. Hiç kırılmıyorum. Hı hı. Niye? Ne alakam var ki diyorum. Hiç sevmiyorum ki ben onu. O da beni hiç sevmiyor ki. Ama ben kime kırılıyorum? Allah hesabı. Dostun gülü yaralıyor. Dostun. Ha, şimdi ne diyor? O kadar adam taş attı, şey attı. Gık yok. E bir gül attı. Ah dedi. Efendi de dediler. Bu kadar adam ne atıyor sana dokunmuyor mu? E bizi dedi sevenin bir gülü bile incitti. Öbürleri sevmiyor. Ayak takımı avam dedi. Ben bunlardan ne etkileliyim? E şimdi o zaman e, hallaca o zaman bu yani ne yapayım, ne edeyim, neler etti? Resulullah sallallahu o kelleyi ister yani başı isterim dedi. Yani o başı isterim derken sen bir fitneye düşeceksin. İşte bir imtihan olacaksın. Bu imtihanda da bir makama geldi. O makam gelince e, Mevla'dan gayrini görmüyor. Mevla'dan gayrı kalmayınca kendi de yok. Hı. Kendi de olmayınca yani işte şekerin e, çaya atılıp da e, şeker şurası çay şurası diyememen gibi e, efendim onun için de eridi gitti. Yani fena fillah diyelim. Kendini kaybetti. Tabi bu burada bir e, baygınlık yani manevi baygınlık hmm. makamı olursa e, bundan ayılamazsa mesul değil. Ayılamazsa mazur. Ne gibi? Baygınken namaz geçti. Hmm. Baygına namaz geçti. Fakat bu mazur. Ama bunu taklit eden, o makamda değilken taklit eden mazur değil. Bu evet. mesul. Onun için tasavvur tabiçe ne diyorlar? Gelmediğin makamı sakın taklit edip de şeyhim bunu dedi. şu, bunu Şeyhim bunu dedi diye naklediyorsan Sakın kendin böyle babam, deme kakma. Babam derdi ki hocam başkasının aşkıyla aşık olunmaz. Aynen. O, o onun yürüyor. Onun yürü makamıdır. onun gibi yürüyeceğim derken kendi yürüşün Mesela bir şunu sorayım size. Burada çünkü çok aslında derin ve keyifli mevzuları konuşuyoruz ama Evet biraz da bu bir... tabii reddiye reddiye de yani milletler ruh kalmadı, tasavvuf kalmadı, şuur kalmadı, Muhabet his kalmadı. Var. E şimdi adam Şemsi Tebrize ha diyor. Hazreti Mevlana'ya Şemsi Tebrize. ya bugün kanalı olan Birçok e, efendi etkili yetkili kişilerin peşinde gitti. hocayım geçinen bir adam. Yani Şemsi Tebriz gibi Hazreti Mevlana, Şemsi Tebrizi, "Hamuş gün ki e, sen Allah'ın sırrısın." dediği. E, onda Allah'ın sırrını bulduk. Mevlana Allame-i Cihan. Hı hı. Tefsir, hadis, fıkıh bütün ilimleri cem etmiş. O tarafı da konuşulmuyor. Sanki şer'i şerifsiz bir tasavvufun ba haşa ve haşa peygamberi gibi bir taklidi. Asla bütün mesnevi şerahattan ibaret. E bütün Kur'an'dan ibaret, Kur'an'ın tefsirinden ibaret. Diyebilirsin ki Mesnevi Kur'an tefsiridir. Diyebilirsin ki Mesnevi hadis şerhidir. E bu, bu, yani o kadar büyük eserler Allah ona ilham etmiş. Molla Cami'nin dediği gibi. Nis peygamber. Men, men çeki uyan vasfân âli cenâb. Nis peygamber veli dâret kitap? E peygamber değil ama kitabı var. Ne diyeceksin diyor. Nübüvvetmiş kağıtından e, e, fitil, fitile alevlenmiş. Onun için böyle bir zat edepten bahsediyor. Bütün mesnevisi Kur'an'dan bahsediyor. ayet hadisten bahsediyor. Şemci-i sen Allah'ın sırrısın diyor. E sen Şemci-i Tebrize haşi, haşi diyen hocalar var. Hazreti Mevlana da diyor ona diyor tapıyor diyor. Tapar gibi seviyor diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Resmen Mevlana'ya müşrik demek. Çünkü tapar gibi sevmek şirktir. Ve allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Mevlana bütün ayetleri, hadisleri yutmuş biri. Görmüyor mu ki? <gülüyor> Müşrikler putlarını Allah'ı sever gibi severler. Bakın Allah için severlerle Allah'ı sever gibi severler. İşte tasavvufun kökü, rabıta konusu, mürşidini sevme meselesi hep buraya geliyor. Mürşidini Allah için seviyorsun. E, o zaman puta tapandan ne farkın var? Çok farkın var. O Allah'ı sever gibi seviyor. Hmm. Allah'ı sever gibi sevmek şirktir. Allah için sevmek Tevhidin halisidir ve sarihidir. Dolayısıyla sen şimdi burada Hazreti Mevlana Şemsi niye seviyor? Onu zahiri ilimlerden koparttı. Bir de ona manevi cephe açtı, cihet açtı. Ebu Hanife'nin radıyallahu Norman. Cafer-i Sadık'a yetişmeseydim iki senesi olmasa Norman helak olmuştu. Norman nereden helak olmuştu? Bu, bu sözü Ebu Hanife nerede söylüyor? Var mı elimizde kaynak? Elimizde kaynak, kaynak, kaynak var. İmam Masumun ki Urvetül Vüskadır 70 bin evriyan serdardır. İmam Rabbani'den sonra gelen e, put, silsilenin halkasıdır. Hı. Muhammed Masum deyince dur. Yani Tezahürü dünyayı bize kadar işte e, Mehmet Emin Tokadilerden tutun. İşte birçok şey muradimün zeviler bütün meşayihin çoğu buraya onun cihetinden yani bunu, gelmiştir. Bunu şunun için... Onun mektubatında var kaynağı. Aha. Ama daha eski kaynaklarda da var. Mesela bunu şunun için soruyorum. İmam Şafi Hazretleri diyoruz. Şeyban Rai Hazret'in sohbetine gitmiş gelmiş. E tabi. İşte İmam Ahmet bin Ambel en uzak duran o da oğluna yazdığı mektupta Aman Sufiye tayfesiyle birlikte oluyor. İmam Azam böyle böyle dediğiniz var. ya bu tasavvuf sevenlerin uydurması diyorlar. Böyle uyan, bir şey yok. Kaynaklarda diyorlar. var. İki senem olmasa normal neler olmuştu. Orada cehennemlik olmuştu, cenneti kaybetmişti demiyoruz ki. Veyahut da o kadar müçtehit mezhebi tasnif etmiş, tanzım etmiş, o işler son iki senede sığmadı o iş. Helak olmanın mağansı, çok büyük kardan zarardaydım. Evet. Yani maneviyatı orada buldum. Çünkü Ehli nispeti, e, tasavvufun da tabii orada... El Bekten değil de o Cafer-ı Sadık'ın nispeti Hazreti Sıddık'tan gelir. Yani Nakşi silsilesinde ayrıyetten gelir. E bir de veledeni Ebu Bekir'in merrateyni. Ebu Bekir beni iki kere doğurdu der cafer Sadık radıyallahu anh. Çünkü bir e, annesi tarafından dedesidir. Bir de e, tarikatta e, efendim silsilesinin reisidir. Dolayısıyla hem manevi hem maddi terbiyemde. Işte bu yani Cafer-ı Sadık Ebu Sıddık'sı düşünülür mü? Şia'nın yani El Beyt imamlarını Ebu Beyt sevmediği iddiaları da burada ne kadar yalan olduğu çıkıyor. E şimdi dolayısıyla burada Mevlana ondan öyle bir hal bulmuş ki o zamana kadar bulduğu bütün zahiri ilimlerde bulamadığı hali, zevki, Mevla'ya yakınlığı, kurbiyeti yani o diğerleri artık bir vesvese kabiliğinden kalmış. Ha ondan sonra yeniden sen ayete hadise baktığın zaman sana Kur'an'ı bırak dememiş mürşit, Tefsir hadise bırak dememiş. Ama zikrin hak, hakikatine erdiğin zaman Mevla'ya vasıl olduktan sonra ayeti bir başka görüyorsun. Hadis-i Şerife bir başka mana veriyorsun. Sen şimdi bu kadar şarih var. E, yani hadis şarihlerinden bahsediyorum. Ayniler, Kastalaniler, Askelaniler, Şeyhülislam İbni Haceller falan. Ama sen geliyorsun aynı hadise bir sadr Konevi'nin verdiği bir manaya geldiğin zaman bu nereden çıkıyor bu manalar diyorsun. İşte o Mevla Teala'nın yani bunun Kur'an'dan sünnetten delili var mı? Hazreti Ali'den delili var. Nasıl hocam? E, Duhari'de Hazreti Ali Efendimiz diyor ki bize Kur'an'dan başka bir şey Hadis ve Kur'an'dan başka bir şey verilmedi. Ama diyor, Resulullah size ilaveten bir şeyler vermiş diyorlar özel tasavvufu falan. Karşısında. Buyuruyor ki bana bir, bir sayfa var, o sayfede birkaç hüküm var. İşte e, kelale konusu, mirasla ilgili bir iki hüküm. Bunlar özel bir, bir hüküm olarak. Özel derken ümmete ait ama e, Kur'an-ı Kerim'de olmasa da bana yani vahiyden sonra da olsa, çünkü hadisler de vahiydir. Efendim, sahnesieme son 82 gün vahi gelmedi, ama hadisler devam etti. Dolayısıyla hadisin vahi kanalı devam et. Hadisler de diyorum. vahidir ne demek? Ya çok özür diliyorum. Hani ne dediğinizi anlasam dahi bazen Tabii. işim gereği biraz nedenle dair bir Tabii şey sormayayım. Ona özel girelim. Yani hadis, hadislerin hadisler Kur'an İslam'daki yeri. Hı. Sünnetin e, İslam'daki yeri tabii o ona bağlı bir konu. Yani de, hocam çok özür dilerim. Hani bu tür alen meseleleri siz yorumlasanız, delilleri getirseniz dahi buna itibar etmeyenler başka bir yerden bakıyor ve o da kendince başka bir delili getiriyor. delil getiriyor. O delili siz böyle yorumluyorsunuz. Delil getiremiyor. De. Yorum getiriyor. E, burayı fark edelim Efendim, şimdi. Ben ayet kuvane heva deseniz. Çünkü evet, evet. o indirilen ayet celileleri direkt söylemesi heva hevesin içine katmamasını Söyler. E tamam. In vahiyuhu, dediğin zaman bu ancak bir vahidir Allah'tan ona bildiriyor dediğin zaman ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanım evde yemek var mı diye Ayşe Hanımıza sorduğu zaman bu vahiydir demiyorum ki. Yani Ayşe Hanımıza diyor ki bugün yemek yok. E ne yapalım oruca niyet edelim Mevlana'nın dediği gibi. veyahutta da efendim şunu kaldır şuradan. veyahutta da işte açlama meselesi hurmaları açlarlarken ne yapıyorsunuz açlıyorsunuz. Açlamasanız da ne, ne olur ki acaba? veya hatta dursun böyle ama mesela bunu da olarak e deli olarak deli getiriyor tamam ondan sonra geliyorlar ya aslında bu sene formalar olmadı e ne buyuruyor intümele mi bir umuru dünya kup dünya iştenizi siz bende niye bilirsiniz şimdi bunu buyurduğu zaman onun vahiy olmadığı anlaşılıyor. Zaten orada e, vahiden gelen bir, a, Cibril'den gelen bir şeyle açlamasanız iyi olur demedik, deme, buyurmadı ki. Zaten hadis-i şerifi doğru anlasan, tercümeyi doğru yapsan, açlamasanız ne zararı var acaba? Peki hangisinin vahiyden gelip hangisinin gelmediğini nasıl tefrik edeceğiz? Hangisinin tefrik vahiyden gelip gelmediğini nereden fark edeceğiz? Helal, haram, mekruh, emir, yasaktan fark edeceğiz. Sana halifül müşrikin, müşriklere benzemeyin diyorsa, vefirullah sakalları uzatın, ahf-ı bıyıkları kısaltın diyorsa... Bu sana emirse. Farkum abeyin elbeyin Müslümanlıkini üzerinde sade takkeyle kal sarık sade takmayın boş kafaya. Şia mollaları gibi takkenin üstündeki sarık müşriklerle bizi ayırır diyor. Ya Bukhari. Ondan sonra efendim bu ipekli altın ümmetimin erkeklerini haramdır, kadınlarına helaldir elini alıp da göstererek helal haram mefumu söylüyorsa yapın yapmayın mefumu söylüyorsa. Niye Ömer efendimiz e, radıyallahu an gelirdi veya da sahabe. Ya Resulallah, bu size vahiy midir? Bakın dikkat edin bu şimdiki bazı ilahiyatçı Bu bazı lafını koyayım artık monteleyelim buraya bu Genel ilahiyatçıları darıtmayalım Bazı ilahiyatçıların veya neyse Hoca geçinen müsveddelerin Konuştuğu gibi olsa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada Ömer falan Bu sana vahiy midir? Yoksa kendi içtihadınız mıdır reyiniz midir diye sorarlar. Bedir'de olduğu gibi Uhud'da oluyor bir şeyler gidelim gitmeyelim istişareler yapılıyor. Zaten ay ayet geldiği noktada istişareye mahal yok o şöyle diyebilir miyiz o dünya işlerine ait olmayan sahabe-i kiramın da sormadığı mevzularda efendimiz kendinden bir söz söylememiştir. Dolayısıyla bu da Allah Teala'nın ona vahiy ile Dinle alakalı, helal ve haramla alakalı, dinimiz ve ibadetimizle alakalı. Şimdi buyuruyorsa Subhanallah ve hamdih yüz kere çektiğin zaman Buhari'de, Müslim'de bunlar hepsi var. Lemiyetet hadin bi aftalim mimma Kıyamet günü onun getirdiği amelden o gün daha üstünüyle kimse gelemez. Yani bunun bir de la ilahe illallah uzun versiyonu var da bu en kısası سبحان الله وبحمده 100 kere. Bir lahte غفرت bu ذنوبه ولو كان denizlerin köpükleri kadar günahı affolur. Bunu kafadan diyemez. Çünkü Allah adına günahları affedecek kim? Allah Teala. Allah Teala e, nasıl diyecek ki sen bunu 100 kere oku günahların affoldu. Nasıl diyecek? Yetkisi yok. Ve bunu söylediğiniz zaman da o hadis mevzu zaten diyor. O hadis nasıl mevzu olur? Müslim'de var, Buhari'de var. Zaten Buhari Müslim'e e, soru koyan Na ben çarpı koyarım. O zaman sen bittin. Neden? Hiçbir hadis sahih değil. O zaman ne oldu? Sünnet hiç yok. Sünnet hiç yoksa ne oldu? Men yutur fakat Allah. Rasule itaat edin. Ayetlerinin tümü boşa gitti. Neden? Çünkü Kur'ansa Allahsa zaten ayetlerde Rasul Allah'tan ayrılmamış. O zaman sen Allah'a itaat yetiyor Kur'an'a itaat yetiyor. Hocam bu ayeti bile yorumlarken diyor ki hani böyle düşünenler, hani bize Kur'an yeter diyenler bize de yeter de. İşte anlayamıyoruz ne olduğunu. Bize yeter Kur'an yeter niçin? Bu. Kur'an beni anayasada bırakmamış. Beni yasalara sevk etmiş. Kur'an bana yeter. Çünkü Kur'an bana diyor ki, məlumatı akımla ne verdiyse onu alın ve maniak manifentoğu neyi yasakladıysa onu bırakır. Onu da ne diyorlar biliyor musun? Ah. O da ganimet meselesi diyorlar. Ganimetle ilgili yukarıyı oku diyor. Halbuki ayetlerin hepsinde hüküm umumidir. Sebebi. Hiçbir kayde bilmiyorlar. Ne usulü tefsir biliyorlar. Sebebiniz ne usulü hadis olur. biliyorlar. Usulü tefsire göre. Sebebin üzül hususi ise de hüküm umumi olur. Yani bir kişi hakkında iner. He şarabın haram edilmesi neyle indi? Namaza yaklaşmayın. Sarhoşken namaza yaklaşmayın. Ne oldu? Namazdan evvel ayılıyorlardı. Geceden içiyorlardı. Sabaha kadar ayılıyorlardı falan fişman. Sonra ne oldu? Birisi e, içmek haram değildi. Yalnız namaz geçirmek aramdı. Ona göre de ayarlıyordu. Bir saatte mi ayılırım? İki saatte mi? İlk zaman tedrizen inen durum. Dört kademede yasaklandı. E şimdi o zaman ne oldu? Birisi namazda imam oldu. İsmini vermeyelim. O, o zat yanlış okudu. La diye okuyacağını abudi okudu. On düzene bu ait geldi fealen. Tüm münteon, inemel khamru, şarab ve meysir, kumar. Bu milli piyangolar, milisiz piyangolar hepsi. Velan sa putlar, velan falokları, zarokları, zallar, tavlalar hiçbir şey be. Hani ritsün pisliktir. Minamel şeytan. O zaman adam diyecek ki o sebebin nüzül o adam yanlış okudu la bu dünya bu diyor. Ben içiyorum iki tek. La bu la bu okuyorum. O zaman kardeşim bütün Kur'an gitti. Sebebin, üzülün özelliğine bakılmaz ki. Hükmün umumluğuna bakılır. Bir defa, Resulüm ne verdiyse alın. Eğer o hüküm hususi olsaydı, ben Arapçayı bilen biri, ve ma sizi yasakladığı demezdi. Çünkü Ata'nın karşılığı Arapçada, mena, verdi, vermedi. Ve ma sana dedi ki, bu senin hakkın değil, şu ağaca dokunma. Veyahut da bu deve senin değil. Mena derdi, neha diyor. Nehi, emrin karşılığıdır. Yasakladığı şeyler, ne Galime yasakladıysa neyine, ne, neyine, neyine yetecek? yetecek. Evet, evet, A, bakın çok, şimdi burada ben ince gidersem her şeye girersem lügattan giderim nahimden giderim. Detay A, şunu, şimdi, şunu peki o zaman ya. şudur. Men yutu arrasûl kim peygambere itaat ederse Fakat yata'a Allah. Muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Şimdi buradan allah Teala yata'ya Allah buyuruyor birçok ayette. Bu neyine yetmiyor da? E çünkü Kur'an'ın emirlerine uygulak bakımdan Allah'a itaat yetiyor. Hı -hı. Çünkü Allah'ın kitabı ya. Allah'ın kitabı biz Allah'a da görüşemediğimize göre neyle itaat edeceğiz Allah? Peygamberi de devreden çıkarttık. Kur'an kaldı. Kur'an'a itaat. Buradan bu çıkabilir. Allah'a itaattan başka çaren yok Allah'la irtibat. Kur'an'a itaat mecbur oldu. Hı hı. Ama ve atîur Rasul, Kur'an'da abes olur mu? Olmaz. Fuzulü kelam olur mu? Olmaz. Bize bile bir kelime fazla konuşmayın diyor. Anam var mı sorana babam da var dersen gevezelik olur Çok diyor. Evet. E şimdi sen o zaman... Koca Kur'an her yerde, bir yerde Atı'yı Allah tek yok. Ve, ve Atı'yı Resul Peygamber'e itaat e Her yerde Peygamber'e itaat edin. Ondan sonra, ulemaya ve müşriyetlere bile geliyor. Başka ad-i ne Ve idâ câhu emrun minel emni evül ve zâubi. Bir haber aldıklarında, bir mesele duyduklarında hemen boyun eğiyorlar, hemen kabul ediyorlar. Böyle şey olur mu diyor. Ve orada uraddûhu o bilgiyi, o konuyu havale etseler, İler Rasul Peygamberi havalesi Niye demiyor ki Kur'an'a bakın Hay ben sana ayet okuyorum hmm. e Sen bana ayet okuyorsan ben de sana ayet okuyorum hmm. o kura, Ben kitap indirdim Baksın kitaba Çözsün <gülüyor> Red, Onu çevirseler konuyu İler Rasulü Radde burada çevirmek konuyu ihale etmek Peygamberime çevirseler Yetmiyor neden e Geldin Medine'ye bir mevzu çıktı Medine'de Ama Peygamber Tebük'te 3 ayda geri dönecek Hı hı. O konu tahammül eder mi ona? Hak var, hukuk var. O anda hükmedilmesi gereken konu var, talak var, nikah var. Ne olacak oradaki fetva? Ve ila ülil emri minhum. İşlerindeki ülü'l emre. Burada ülü'l emir ulemadır. Çünkü orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi anlıyor musunuz? Niçin Medine'den şuraya buraya giderken Hazreti Ali'ye sen dur diyor, Hazreti Osman'a sen dur diyor. İlla imamlık yapacak ve fetva verebilecek birini yerine bırakıyor. Hı hı. Yani e şimdi, haşa diyeceksiniz ki sahabe-i kiram bilmiyor muydu açıp Kur'an-ı Kerim'e bakmayı da ulul emre gidip işte sormaya o hissediyordu. Minum, sahabenin hepsi müçtehit değil. Sahabenin hepsi Hayır, hafız hepsi değil. Hayır şimdikilerin hepsi müçtehit onun için e, söylüyorum. Şimdikilerin hepsi müçtehit tabii evet. E tabi. Şimdi o zaman buyuruyor ki. Bir de hocam bilmediğini de bilmiyor. Adam şunu diyen adam duydum. Ya Buhari diye biri var o diyor o hadisi söylemiş diyor o da mevzuymuş zaten diyor. Mevzuyu bilmiyor, Buhari'yi bilmiyor, hadisi bilmiyor, usulü bilmiyor. Ama bunları yapanlar, bilenler bunların ağzına bu şeyi verdi. Evet. Al eline maali, aç istediğin gibi takıl dediler adamlara. O yanı, bilenler de ne kadar biliyor Allah aşkına. Haddini bilmeyen neyi bilsin ne Haddini bilmeyenin ki... ilmine itibar edilmez. Neyi <gülüyor> İstimbat, lukat kelime manasında derin kuyudan bir de kolay çıkmayan yerdeki topraktaki efendim, derin kazıp da ince işçilikle suyu çıkartmak. İstinbat, içtihadın bir Hı -hı. versiyonu. İçlerinden diyor. Demiyor ki sahabenin hepsi anlar. Zaten o zaman sen sahabesin zaten. Kafana göre takıl fetvayı ver demiyor ki. Sen de gelip bilene soracaksın diyor. E o zaman içlerinden istinbat edenler yani ayet, hadisten bildiğinden fetva çıkaranlar çıkarabilecek vasıfta içtihat mertebesine haiz olanlar onu bilirlerdi ve bildirirlerdi diyor. E şimdi benim Resulüme götürün konuyu diyor. Ve şey. Yine fein tenazatun şey. Bir şeyde çekişirseniz helal mıydı haram mıydı serbest miydi yasak mıydı Allah havale edin nasıl havale edeceğiz Allah'a yani Allah'la görüşme imkanımız yok Kur'an'a demektir o onu bütün müfessirler ittifakla Allah'la tamam. kim görüşüyor belki onlar görüşüyorlarsa onu bilmiyorum biz Allah'la görüşemiyoruz o zaman Kur'an'a manası veriyoruz tamam yani kayn şeyini bulmamız lazım Elle tutulur mu? bir şey Çünkü Allah bana emrediyor. Çekişme oluyor mu? Her dakika, her saniye Müslümanlar arasında her konuda ihtilaf çıkıyor. Hı hı. Bu ihtilafı çözecekseniz Allah bize emrediyor. Ben bu emri yerine getirmekle mükellefim. Ben bu emrin nereye vardığını Kur'an'dan anlayamıyorsam e zaten o zaman Mevla Teala bana muhali teklif etmiş oluyor. Çünkü böyle bir şeyi yapmaz. Yapmaz. O zaman? E çünkü yarın azap edecek, mesul çek beni. Allah'a validin. Yani Kur'an'dan bu arayın bunun hükmünü diyor. Kur'an'dan baktık. Bu iş kumara girdi. e Kumara girdiyse ayet var. şimdi İçkiye ama. harama girdi, müsküre girdi. Yani Kur'an'dan bulduk. Unutmayın ama çok özür dilerim. Hani Kur'an'dan bulamazsak ne olacak meselesini ben hatırlatırım tekrar size. Kur'an'dan bakın derken şunu mu diyor allah Teala? Hani bir Türkçe meal bulun, oradan açın bakın sıkıntılı meselenize. Tefsire falan da gerek yok. Çünkü bu zaten apaçık bir kitap. Herkese de anlayabileceği apaçık, dilde Apaçık indirildi. bir kitap olması ehlinin anlayabilmesi manasındadır. Her gelen geçenin anlaması manasında apaçık değil. Bunu nereden çıkartıyoruz? Bunu nereden Ehlin. çıkartıyorum? Yine bir ayet okumam gerekiyor. Buyurun. Çünkü burada mealcilerle uğraştığımıza göre mealden gideceğiz. Lütfen buyurun. Biz sana bu öğüttür Kur'an'ın bir adı. Bu zikri niye indirdik? Onlar Resulullah s.a.v. postacı yapıyor mübellig yapıyor, tebliğci yapıyor. Getirdi, sundu, sunumu yaptı gitti gitti veyahut da sağlığında da sağlığında da sade ulaştırmakla görevliydi diyorlar. Halbuki bütün sahabe tatbikata bakıyoruz, öyle değil. Allah Teala Hazretleri bazı ayetlerinde bu bellig ulaştır. Bellig ulaştır. Manzuleli hikem Rabb. ne indirildiyse sana ulaştır ve <gülüyor> bunu yapmazsan elçilik görevini ulaştırmamış olursun. Evet. ayrı bir şey. Ama başka bir at kermede. <gülüyor> Benzenle halleddik bu Kur'an'ı niye indirdik sana? Litübe <gülüyor> tübeyyin insanlara açıklayasın diye. Tebliğ başka, tebyin başka. Tebyin beyan etmek. Öbür ayetlerde de diyor ki hazza <gülüyor> beyanul bu Kur'an insanlara beyandır, açıklamadır. Açıklamadır ama şu anda herkes bir açıklama yapıyor. O açıklamadan herkes çok farklı yorumlar çıkarıyor. Aynı adamın lafından Aklan kara kadar farklı tevhiller çıkıyor. Şu anda bile evet. bir siyasinin beyanı oluyor. Bir kuruluşun beyanı oluyor. Bu beyandan aynı beyanla biri adamı yargılıyor, biri adamı affediyor. Hı hı. E, dolayısıyla Kur'an beyandır ama bundan ehli anlar. Fe, o zaman ne söylüyorsun? Fes'elü zikri. Zikri elinden sorun. Yani ilmi elinden sorun. İn kütübü la Eğer bilmiyorsanız. Şimdi herkes bilecekse bunu, bilmiyorsanızı niye hitap ediyor? Bilmiyorsanız bilene sorun niye havale ediyor? Yani şimdi böyle bir mantık olabilir mi? Herkes bu ilimde ihtisas edebilir mi? İşi var gücü var. Mimar olmuyor. Mühendis nereden olacak? Doktor nerede yetişecek? Memleketin hepsi tefsir, hadis, fıkı uzmanım olacak. Benim e, ihtisasım Kur'an ve tefsir üzerinedir. Diyelim ben fıkıhçı mıyım şimdi? Bana siz fıkıhtan birkaç soru sorsanız bildiğim olursa söyleyin. bilmediğim de ben hemen telefon edip hoca efendilerle. Çünkü gece gündüz adamların canı çıktı. Dört üzerine iktisat yapıyor. Ben şimdilik iktisatım olmayan bir konuda efendim burada rezil olmayayım bana da bir soru geldi millet ne der şimdi diye efendim uydurayım mı? O gelir mi oca Yani Bu programlarda hiç böyle bilmiyorum dediğiniz oldu mu? Mesela Ol bilmediğiniz bir şey soruldu mu? Bir şey oldu herhalde. Yani teke tekle beş saat sürdüğü için sabah kadar denk geldi. Şimdi bu konulara girersen Allah'ın izniyle şey etme ama fıkıh işi. Hani sütten, talaktan, nikahtan işte adam öyle bir çetrefilli soruyor ki o ondan emmiş bu bundan emmiş. Ya kardeşim şu anda veya ferahizden soruyor. Anneannemiz öldü bilmem neçi var bilmem. Şimdi kardeşim bu telefonla, televizyonla bilgisayla ben şimdi senin ferahizle hesabını yapacak bir ilmim yok. veyahutta da burada bu sütten talaktan konu gelirse yanlış olmak tehlikesi olur. Bu, bu Ayrı bir şey. şey. Bu doğru mu? Tekrar konuya döneceğim de yeri geldi bunu da sorayım size. Hani her evde bir ilmihal olsa. İlmihalde çok rahat bulabilir her meseleyi hocalara soruyoruz. Her şeyi. Şimdi olay Şimdi bazen İlmihal'in de izahı gerekiyor. İlmihal'de de ana hattıyla meseleler beyan ediliyor. Ben şimdi bir İlmihal hazırladım. İşte yakında çıkacak ama daha bir cildi. Ama şimdi ben kendime göre... ...ben şimdi en yana göre hesap yapa yapa gidiyorum. Eşi Ömer Nasuh Efendi'nin İlmihal'ini... ...müştüler anlamayacak hale gelmiş. Yani zaten kelimeler Osmanlıca. Peki güncel bir taraf var mı o hazırladığınız Var. Var. İlginç sorular geliyor çünkü İlginç hocam. İlginç sorular geliyor sen efendim bizde Justin bir kolonya... Bieber Justin Bieber'ın fotoğrafını odama assam orucum bozulur mu diye sordu birisi Ramazan'da e, olacak. C harfinde alfabetik bulamazsın ama e, kolonyayı K harfinde bulacaksın. Bilmem prezervatörü P harfinde bulacaksın. Bilmem e, yani bu gibi birçok konu yani e, öyle güncel bir ilmalı e, Güncel meseleler de olacak. Güncel meseleler illa ki şu anda... Yani bir geçmiş alimlerimizin döneminde olmayan ama onların beyanlarından kıyas yapılabilen konular da var. Bunları yazıldığı ediliyor ama ben orada bile kendim arıyorum Hoca Efendi'leri. Ya ben bunu böyle tercüme ettim, şerh ettim, şu ettim, bu ettim ama bir de şimdi halk dili bende konuşma kabiliyeti var. Şimdi Hoca Efendi'ler de bir şey yazıyorlar, ilmi. Halka ben onu sunamam, sunum yapsam şey demem, benim çevirilerim halk dili olacak. Bu sefer ben diyorum, böyle çeviri yaptım ama acaba diyorum bunları bir okuyun, gönderiyorum heyete. Kolay mı bu iş ya? Nasıl olsa ben cübbeli hocayım, milleter dediğime inanıyor. At gitsin. Cehenneme Hocam. en cesaretle atılanınız, atılganınız, fetva vermekte en cesur olanınızdır. Yani İmam-ı Malik müctehit mutlak müctehit mezhep falan değil, mutlak müctehit. Koca i̇mam Malik hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in insanlar develerin ciğerlerini patlatacaklar. Medine aliminden büyük alim bulamayacaklar diye sahih hadislerde Artık ismi kalmış yani bir tek. Alimul Medine lakabı ona mahsus. Böyle bir hadis-i şerifte, sahih hadiste sabit olan bir müşteyip 40 sorudan 38'ine la edri diyor. Bu bilemiyorum demesi ebedi bilemiyorum anlamına gelmiyor. Konuyu araştırmadım, delillerinden hüküm çıkartmadım diyor henüz. Demek ki boşa söylemiyorlar. Alim bazı şeyleri bilir, cahil her şeyi bilir. Cahil her şeyi, şeyi bilir. Aynen, Aynen her şeyi bilen. Bu gençler mesela Arapça okumayı bilmiyor hocam. Kur'an-ı Kerim'in Türkçesini açıyor, bilmiyorum. okuyor açıyor. ama yorum yapıyor. Efendim hüküm çıkarıyor, helal haram helal çıkarıyor. Her e, şeyi tespit ediyor. Delili de bu. Delili, Kur'an açık bir kitaptır. E, ben bilmiyorum demek nasıl ül alim. İlmin yarısıdır buyuruyor. Bir ad-i Şerif. bilimin alim ilmini üçte biridir. Yani İmam Ebu Yusuf ne dedi? Bir fetva soruyor. Koca kaldı. İmam Ebu Yusuf bu Hanife'nin radıyallahu anh en büyük yetiştirmesi. E, bütün Abbasi devleti yani onun fetvaları yani bütün dünya onunla Devlet bir tek Hanefi mezhebi devlet olmuştur. Onun için birçok mecelle ve ahkamda yani ben Sudanlı bir alimle kadı Ebu bile biz diyor mesela kadılık yapıyorum Ebu Dabi'de yapmış senelerce yaşlı bir alim de Hanefi mezhebine göre fetvalar veriyorduk diyor. Sudan'da da kadıyken. Hı. Çünkü neden? E, Hanefi mezhebi bir tek devlet yönetmiş. Onun için hükümler, idari hükümlerde öbür mezheplerde bulamıyoruz. Muamelat ve ibadat çok buluyoruz Eyvallah. diyor. Çok şeferrata girmiyor. Evet, bu hocam. Şimdi burada İmam Ebu Sufah diyor ki ee, sen diyor, bir fetva soruyor o da diyor la bilmiyorum diyor diyor ki beytül maldan her ay şu kadar maaşı ben almıyorum diyor adam da ne terbiyesiz hep bu zamanda yok terbiyesizler eskiden de varmış o da diyor ki ben diyor bildiğimin diyor maaşını alıyorum bilmediğimin maaşını alsam hazine yetmez beytül mal yetmez diyor ha ye çıkmış bilmiyorum diyorsun ben diyor iki metre çıktım diyor bildiğim kadar bilmediğim olsun gök, kafa marşa değer o zaman bilmiyorum diyebileceksin adamlarda hiç bilmiyorum diye bir şey yok Şimdi gelelim. Allah havale edin diyor. Evet. Yani Kur'an'a bak. Kur'an'da yok. Ha Kur'an'a iyi yere geldin. Kur'an'a kim baksın diyorsun? E, tabii kim bakacak yani? Tefsirden anlıyor musun? Müştehitlerin yani sahabenin o hak, ayet hakkındaki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o ayet hakkındaki tefsir mahiyetindeki hadis-i biliyor musun? Kur'an'ın nasıhı var. Mensuhu var. Kur'an'ın muhkemi var. Müteşabihi var. Ege... Ne buyuruyor? Muhkem ve müteşabih, öyle müteşabahatler vardır diyor. ve rasihun fil ay. Bir kıraata göre durmazsan geriye bağlarsan, Rasik alimler bilir. Bir kıraata göre onlar da bilmez diyor. Şimdi öyle müteşabahatler var. Müteşabih manası birbirine benzeyen veya karışık tevil yani diğer, direkt tefsir edemiyorsun. Bir, işte Er-Rahman Ar arşeye istiva etti. Oturdu dersen kafir olursun. İstiva etmedi dersen de kafir olursun. Ha. Öyle de bir noktalar geliyor. E, müteşabih var. Nasih mensuh Eşinlik adam diyor ki mensuk yok. Sen mensuk nasıl yok? Nesk ettiğimiz atin yerine ye, mislini getiririz. Ya da iyisi nesih nasıl yok? O zaman mescid Eksa'dan Kabe döndürüldü. 17 ay mescid Eksa'ya dönüldü. Medine'de e, kıbleteyn mescidi var. Kabe döndü ya. kıble yani. Kabe dönmedi de. Kabe Mekke'dekinin adı. Kıble diyelim. Şimdi oradan da bir şey bulmasınlar. Lugattan girer birisi. <gülüyor> ya arkadaş kıble döndü daha. Nasıl nesih yok? Evet. Sen ne konuşuyorsun? Mevla ne buyruk kıbleyi çevirme meselesinde ben ben bunu diyor niye yaptım? İllalina alemem meyunu Yani kim hazrete inanıyor ki mökçeleri üzerine tersinde geri mürtet oluyor. O hadise dediğinden dinden dönenler oldu. Orada şu var mı hocam hani Yahudi ve Hristiyanlara benzememek için. İlk zamanda Mevla ehli kitabı ülfet ettirmek için hmm. bu bizim kıblemizi tanıyan biri Manasını verdirmek için ehli kitaptan Müslüman olanların kalplerini tehlif için e, Mescid-i Eksa'ya çevirdin ki Mescid-i da Allah'ın e, kıblelerindendir. Yani e, tabi ilk kıble yine Kabe'dir ama 40 sene sonra da Mescid-i Eksa yapılmıştır. Sayyadiş'e göre kıble olarak. E şimdi e, burada bir nesih var. Mevla burada imtihan ediyor. Sen bu adın nasih-ı mensuhu bilir misin? Bilmezsin. O zaman şimdi bir misal vereyim. Çok ilginç. Ankara'dan bir arkadaş geldi. Benim sevdiğim bir arkadaş, bir de dedim misafir getirmiş bir kere. Seneler oldu. Hoş beşten sonra, işte nereden konu geldi falan, işte bu arkadaşa da dua edin, işte falan, işte yeni dönüş yaptı, şudur budur. İşte dönüş yaptı, millet anlamaz bu laflar işte. Dönüş, yani i̇çki içiyorsa bırakmak, namaz kılmıyorsa, mesela namaz kılmayan namaza başlarsa, büyük bir dönüştür yani. En büyük dönüş namaza başlamaktır. Zaten namaza başlamayan da dönüş yapmış olmuyor zaten. Şimdi dönüş yaptı falan, iyidir, hoştur, şudur budur. İşte evlenecek de işte. Dua işte edim falan Allah hayırlı bir kısmet etsin. Allah şuf şu dur bu dur bir eş falan dedi ki ben dedi işte zina yani zina etmiş de tevbe etmiş birini özellikle arıyorum dedi tabi de ben bir bir durdum Allah al dedim niye dedim eşin dedi ben evvelce zina etmiş biriyim de dedi yani dönüş yapmış tamam Allah affetsin konuşma bize anlatma günahını niye anlatıyorsun. Ama dedi şimdi, o da yanlış değil mi hocam. Allah'ın bildiğini kullanıp saklayacağım diye Allah, bilinir. Küllü, Halbuki saklamak lazım. Kullu küllü ümmeti muafen, bir. Hmm. Bütün ümmeti muaf olur. Günahını şimdi iki manas var. Bir günahı açık yapanaf olmaz. Bir günahını af olmaz. İki manada sıkıntı. Yani ikisinden de sakınmamız gerekiyor. Çünkü neden şahitleri çoğaltıyorsun? Mevla seni hafaza meleklerine bile unutturacak. Defteri sildiriyor şahit olmuş yazmış meleğe de unutturacağım diyor. Bir de ve şahidim ve meşut. eee e, on sonra yevmeydin kü hadisi ahbaraha yeryüzü haberlerini verecek. Benim üstümde zinatı veya benim üzerimde secde yaptı diye toprakta e, ameli işlediğin yerde konuşacağı gün İzazülzile'de. Onlara da unutturuyor. Bütün bunlara da kötülükse unutturuyor, iyilikse unutturmuyor. İyi de şahitlerin bol olsun, kötü de şahitlerin yok olsun. Hı hı. E Allah sana bu kadar şey Sen kalkıyorsun birkaç şahidi daha artırıyorsun. Bir de bu normalleştirmek oluyor. Bir de bu öze, e, yani teşvik gibi oluyor. Yani hani bak adam neler yapmış da çanaklar kırmış, sütleri dökmüş. Şimdi de evliya gibi mübarek. Biz de bir zaman rahatlığımıza bakalım arkadaş diyecek seyreden. Evet. Sonunda ben de bunu ve sen de bakalım o tövbe fırsatı olacak mı, acel gelecek mi? Yani nereden baksan sıkıntı. Çok bela. Dolayısıyla Allah'ın bildiğini kuldan saklayacağız. Saklayacağız. Uşak. Hatta hadis-i şerifler çoksa hadis-i şerifler. Allah senin gece yaptığını örtüyor. Bir kul ki sabah kalkıp Allah'ın örttüğünü açıyor. Allah onu mağfiret etmez diyor. Seni Mevla'nın setriyle örtünün. Hatta had cezası gerektiren suçu bile söyleme diyor. Yani İslamiyet yani had cezaları koymuş. Devletin siyasi caydırıcı cezası için. Yani evliyken zina, bekarken zina gibi, yüz sopa gibi, rejim diyor. Ama burada sana gel de kendini teşhir et demiyor. Kadın geliyor zina attım, git sen yapmazsın diyor e kadın dördüncü geldiğinde artık mecbur ediyor çünkü Allah'ın hükmüyle amel etmeme durumuna düşünce peygamber nasıl ayetle amel etmeyecek ya yapmazsın git diyor sen ama geliyor peşine o da ahirete kalmasın hesabım burada temizleneyim halbuki o da anlamıyor mübareki annemiz e yani tabi o bir tevbe etti ki Medine'ye dağıtılsa yeterdi ayrı bir şey öyle bir hadis bugünün en büyük evliyası hakkında yok o zaman o bir mübareke annemiz bir başına bir iş gelmiş Güyük bir günah işlemiş demiş. Ama o tabi ibret olmuş. Bütün ümmete tevbeyi göstermiş. Ve lakin ona şu denmek isteniyor esasen. Sana hat cezası uygulanmasa da temizleneceksin. Bir daha yapmamak üzere nasıl nasuha azmettin mi bir daha da yapmadın mı o siliniyor. hafızaya da unutturuyor. Defterden de siliyor. Ama o onu... Ahirete kalırsa diye korkusundan ne iman kuvveti Orada var. şu da yok mu hocam hani herhangi birini beni şahit tutmanla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şahit tutman arasında da fark var. Sen gidip onu şahit tutuyorsun. Bir de o devlet reisidir. Orada hüküm tatbik hüküm makamı olduğundan mecbur oluyor. Öbür türlü Hazreti Osman Hazreti Ebu Bekir Ömer'e çok gelen sahabe oluyordu. Başımdan şu iş geçti. Ona diyordu ki istiğfar et Konuşma, konuşma. Böyle bir adamın geldiğini hatırlıyorum yine Allah Resulü'ne de sağdan söyleyince sola dön. Oradan söyleyince de, üçüncü kez söyleyince adam sen deli misin diyor. Yani, Abi, yani konuyu kapat. Evet konuyu, bitir bu meseleyi. Yani iste, istemiyor İslam'ı. Burada bir ara soru sorayım ondan sonra o Ankara'dan Aha, gelene dönelim. Acayip bir şey. Ama bir ara soru sorayım burada. Sahabenin günah işleyeninden ya da hata edeninden bahsederken bazen herhangi birinden bahseder gibi bahsediyoruz. Siz dediniz ki de mübareke bir annemiz. Ha çok önemli bir şey bir Bu haftaki benim e, e, sohbetimde Yani Perşembe akşamlar hep sohbet oluyor İnternetten de seyredebiliyorlar işte e, Bu sohbetlerde çok Canlı ders veriyor Canlı gelelim bugün inşallah e, Buyurun beklerim e, İşte Lalegül TV'den yayınlanıyor Lalegül Radyo'dan yayınlanıyor Bu sohbette bu haftaki derste Ebu Zür'an'ın radıyallahu an, Ki Ahmet İbni Hanbel'in Şam'da ondan büyük alim yok O zamanında dediği müştehitlerin Büyük tasdikleri kendi de Yani i̇mam gibi müştehit Ebu kurânın sözü. Men intekas aheden min ashab-ı sallallahu aleyhi sellem. Resulullah'ın ashabından sallallahu aleyhi ve sellem bir kişiyi ayıba nispet eden intekasa kelime. Çok inceledim ki dikkati mana vereyim. Çünkü ilerideki hüküm çok bakayım. Bakayım bir hüküm geliyor. İntikas ederse diyor. Ne kasadan geliyor? ne kasa 90'dan geliyor. İntekasa ayıplarsa onun bir noksanlığa nispet edip de insanların gözünden düşürmeye çalışırsa, hakaret ederse, sahabeden herhangi birini, hı hı. Hazreti Vahşi olsa bile, Hazreti Hint olsa bile, Hazreti Ebu Süfen olsa, ki Hazreti Muavi hakkında zaten dünyada kadar var. Onu hepten geçelim. Sahabeden ama. Ha Yezid diyor. Ya di bana ne konuşuyorsun? de sen söylüyorsun, Ben de sana bir ilave yapayım. di ne konuşuyorsun? Yezid zındık de. Ben bir şey demiyorum. Sahabe değil. Hı hı sahabeden bir kişi çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la te sahabe sahabeme hakaret etmeyin. La karadan badi. Bunlar Buhari, Müslüman hadisleri. Benden sonra onları tenkit oklarınızı hedef etmeyin. Fe Onları seven beni sevdiği için onları sevmiş. Şimdi Hazreti Karaman dedi ben Muaviye'yi sevmem. Ama o kadar lüksün yok ki. Niye yok? Onları seven benim sevgim sebebiyle onları sevmiş. E şimdi sende Resulullah sevgisi varsa Sevmek zorundasın. Otomatiğe bağlamış. Hadis sahih. Çünkü o kendisi hocadır. Buhari Müslüme'de inanan biri. O zaman seni bağlar hoca efendi. Seni bağlar. Ben hadise inanmıyorum diyeni bağlamaz. Ama sen hadise inanmayayım diyen bir hocasın. Femenehabbehum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sahabemi seven. Febihubbehum. <gülüyor> <gülüyor> o zaman diyeceksin ki muaviye sahabe değildi ve kafirdi. Sen dersen ki muaviye kafirdi. O zaman sana başka hadis okuyorum zaten. Men kâlelehi ya kafir. <gülüyor> Kim kardeşine ya kafir derse. Fakat bir abi hadi ama ikisinden biri otomatik kafir oldu. O da bu Bukhari müslim. Şimdi buradan çıkamazsın bir girdaba girdiğin zaman. Terbiyenize takınacaksın sahabeye karşı. Onları seven benim sevgimle onları sevdi. Yani benim sevgim yoksa sevmez diyor zaten. Benim sevgim yoksa demek iman yok. Allah, Resulü sevmeyen mümin değil. Ben burada tevhile de gitmiyorum. Hep dediklerim. Kere i̇ki kere dört gibi konuşuyorum. Ve ben Kim onlara buğz ederse yalnız orada bir yol izliyor Sövmem de. Çünkü peygamber sövmeyi nehyetti. Zaten o sözün devamında otomatikman sahabeden olduğunu kabul ediyor. Sövmediğine göre. Sövmüyorsan sahabeden olduğunu o kabul o ediyor. ediyor. O Neden? Peygamberin sahabeme sövmeyin hadisine girdiğine göre sahabeden kabul ediyor. O zaman sövmem de diyor. Ama sen hadisin baştaki cümlesinde seven benim sevgimle onları sevdi. Hı hı. O zaman senin peygamber sevgisi yok. Sahabenin sevmediğine göre. Bu nasıl olabilir? E şimdi burada e tabi o usta daha dolu konuya girebilir ama ayıplarsa vakaret hakaret ederse. Şimdi çok tehlikeli laflar. Mesela Mustafa İslamoğlu'nun 3 Muhammed diye bir kitabı var. E bu kitapta e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e aşırı 3 Muhammed ne demek? Bir gerçek yani kendisi normal, bir çok abartılan, bir de çok aşağılanan Üç tane Muhammed varmış sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu kitabın temasında birçok konuya girmiş. Burada e, aşırı yüceltmeci konusunda bizleri hedef alıyor. Ama bizi almıyor. Bizim taklit ettiğimiz evliyayı alıyor. Onları da almıyor. Sahabeyi alıyor. Onları da almıyor. Çünkü şimdi fren patladı mı nerede duracağım belli değil. Giderken geliyor. E, tabiine geliyor. Tabiinden sahabeye geliyor. Geliyor da geliyor. Şimdi mesela diyor ki yahu diyor Ağzından bir şey çıksa, hani be, şimdi, e, mübarek ağzının su, suyu hı hı. diyelim. Şimdi böyle konuşmalarımıza dikkat edelim. Tükürükten verelim. Çünkü bizim millet tükürükten tiksini. Ağzının mübarek suyu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek ağzının suyu. Bir yerden çıkmış olsa bir şekilde onu hemen alıyorlar, üzerlerine sürüyorlar. Ondan sonra abdest aldığı zaman abdest suyunu, yani vücudundan damlayan suları Ellerini alıyorlar, üzerlerine sürüyorlar. Ve e, bu Bukhari'dir. Kendisi de şimdi ben hadisi buhari hiç kabul etmiyorum dese, ben ona zaten Bukhari'den kaynak gösterecek kadar akılsız biri değilim. Ama dipnotlarda Bukhari, İbn-i Hacer, Bari, dipnot dolu. İşine gelen de Bukhari. İşine gelmeyen de dipnotta kaynak ne? Şimdi demin dediğiniz noktaya gelirsem, biz kaynaklı konuşuyoruz. O lafları konuşanlar yorum katıyor. Çünkü neden? O zaman sen bir alime dayanarak sahabe ve tabiinden geçmiş büyüklerden silsile yoluyla bir kaynağa dayanarak o zaman de ki bana bu kaynakta bunu reddediyor de. Benim en azından beni biraz durdurursun. Çünkü ihtilafa sokarsın konuyu. Konuyu şüpheye soktuğun zaman ben de sana bu kadar bindiremem. Karşılıklı böyle bir görüştüğünüz, konuştuğunuz oldu mu hocam? Bu manada mesela söylediği söze rediye yazdığınız ya da vağzalarınızda konettiğiniz ettiğiniz isimler. Yok de. ben birkaç kere Akit'in sahibi Karahasan gelmişti. Biz sizi bir araya getirelim. Tabii bu 4-5 sene evvel bir masa etrafında toplan. Ben dedim bir masa etrafında olsa birkaç hakem hoca efendi lazım. Yani müşterek. Mesela dedim işte eski hocalardan var yaşlı. Onların da kabul ettiği yani gazetede falan çıkan. El Sünnet olduğunda ittifak Hı. edilen e, Enver Baytan Hoca gibi falan yaşlı başlı mübarek insanlar. Ben bunları ka kabul edin yani bazı e, hoca efendiler lazım arada çünkü neden şimdi ikimiz birbirimize konuş konuş dur. E, bir de şimdi sizin gibi de akıl kişiler kim akıllı hüküm veren vermeniz için diğer hocalara da bunlar ne diyor hocam diyeceğiniz hocalar lazım dedim. Çünkü bir taraf olduk dedim. Hı. Ama tabi gelmediler. Peki, taraf oluşunuz bir tek bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselamı. Nereye konumlandıracağımız hususunda mı? Başka meseleler de var. Başkanım yani ben şimdi zaten bana sordular dediler ki çarşaflı hanımkılar tefsir dersine gidiyorlar. Bu kişinin derslerine gitsinler mi gitmesinler mi? Ben de dedim ki ben tanımıyorum. Görüşleri hakkında da bilgim kürsüden dedim. Görüşleri hakkında da bilgim yok, bilmiyorum. Gitsinler de diyemedim gitmesinler. Bence çok meşgul bir adam o zamanlardan da beri böyleyim. 7 ay falan geçti bu konu. Bana sorup sorup yazı gönderiyorlar. Ya dedim inceleyemedim. İnceleyemediğim için cevap veremiyorum. Ya dediler ciddi konular var. Yani millette bu yanlış manalar çıkaran var, yorumlar falan. Ben dedim incelemem lazım. Ben o zaman Yahudileşme Temayülü diye bir kitabı var. Akıt kastes' de bunu bedava dağıtıyor. Evlere, ocaklara. Ya bir Yahudileşme Temayülü bir yaz günüydü. Bir elime aldım. Arkadaş işte adetli kadınlar camiye giremez diyenler Yahudilere mail etmiştir. Kim dedi bunu? Dört mezhebe bakıl, bak biliyorum zaten. Dört mezhepte bir tanesi adetli kadın girer diyemiyor. Allah Allah. Şimdi bakıyorum. Ya diyor ki peygamberimiz diyor adetli kadınları camiye çağırdı diyor bayramlarda. Bir bakıyorum inceliyorum. Bukhari İbni Hacer. Aa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki musallaya çağırıyor. Çünkü bayram namazı camide kılınmıyor. A -a. Ama bir laf cambazlı çağırıyor diyor. Mescide çağırmıyor. Çünkü mescid almıyor. Musallada kılınıyor. Musallada neresi? Babu Selam'dan çıktın mı? Gamame Mescidi. Bulutun gölgelediği. Orası musalla. Musalla demek cami değil. Namaz kılınan yer manası ama cami değil. İşte musalla taşı dediğin caminin dışındaki taşın yeri gibi. Hmm. Musallaya çağırıyor. Ve çağırırken de ne diyor bir de bak. Bukhari bu. Bukhari de bizzat diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Bayram sabahı çok dualar oluyor. Bereketler nazil oluyor. Tecelliler oluyor. Kadınlar çocuklarını alsın gelsinler. Adet de olsalar bereketlerden mahrum olmasınlar diyor. Ama peşinden ekliyor. Ve ya'tezilül <gülüyor> ya bul musalla, Bu Bukhari dedir. Hayızlıysalar musallaya da tam gelmesinler. Musalladan uzlet, i'tizel. Köşede kenarda dursunlar diyor. Caminin dışında bile olsa o gün orada namaz kılındığı için. Yoksa orada normalde pazarcı gelse çarşı açar. Ama abdestsizde, gusülsüzde, ayızlık adına geçer oraya yol oraya. Mesela... Ama o gün namaz kılındığı için o musalladan kenarda dursun abi. Şöyle bir şey yapmaz mısınız hocam? Mesela bunu okudunuz, fark evet. ettiniz. Oturup böyle bir mektup yazıp belki. Yazdım, ya kitap yazdım. Mustafa Bey'e bir götürün. Kitap yazdım ya. tabii. Ha kardeşim şöyle bir şey evet, de var ama vermiyor. sen bunu fark etmemişsin. Ya fark edilmeyecek kadar bir şey değil. Bu bilinçli yapılıyor. Çünkü neden? Camiye çağırıyor diyor. Halbuki camiye çağırmadığını o bilmiyor mu? Hmm. Bukhari okumamış mı? ...o rivayetleri inceleyen adam... ...hayızlı kadın musallaya bile yanaşmasın... ...bunun da Bukhari'de olduğunu görmüyor mu? Ondan sonra... Hadiste, la li cünubin. ...hayızlıya ve cünübe... ...bu kadınla alakalı bir şey değil... ...yanlış anlaşılmasın hanım kardeşler. ...erkek de cünübse aynı... Hı hı. ...hayızlıya cünübe... ...camii helal etmiyorum... ...işte vahiy mi ya, gelelim şimdi... ...hanım su verir misine girmiyor bu... ...dünya işinizi siz bilirsiniz... ...ya bunu böyle yapsanız acaba nasıl olur... ...girmiyor bu... İnni la mescide. Vallahi Mescidi bir... helal etmiyorum. Şimdi oradan geçelim. Peygamberin helal ettim. Keşke Mustafa Hoca da burada olsaydı. O da delilini söyleseydi. Deseydi ki ben de şunun için şöyle yaptım. E şimdi mübarek. Burada mesele nedir? Benim sorunum şudur. Sen aizlik kadın camiye girer dediğin zaman bana kaynak göster. Ben girmez derken 40 tane kaynak getiriyorum. Fıkıhtan da değil. Üst tabaka hadislerden beri getiriyorum. Ben mescidi helal etmiyorum dan getiriyorum. Sen Kur'an'a abdestsiz tutun. laime i el Ben abdestli olmayan Kur'an'a tutamaz ayet getiriyorum. Sen bana diyorsun ki o kalbi temiz olanlar veya itikadı temiz olanlar diyorsun. Halbuki ondan alakası yok. Öbür türlü müşrikse zaten diyebilir. Hirakle mektup gönderdi mektupta ayet yazıyordu. Hirakli Müslüman mıydı? Biliyordu ki mektubu eline verecekler. O zaten Müslüman olup da abdestsiz olan tutamıyor. Gavura zaten abdest lazım değil. Yani sen burada ben nasıl kandıracaksın? E şimdi mutahhar orada selman Farisi Abd haladan çıkıyor. İmam Suyut'un nakleder birçok Haladan çıkıyor. Ya diyorlar mübarek keşke abdest alsan da bir ayetin tefsirini soracaktık. O da diyor ki mübarek elimi değmiyorum ki diyor. Sorun ayeti mana vereyim. Çünkü cünüp değilim. Abdestsiz de olsam ayet okuyabilirim diyor. Ama diyor ki elimi değmiyorum ki diyor. Yani bütün sahabe bunu illel mutahharunu abdestliliğe yormuş. E şimdi sen de de ki. Abdestsizliğe yoran da şu kaynak, şu delil. Bana bir cilt sayfa ver. Ben de o kaynağı inceleyip Ki bakıyorum birçok verdiği kaynağa gidiyorum. O kaynaklarda başka şeyler buluyorum. Lehime deliller buluyorum. Bunu da onun kaynağından buldum lehime. Yani hayızlar musalladan bile uzak dursun. E şimdi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman caminin içine girsinler dedi. Bayrama çağırıyordu diyorsun. Bayramda musallaya bile yanaşmasın buyur. Bunun, Tam lehime delil bu. Yani bunun gibi anladığım kadarıyla bir takım mevzulardan bir takım dolayı şimdi bir dolu mevzu mu diyelim? O yetmiyor. Hmm. Diyor ki Yahudiler diyor hayırlı zaman kadını yatağa sokmazlar sofraya almazlar evin dışına atarlardı sofraya diyor. Tamam böyleydi. İslam geldi dedi ki böyle bir şey olmaz. Aynı yatakta yatarsınız ondan sonra göbekle diz kapağı arasında örtülü olan vaziyette Ama okunabilirsiniz. Ama camiye Ya Yok. Ha, sofrada oturursunuz yani hanımınız eşiniz bu Allah'ın havanın kızlarına yazdığı bir hadisedir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, yani bu onun doğal halidir. Tabi halidir. Dolayısıyla bunu aynıdır. Hiçbir değişiklik yok. Yalnız o namaz kılamaz. Oruç tutamaz. Namazı kaza etmez. Kolaylık olsun diye. Oruç zaten seneden 10 güne en fazla denk gelir. Senede. Onu kaza eder. Buna tahfiflik yapıyor. E burada şimdi Yahudiler sofradan atıyordu. Olur mu? Beraber yiyeceksin, içeceksin. Onun kaşığından alıp yiyebilirsin. Hiçbir sorun yok. Eşlerimiz bizim. Elbise gibiyiz birbirimizle. Hiç farkımız yok. Ama şimdi buradan gelip de işte camiye bu durumda kadınlar giremez diyenler şimdi dikkat edin. Yahudi. Yahudilere temayül göstermiştir. Kim Yahudiye temal göstermiş? Ebu Hanife, Şafii, Hanbeli, Malik, Hanbel diyelim. Hanbeli mezhebin sahibi değil. Hanbel sahibi. İbn Hanbel. E şimdi sen efendim bu müşteriler e gitti nereye? Ben mescidi hayızlığı helal etmiyorum Resulullah buyurdu. Ciddi buraya. E şimdi bu nereye gittiğine dikkat edeceğiz. Değil mi konuştuklarımızı? Müştehitlere, Yahudilere meyletmekle nasıl yapar? Gel şimdi gör tarafa. Sahabe ne oldu? Esas oraya geleceğiz şimdi deminki konudan. Sahabe, efendim sağ ağzından bir mübarek su çıksa, üzerlerine sürüyorlar. Abdest sularını üzerlerine. Bu Bukhari. Bu nerede oldu? Hudeybiye'de. Çünkü bunu nakleden, Zat Hudeyri'ye girmeden gelecek sorularım şundan, çok. Şundan, ala suyunu kapmak için az kalsın harp edeceklerdi. Görüntü bu sahabenin hmm. de, harp iktital diyor. Abtes suyu hatta su yetişmiyor. E, o bir, suyu ne kadar insana? 1500 kişiler. Suyun neminden neminden neminden. Hani Hacer el şu andaki izdehamın aynısı. Evet yakdetiliğine işte Hazret-i Lesvet'te ne oluyor. E şimdi bu durum var. Peki bunu biz Allah Allah sahabe-i kiramda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı farklı muhabbet bu ne aşırı sevgi bu ne muhabbet ya diyoruz değil mi? Hı hı. Ne diyor burada? Üç Muhammed aşırı tazimci, abartıcı gruba sokuyor. Sahabeyi. sahabeyi sokuyor ve diyor ki sahabeler zaten kaba adamlardı ve peygamber de onların bu davranışlarından rahatsızdı diyor ve razı değildir diyor. Şimdi dur. Evet. Bu sahabe kaç kişi? 1500 kişi. Burada ne var? Cumhur var. Bir tane bedevi çölden gelmemiş. Burada cumhur var. Peki bu 1500 kişi nasıl bir 1500 kişi? Bedir ehlinin tümünün içinde olduğu 1500 kişi. Bu 1500 kişi, hatta "Dallallahu anil mu'minine zubay'unke tahtaş Ağacın altında seninle biatleşenlerden ...andolsun olsun muhakkak Allah razı oldu. Fetih evet. suretinde ayetle Allah'ın razı olduğu garanti. Sahabenin tümünden razı. Çünkü ve sabkun ile velun muhacirin vel muhacir öncekiler sonrakiler razı Allah'ın ömrler odur. O tamam. Onu konuşmuyoruz. Tümünden razı. Burada özel rıza var. Çünkü Müslüm hadisinde lenyedil yelijen ne bedran asla cehenneme girmeyecek. Bu Müslüman hadis. Hadi buna şimdi hurma meselesi de bakayım. Vahiy midir değil midir? Nasıl Allah adına asla girmeyecek? Toparlarsak ha, bu mevze. Bedir'de veya Hudeybiye'de bulunanlardan bir fert asla cehenneme girmeyecek. Biliyorsunuz Hatib ı Nebi meselesi <gülüyor> Hz. <Hazreti> Ömer çekti <gülüyor> kılıcı Kesim Asim. Bedir ehlidir dedi. Şimdi burada asla cehenneme girmeyecekleri hadis-i bile ayette Yeminle Allah razıyım diyor. Allah'ın razı oldum dediğinden peygamber rahatsızdı <gülüyor> ve razı değildi. Niye? Bunlar peygambere abartmışlar. Peygamber razı, Peygamber rahatsızdı da sallallahu aleyhi ve sellem beyanı mı yoktu? Dili mi tutuktu? Sallallahu aleyhi ve sellem saçını tıraş ettirdiği zaman efendim ömre çıkışında Ebu Talha'yı çağırın. Bütün millet bir tel istiyor, bir tel istiyor, bir tel istiyor. Bu tarafını kestiler al. İksim Übeyne'nin Bir tanesi yere düşmüyor. Niye bu kadar sakalı şerif var? Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri kutsal emanetleri alıp geldiğinde Mısır'da 10 bin saç şerif sakalı şerif deliyle geldi. 10 bin. Şu anda Türkiye'deki veyahut da tescilattaki kayıtlı 1500 tane. Hayır buradan baktığınızda da tevessüle haram diyor zaten. Yani Hazreti Peygamber'e ait bir saç deli ya da sakal şerif dahi olsa onu ondan bir şey ummak, onu saklamak falan bu da şirk gibidir. Ondan bir şey, böyle dönüp böyle ondan bir şey umulmuyor. Ona olan hürmetten, sevgiden bir şey umuluyor. Çünkü Ondan o sevgi, rahatsızlar hocam. O, o, çek, o sevgi Allah için. Litu Haziru diyor Kur'an, Habibime tazim edeceksiniz. Şimdi efendim ben sizin tümünüze tazim edilmem size emrediliyorsa, saçınızdan tırnağınıza kadar size hürmetle tazim, saygı göstermem gerekiyor. O senin cüzünse cüz küldendir. Hı -hı. Cüz külden bir parçadır. Ona hürmet ediyor. Ona, ona ait. Hürmet, sen onun o zaman... Onun saçının teline hürmet etmediğin zaman kendisi de gelse hürmet etmeyecek bir tipsin. Çünkü zaten Musa Caarullah'ın lafını o kitaptan naklediyor. Musa Caarullah denen zındık diyor ki orada Peygamber bizim gibi bir beşer. Bu ayete uydu inname beşerum. Biz de sizin gibi beşerim de Habibim. Ama yuturmuyor ki freni patlayan bir yerde durur mu? Diyor ki biz de onun gibi bir beşeriz. E çüş! Sen onun gibi beşer nasıl olacaksın? Sen onun gibi bir beşersen Abde, uykun abdesti bozmasın bakayım. O uyuyor, uyanıyor, imamlığa geçiyor. Uyanıyor, uyuyor, uyuyor. Horultu sesi de duyuluyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ab, abdesti bozmuyor. E, kalbi. Gözlerim uyur, kalbim uyumaz diyor. Sen uyuduğun zaman ne oluyor? Kaç kovası temizlemiyor. Kamyon da yıkılabilir. E, o zaman sen şimdi, e, senin uykunla onun uykusu, nasıl sen onun gibi beşersin? Şimdi burada haddi aşmamak lazım. Kur'an'ın dediği yerde dur. O bizim gibi beşer. Yani melek değil cin değil. Evet. Kur'an sana bunu söylüyor. Min evet. enfusikum kendi cinsinizden anlamanız dinlemeniz kolay olsun. Evlensin ayrılsın şusun busun her tatbikatını uygulamanız kolay olsun. Cin olsa görüşemezsiniz. Melek olsa yemez içmez evlenmez dayanamazsınız. Mütabihatınız ve ittibağınız sahih olsun. Ben size öyle bir peygamber gönderdim ki ona uyulması mümkün olsun. Ee, bu bu, Sen sana, bu hikmet, hikmet bu geliyor. Kur'an-ı Kerim bu hikmeti de beyan ediyor. Çünkü hı hı. güzel numune ve iktidar alın diyor. E sana şimdi cin olsa melek olsa güzel örnek var size nasıl diyecek? Nasıl örnek alacağım? Uyumuyor ki. O zaman burada sen bu sahabeye şimdi gelelim Ebu Züra'ya. Ne diyor Radıyallahu anh? E maşallah, sahabeden, bana dediniz ben giderim geri çevirdim. Ya Rabatül Adem'e kadar da giderim. Evet. Geri geri gidersem <gülüyor> şeriti geri çekerim. Ebu Züra diyor ki sahabeden birine bile hakaret bak kaba adamdılar. Peygamber onlardan rahatsızdı. Şimdi bundan büyük Özellikle bir ihtira Özellikle bedevi olur. sahabeler için. Hocam sahabenin bedevisi bile bu zamanın en büyük evliyasından Üstün, daha yukarıda değil mi? Üveysel Karani tabiinin en hayırlısıdır. Hasen-i Basri mi dediğimde ihtilaf olsa da. Ya Hasen-i Basri ya Üveysel Karani. Üveysel Karani mesela Abdullah bin Mübarek'e soruyorlar diyor i̇mam Rabbani Hazretleri mektubatında. Abdullah bin Mübarek'e soruyorlar ki büyük zat tabiin. E, Ömer İbni Abdülaziz mi daha hayırlı? Muaviye mi daha hayırlı? Şimdi özellikle de Muaviye seçiliyor radıyallahu anh. Özellikle de öbür tarafta da Ömer İbni Abdülaziz seçiliyor. Çünkü 4. halifeye 5. eklenmiş artık. O kadar makamı yüksek. Hı hı. İsimler özellikle soruluyor. Ne diyor? El-Gubarû <gülüyor> lezî dekhelehen feferâsi muaviyete mâ rasûlillâhi sallallâhu aleyhissam hayrun bin Ömer İbni Abdülaziz kezâ Muaviye'nin diyor radıyallahu anh. Resulullah sallallâhu aleyhissam ile beraber bir yere giderken Kimle gidiyor dikkat et kimin yanında kimin sohbetinde sahabe sohbetten geliyor. Sohbetle vaaz nasihat değil birliktelik demek. Atı değil. Atının burnu değil. Atının burnuna giren toz bile kaç Ömer İbni Abdülaziz eder diyor. Evladım diyor. E sen şimdi çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuş? ya e, Abdullah mübarek kim? Abdullah mübarek şu hadise dayanıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sizin birinizin Uhud da o kadar altını olsa şu anda o kadar altını olan bir adam yok. Bunların hepsinde Allah yolunda İslam için Kur'an için feda etse infak et. Ma ve la Benim sahabemin verdiği ölçek bir ölçeğe de değmez. Yarım ölçeğe bile yetişemez diyor. E şimdi onlara o kıymeti onların amellerine o değeri sahibi şeriat verdi. Bu kadar net geri dönelim. Ebu Zuray'a ne demişti De, konuda? Sahabeden biri, bir sahabeden birine noksanlık isnat eden, yani ayıplayan, ayıplayan. Kaba, sabah, şu bu. Fehve zındıkun diyor. Zındıktır diyor. Çünkü İslamiyet bize sahabeden geldi. Ayet ve hadisler bize sahabenin kaynaklarıyla geldi. Muaviye dediğin zatın Buhari'de ki Buhari kadar sık dokuyan Hani atı kandırıyor beni de kandırıyor deyip de yani ata şöyle elinde yem varmış gösterenden rivayet almayan <Gülüyor> hadisi şerifleri 600 bin hadisten seçtim Sahih-i Bukhari diyen <Gülüyor> ve o öbürleri de hadisler uydurma demek değil 600 bin bildiğin hepsi hadis ama sıhhat derecesinde çok ağır şartlar koymuş ben e, <Gülüyor> e, efendim e, bu 8 bin hadis hepsinde gusül abdesti aldım hepsinde istiare yaptım Ravza'da istihareyle yazdım bu kadar sıkı giden ve Kral çağırıp da Buhara'nın emiri oğluma gel ders ver dediğinde ilim gitmez ilme gelinir. Ben senin oğluna ne geleceğim deyip o zaman yaşadığı dönemdeki emire krala kafa tutan Ahmed İbni Hanbel gibi Kur'an mahluk değil deyip darbeleri yiyip hapiste ölmeye razı gelen adamlar bunlar. Bunlar Emevilerden etkilenmiş. Emevilerin çökeli 80 sene olmuştu. Evet. Kendi dönemindeki kralın çocuğuna şerahsızlık da yok. Gel oğluma özel ders ver. Benim 4 bin talebem var 10 bin talebem var Bukhara mescidinde diyor gelsin oğlun da buraya diyor. Kendi dönemindeki emire meşru bir isteğine bile boyun eğmeyen bizatları, sen kendinden 80 sene evvelki akıma kapılmış da hadis uydurmuş. Evet. E şimdi Bukhari'de bile rivati olan bu insanlara sen efendim ayıplarsan noksanlık istat edersen ha şu hatası olabilir. Biz de diyoruz ki Hazreti Ali haklıydı hı hı. ecri 2 kattır 10 kattır Hz. Muaviye etrafında olan sahabe-i kiram hata üzereydi. Bu hatadır. Peki. Bu ayrı bir konu. Hata demek başka. Ama kabaydı, sabaydı, zalimdi, yani zormaydı. karşı edebe dikkat edeceğiz. Bu da Müslüman olmanın şartlarından biri. Siz onun için ben Ebu mübareke uzran, gelince, mübareke, annemiz. Kadar gider. mübareke annemiz. Mübareke annemiz dediğimizin meselesi o. Ha, şimdi geldik Ankaralı'ya. Ankaralı'ya Ankara reklamdan önemli. sonra gelelim, şimdi gelelim mi? Gelelim çok önemli. Adam Oca, diyor ki şey. ben diyor yok evet. reklamdan sonra gelelim. Beklesine uyumasınlar. Diyor ki adam ben ile zinaden bir kadınla evlenmem lazım. Niye dedim? Kur'an'da böyle yazıyor diyor. Ve ayet söylüyor Kur'an'da. Ben o ayeti anlatayım sana. Var öyle bir ayet ama. Evet. Hadi merak etsene. Ama şimdi abdest bozuldu eşek vardı abdest bozulduya dönmesin. Şimdi bu sefer diyecekler ki velile ile zinaden... Reklama kadar vaktimiz Girer var? Şey yoksa da anlatayım. Benim için evet. şey yok. İki, zaten uzun değil hocam. İki dakika bir reklama gideceğiz. Hatta biz öyle iç içe geçmiş bir şekilde sohbet devam etti ki... ...Ankaralı kimdi diye son yarım saatte ekran başına geçen düşünüyor şu anda... Ankaralı'yı da baştan alarak reklamdan sonra efendim Ahmet Mahmut Ünlü hocamla, Cübeli Ahmet Bey hocamla sohbetimiz devam edecek başka şeylerde. iki dakikacık bir reklam hani çay demlenecektir. Ufak ihtiyaç işte onları görün bizim de çayımızı bir tazeleyin olur belki diye. Az sonra birlikteyiz. Efendim başka şeylerde muhabbetimiz devam ediyor. Yeni ekran başına geçenlere de hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyoruz. Yarın pazar deyip muhabbette yürüyoruz. Konuşacağımız önemli meseleler var. Kıymetli hocamın yakın zamanda söylediği bir takım mevzuları da hani bu programda Net anlaşılsın için bir kez daha gündeme getireceğiz. Mesela o cem evleri ibadethane değildir diye anlaşılan ifade. Aslında neydi? Hocam neyi ifade etti? Bunu bir konuşacağız. Yılbaşı yaklaşıyor. Yılbaşıyla alakalı Fethah Tamince Bey e hocamın ciddi bir eleştirisi oldu. İşte onu Yok, soracağım. Yok ben onu tanımıyorum. Hani kendisine değil belki ama fikrine bu meyanda bir eleştiriyor. Yani işte... Müslüman yılbaşı kutlar mı? Kutlamalı mı? Sizin bakışınızı merak ediyorum. Bunu soracağım. Diğer merak ettiğimiz yine o hadis-i şerifler. Kur'an-ı Kerim ilişkisi ve tasavvuf asıl. Belki bununla alakalı bambaşka başlı başına bir program yapmak icap edebilir. Edebilir onlar yani hakikaten bir konuya girilince onun hakkı verilsin. Verilsin. Onları belki bir sonraki programa da bırakabiliriz olabilir, hocam. Olabilir. olabilir, ederseniz şayet. Ne Twitter'dan zaman gelen bir gelin ben Allah için var. gelirim. Ben. Allah razı olsun. Mühim olan eli sünnet üzere yani milletin imanı kurtarmasına sebep olursak Allah da bize acır. Siz acıyın Allah da siz acısın. İnşallah. Siz yerdekiler acıyın gökteki melekler siz acısın. Ama hocam acısın. şimdi başta hani... Ruhların kaynaşmasından, görüşmesinden bahsettiniz. Hazreti Mevlana'nın sözü, birbiriyle ünsiyet eden ruhlar bir araya gelince sohbetleri ziyadeleşir diyor. Evet. Konu konuyu açıyor, konu konuyu... Mesela bir Ankaralı dedik, 45 dakika sonra ha Ankaralı şunu sordu. Daha geldi. Rabiat Ödevi'yi başta bıraktık. Ödevi Allah'ın masuru zaten hiç giremedik, giremedik, esas konu giremedik. <gülüyor> evet. Peki Onlar Ankara'dan de, birisi geldi abim, dediniz, yenice tövbe etmiş. Yenice tövbe etmiş, e, benden dua istediler. İşte bu arkadaş da evlenecek, hayırlı bir kısmet. Ben dedim Allah salih haberi eş nasip etsin. E, dedi ki ama dedi işte ben dedi zina etmiş biriyle yani zina etmiş, tövbe etmiş veya yani? neyse. Tabii ki zina devam edeni kastetmiyor adam. Zina etmiş, geçmişinde bir zina günahı geçmiş biriyle hmm. evlenmem lazım dedi. Allah Allah, ben bir duydur, durdum. Dedim yani şimdi adağın mı var? Neyin var böyle bir adak? Zaten masiyete adak olmaz diyeceğim ki. Hani bunlar geçerli değil kardeşim. Ne sözün geçerli? Ne adam? Boş ver o işleri Ha şu var. Birisi hakikaten zinadan tevbe etmiş. Burada da bir fetva çıkıyor. E ben bununla evlenebilir miyim? Evlenebilirsin tabii. İslam'a göre bir mani yok ki. Başkası. Ama niye ısrarla bu Ankaralı? Bu ısrarla bunu ben istiyor. anlamadım. Dedi ki e, Kur'an-ı Kerim'de dedi burada ayet var dedi ya. Ben dedi 13'ün dedi falan. Allah Allah dedim ya biz bu kadar tefsir yazdık. Mehal yazdık. Bu kadar senedir. Ben böyle bir ayet dedim hatırlamıyorum falan deyince hakikaten de var. Sonra bana dedi ki e, ben tabi direkt bu mantıkla gidince yani muşahhas örnekten gidince ayete geçemedi kafam intikal etmedi hı hı. E, dedi ki burada tabi meal e, dinleyen okuyan taife olunca mesela hemen ben şimdi yine unuttum tabi rakamlar hafızlar rakam bilmez dedi ki işte Nur suresi ama biliyorum şeydi he Nur suresi şu ayet dedi falan. Hı. Dedim ya hala getirin dedim. Baktım Allah Ne bu recel? Zani lankahu illa zaniyetun müşrike. Zinadan erkek ya zinadan kadınla evlenecek ya da müşrik bir kadınla evlenecek. Ve zani lankahu Allah zannetmiştik. Eee evet zaniyetun lankahu Allah zannetmiştik. Zinadan kadına da ya zinadan erkek alacak ya da müşrik bir erkekle evlenecek o kadında. Şimdi Allah Allah bu ama ben biliyorum ki bu hadi hükmü geçerli değil mensuh. Evet. Fakat şimdi baktım dedim bizim meali getirin Mahmud Efendi Nazerin riyasetinde hazırladığımız hemen mealin altına dipnot düşmüşüz demişiz ki bu hadi kelime İslam'ın bir nazil oldu yani ilk Bak, tabii, hüküm buydu ilk yani öyle ilk bir hüküm, hüküm var. ilk hüküm buydu ilk hüküm. Sonra yine aynı surenin estağdil la ve enki huleya mamikum Dulları, bekarları evlendirin. Ayetinde geçen tamim ile yani vasıf zikredilmeksizin bekar dul olanları evlendirin. Velilere emrediyor. Bu ayetteki umumi hükümle buradaki özel hüküm nesh edildi. Zaten iş ters neden? Zinaden e, kadın Müslümansa günahkardır. E, Müşrikler nasıl evlenecek? Yani kadın Müslüman kadın ancak Müslümanla evlenebilir. Yani ehli kitap da değil müşrik. Hiç yani kadına hiç verilmez. Dolayısıyla ayetin hükmü tamamen geçersiz. İki taraftan da geçersiz. Buradan da böyle ha bir şey şimdi yok. Demesinler hoca ayetin hükmü geçersiz dedi filan. Ayetin hükmünü ayet yine geçersiz, geçersiz kılıyor. Yani. Allah Teala buyuruyor ki âyetin, bir ayetin hükmünü kaldı nesk edersek. Nesh, gidermek. Evniz ya, yahut unutturursak. Koca sureyi unutturdu. Tevbe suresi, Bakara suresi kadardı. Hı hı. Bir sabah kalktılar, hafız alanında hiçbir şey yok. Ya da unutturunuz diyor. Ne etti bir gayrı Ya daha hayırlısını. Şimdi Kur'an'ın ayetin ayetinden hayırlı olması denmiyor burada. Kullar için daha kolayını, daha yararlısını. Yoksa ayet Allah'ın kelamı hı, olmak hocam, cihetinden... Eşittir. Özür dilerim ama hani bu işin ucu bir duracak yeri yok dediniz ya demin. Hani fren patladı mı nerede duracağı belli değil. Adam bakıyor diyor ki Kur'an'da şarap geçiyor o zaman rakıcağız diyor bir acayiz diyor. E, tabii. Bu, bu yok diyor. Yani. Zaten hadisi kaldırdı mı din kalmıyor. Hadissiz din. E, deminki ateine geleceğiz. Şimdi başka ayet okuyalım. Ve idabetlerle ayeten mekane ayetin. Bunu da çok inkar ederler. Zaten neshi inkar eden Tevrat incil de mensuh değil dediğin zaman otomatikman Yahudi Hristiyanlar da cennete gidiyor. Evet. Oradan da dinler arası on yolu açılıyor. O nesi ifade eden ayet-i celle kendinden önceki kitapları da mı nesrettiğini e, Kur söylüyor? Kur'an da o zaman tevrat İncil'i nesretmemiş oluyor. Evet. Nesih yok. Kafada adam diyor ki nesih yok diyor. Nesih yoksa zaten oradan ileri giden de tevrat İncil de mensuk değil diyor şu an. Onların da hükmü devam ediyor. E Tabii diyor ki amele Bakara 62 diyor Allah ahirete inanırsa diyor iki şatlan diyor ve amile salih. Salih amelde neye göre? ...Müslüman değilse de diyor... ...Yahedil göre... ...salih ameller var diyor... La ilahe ...o da illallah. ona Elimi, gitti. De, ...salih ameller işler diyor... ...halbuki öbür ayeti okumuyor musun... ...ve ben yekfur billahi ve melaketi... ...ve kütübihi ve rusulihi... ...ve'l ...ne kaldı da amen tüden. ...e peki buna küfreden fakat... ...zalle zalalen be'idâ... ...haktan ırak bir dalalete düşmüştür... ...e şimdi haktan ırak dalalete düşen ...nasıl felev-i de Rabb'i mükafat alacak... Bote bote nasıl bağlarsın? Orada Allah ahirete iman şartını koyuyor. Öbür şartlar mülahazasıyla. Bir ayette iki şartı söyler, bir ayette dördünü söyler. Bunları birleştireceksin. Kur'an lahitleri birbirle çelişmez ve birbirini tekzip etmez. Hocam özür dilerim ama hani söylediğinizden şunu anlıyorum. Dil sadece Türkçe bilerek Kur'an-ı Kerim'i açıp ayetlerden bir şey anlamak, Arapçayı bilseniz bu da yetmiyor. Nasih, mensuh, müteşabih, i̇şte ayrı müteşabih bunu bileceksiniz. Muhkemiyi tefsir bileceksiniz. Muhkemi bileceksiniz. Şimdi efendim, Efendimiz on, o konularda neler söylemiş var. onları bileceksiniz. Yani biz kısaca, Ondan sonra belki. kısaca bir meal yazdık. Parantessiz olmuyor, da olmuyor. Bir cilde sığdıralım diye. Hani ki zaruret miktarı artık adam iki cilt, üç cilt okumuyor diye. Hani mealcilerin sıkıntısını çözelim diye. Adam çünkü illa meal okuyacaksan. Hı hı. Bari bunu okuyun. Adam diyor yedullah Allah'ın eli diyor. Bazı radyolar var sırf meal okuyor. Açıyorsun dinliyorsun. Allah'ın eli onların eli üstündedir diyor. E bunu dinleyen adam işte Allah'ın eli var zannedecek. Halbuki kudret eli. Kudret eli bir tevil bu burada gücünün sembolize ediyor el. Yet kuvvet, Kabza diyor tutam diyor Kur'an'da. E bu tutam. Hmm. E bunlar gücün sembolleridir tevil edersen. Etmezsen yedullah diyeceksin o zaman. El diyemezsin. Evet. E bu sefer sen mealde bunu okuyorsun. Adam Allah'ın eli var zannetiyor. Ondan sonra yani hocanın dediği gibi şimdi... Bizim hoca diyor, dinden çıktı diyor biri geldi bana. Niye dedim? Allah'a yardım edin diyor diyor. <gülüyor> e ama İmta Surullah'ın yansırıyorum. Allah'a yardım ederseniz, Allah size yardım eder. Bu Kur'an'da ayettir. Ama, o ne demek hocam? Allah'ın Biz nasıl Allah'a yardım edebiliriz? Allah'a nasıl yardım? Allah'ın dinine yardım. Kur'an'la yardım. Habibinin sünnetine yardım. Şu anda sen bir adama namaza başlattın. Bir adamı içkiden kurtardın. Uyuşturucudan kurtardın. Zinadan kurtardın. İyilik ettin. Veya fakiri muhtaçya yardım ettin. Bir fakir ekmeği yok, sobası yok, üşüyor. O fakire yardım ettin. Allah'a yardım oluyor bu. Yani, bir müslüman... O zaman Allah da size yardım eder. Zaten diyor, borç sayıda. istiyor bir Müslüman. Sıkışmış borç istiyor. Ne diyor? Miraç'ta gittim diyor. Cennetin kapısında ne yazılı gördüm diyor. Sadaka 10 misli. Kars, ödünç para 18 misli. Dedim ey Cibril. Sadaka veren geri almıyor. Ödünç veren geri alıyor. Bu niye 10 oldu da bu 18 oldu? Buyuruyor ki sadaka isteyen bazı muhtaç değilken de ister. Ama borç isteyen... Yani ödemek niyetiyle yüzünü çok sürdürmek için yani çok sıkışmasa istemez. Onun için geri ödense bile borç veren 18 şimdi zaten borç morçiş kalmadı o müesseseler çöktü hepten. Çünkü sözde durmamak, vefasızlık, parayı iç etmek vesaire. Yani İslam'ın güzellikleri gidiyor. E şimdi sen burada Allah dediyor diyor? de yukrullaha kardan haselen. Bana kim güzel ödünç verecek? Kur'an'da diyor ki bana borç kim verecek diyor. Bana yardım derken borçsa istiyor. <gülüyor> bunu nasıl, anlayacağız? nasıl e işte anlayacağız? İşte bir borç isteyen muhtaç dara düşmüş. Hakikaten kim bilir ne zordadır ki o gelmiş borç aranıyor. Artık onun malı mı gidecek, canı mı gidecek? Nesi gidecek yani? Aciz mi gelecek, çoluk çocuğun mu olacak, psikolojik. Yani orada bir borç istiyor. Mevla da böyle ki bu borcu bana veriyorsun diyor. Hı. Bu adam sana geri ödes ödese bile bunu bana verdin ahirette ben. Feyu ölü Kat katıyla çok çok katlayacağım, geri vereceğim sana diyor. E şimdi bu hadleri sen nasıl anlayacaksın? Allah'a kim borç verecek? Adam gülü bizim hoca dinden çıktı. Niye diyor? Allah'a yardım edin diyor diyor ya. E şimdi böyle bir toplumdayız. Hocam borç... bu seviyeye meal okunur mu? E şimdi sen bu adamın anlayışı dedim bu ayet hükmü mensuh olmuş. Çünkü ayetin hükmünü ayet nesretmiş. Öbür ayette evlendirin bekarları dulları. Şart koşmuyor. Bak bir daha şimdi. Efendim sahabe ne buyurduk? Biz döndük şeye. Mescid-i harama döndük. E 17 ay bu yana akılıyorduk. Tam ters döndük şimdi. Mekke'deyken onu dengeliyordu, e, Rübn-i Yemani ile hacer arasından duruyordu, iki kıbleyi birden alıyordu izahya. Kabe'nin dört tarafı olduğu için bir tarafından her bölgeye uyar. Ama şimdi e, Medine'ye gelince tam ters döndü. Mescid-i böyleyken böyle döndü. E şimdi bu kadar bir şey, e, münafıklar başladı. Yahudiler zaten Hristiyanlar konuşuyor. E, münafıklar bu nasıl iş ya? Seyyar kıbleye döndü. Dün başka, bugün başka. Muhammed şöyle Sallallahu aleyhi ve sellem. Ayet geldi. Ha Kur'an'a inanıyorlar ya şimdi. Kur'an'dan okuyorum ben. Ve ibadet del ne ayetin bir ayetin yerine başka bir ayetle büyük mü tebdile edersek vallahi alim bir ma Araya da muhterize koyuyor. Ne indireceğini Allah bilir. Onlara mı soracak ya? Galı uünde mantı müftar. Habibim sana diyorlar ki sen uyduruyorsun ya. Bu vahiy olsaydı bu dönmez diyorlar. Bunu da söylüyor. Yani ben bazı hükümleri nesk ederim. Ya Bu ayetle sabit. Neskı sen nasıl inkar ediyorsun? O nes olduğuna göre de sen dedim zinaden bir kadın aramaya bir lüzumun yoktur. Hiç zina üzerinden geçmemiş bir kadınla da nikahlanman caiz. Ama bir kadın da tevbe etmiş zinada. Ben bunu gönlüm sevdi almak istiyorum. O da helal. Miden kaldırırsa o beni alakadar eden bir şey değil. Ben sana helalı haramı söylemekle mükellefim. Hı hı. O zaman yani burada mealcilik tehlikesi ve ayetten manayı ben çıkarırım dediğin anda sen bu ayetin öbür ayetle ne sorulduğuna iftihar kuracak kadar da ilmin yok tefsire bakmadığın zaman Nitekim birçok misalle de bunu ifade ettiniz. Yani Daha nice ayetler var. Rahman Arşe istifa etti. eli tabi. Bunları nasıl anlayacağız? Zannediyorum ki mevzu anlaşılmıştır. Şimdi burada bir hızlı gidelim Bir tek şu kaldı. Buyurdu ki bir şeyde çelişirseniz onu Allah'a havale edin. Allah'a sorun. O Kur'an'a sorun demekti. Ve Resul, Resul'e sorun. Şimdi eğer Kur'an yeter olsaydı Allah yeterdi. Çünkü Kur'an onunla ifade ediliyordu. Rasûle müracaat edin kelimesi fuzuli ve zahit olurdu. Kur'an'daki hiçbir kelime zahit olmaktan münezzehter. Hmm. Mevla bir kelam bile vav bile koymaz. Yine bir daha başa dönelim o zaman. Bu okuduğunuz bir ayet-i celle. Bir ayet-i celle okuyoruz. sorun. Çünkü neden? Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Lâ haddeku alâ Bu Ebû Davud kaynaklıdır. Sakın sizden birinizi koltuğuna yaslanmış vaziyette bulmayayım. Bunların da hep koltuğa yaslanıp hani ben diyorum ya ben bu kadar ayet hadise dayanıyorum sen nereye duvara dayanıyorsun diyorum. Hı. Ha sen şimdi bu hadiste öyle tarif etmiş ki Erike diyor böyle güzel koltuğuna oturup da rastlamayım yakulu derken ne derken böyle yaslanmış derken rastlamayım sakın sizi bulmayayım ha diyor sizin beni. Ne de ma'be cennet bana Allah'ın kitabı, Allah kitabı Kur'an'da ne bulursak ona uyarız. Hı. Derken rastlayayım. İnne ma ne buyuruyor İnne ma Rasulullah misluh harrama Allah. Rasulullah'ın haram ettikleri Allah'ın haram ettiklerinin aynısıdır. Çünkü kaynak birdir. Şimdi şu var. Errahman Rahman Suresi'ni Allah'tan peygamber alırken Cibril ona okurken yanında mıydı? Değil. Kime itimat etti? Hiç şahidi var mı peygamberin? İşte oraya doğru gider Efendim, zaten her mi? mi herkesten iki şahit isteniyor en azından yani ya. o hadis mevzu bu hadis mevzu deyince yani bu defa o zaman, zaman Ebu Bekir'e e sıttık olsan bir meselede iki şahit istenir yani şimdi doğruyu konuşalım herkesten iki şahit isteniyor o zaman sen Resulullah'a sordun mu Cibril bunu sana okurken yanında kim vardı Cibril'i kim gördü Cibril'den kim duydu hadi oraya gidelim e sen bunu soramıyorsan güvene dayalı diyorsun ki bu vahidir Kur'an'dır dedi mi bunu vahiy olarak kabul ettin. Peki diyor ki özür dilerim. Burada da diyor ki sana hmm. Resulullah'ın haram dediği, Allah'ın haram ettiği gibidir diyor. Bu sözünde yalancıysa demin bu Allah'tan geldi dediğinde yalancı olmadığı ne malum. Güven sarsılıyor. Ya her dediğine inanacaksın. Çünkü onun dediğinin bu kısım Kur'an'dır dediğinin, bu kısım Kur'an'dır dediğinin farkı nereden çıkacak? Bu Kur'an'dır dediğinden çıkıyor. O dedi diyebiliyor. Ama o Kur'an'da da bu, diyor canım, ki sana Resulü'ne tat edin. Burada da şöyle bir yere geliyor. Hani bu mevzu zannediyorum sabaha kadar konuşacak yine bitmez. Hadis-i şerifler içerisinde de bir akla uydurma derdi var. Hani hadis-i şerifi okuyor. Şimdi aklına bile, uyuyorsa Diyanet bu defa bir, bu kar, tamam diyor. Diyanet bile bir karar bir almış şimdi. Efendim e, akla uymayanları efendim yazmayacağız etmeyeceğiz. Ama hangi ha, akla? Var. Sen akla uymayanı yazmayacağım diyebilirsin kellimü'n nâse ala insanlara akılların nispetinde konuşun emrine uyarak ama hadisi reddedeceğim diyemezsin ha. kabul etmeyeceğim diyemezsin ha bu milletin kafasını karıştırır çok şerh ve izah lazım adam metni okur detayı okumaz buradan sakınıyorum dersen bir mantık veririm çünkü sana bütün hadisleri bir kitapta topladı diyen yok zaten ömründe yetmez vaktinde yetmez o zaman ama hadis bu hadis akla uymuyor o zaman sahih değil diyemezsin. Diyemezsin. Peki aynı yerden devam edelim. Hadislerde hatta ayetler için onları akla uygun bir şekilde tevil etmek için manasının dışına çıkartıp yorumlama adeti var bir de. E tabii o en büyük bela. O Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki biz sana Kur'an'ı indirdik onlara açıklayasın diye. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vazifesi postacılık değildir. Eğer postacılık olsaydı e kıymus ederdi. ...kim ne yaparsa yapsın olurdu. Mesela hocam şöyle... Namazı ikam Salat lügatlarında dua. Böyle bir ritüel yok. Kıyamı, kıraatı, rükû, sücudu... ...izâ kumtü bile salatı fâksinû ucûekum... ...öncesinde elini yıka, yüzünü yıka, ...farzı, vacibi... ...o da ayetle, vacibi sünnette kabul etmeyen için bile konuşsak... ...yüz falan kesin. Hı hı. Dolayısıyla ben kesinden bile gitsem... ...hiç salat kelimesi... ...Arap lügatında, Hicaz lügatında... kureş efsah insanlar... Ebu Bekir Ömer gibiler, şiir yazanacak şekilde fasıh. Hepsi şair. Yani o dört halifenin hepsi şair. Şair demek çok fasahat ister. Zirve fasahat ister yani. O derecede fasih insan oldukları halde, hepsinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, bunun manası nedir sormak zorunda kalıyor. Neden? Lukat manası var ama, istilah manasını, murat mananı, Mevla benden ne istiyor? E kıymus salate. salatı ikame edin. Salat ne? ...Lukat'a bakıyor, dua. Ne diyor şimdi İhsan ele açık? Namazın kazası yok, edası yok, cezası yok, hiçbir şey yok. Namaz diye bir şey yok. Dua, Allah'la aranda takıl takılabildiğin kadar cezası yok diyor. Kur'an'da bu kadar ayet var, cezası var. Ama neden? E salat, çünkü dua. dua. Duada da abdest şartı yok, gusül şartı yok. Cenabet adam bile dua edebilir. Zikir bile edin diyor, yani cülüpseniz bile zikirden... Şekilde tarif durmayı. edilmemiş Kur'an-ı Kerim'de ee, Ama edilmiş... Edilmiş. Öbür ayetleri okumuyor işte. Okuyor. Milletten gizliyor. Çünkü oradan da irka'u eğilin diyor. Orada namazın bir farzı rükü oradan çıkıyor. فَكْرَوْمَا تَيْسَرَمِنَ Kur'an. Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Hani çünkü 50 ayetten aşağı olmaz diye bir şart koşmuyor. Bir ayetle bile yani farzını ediyorsun. Kur'an'dan kolaya geleni okuyun. Yani ille kolaya geleni değil en azından manası. Okuyun. İkra'u kıraat emrediyor. Kıyam, kıraat, kıyam. Allah için kıyam durun. E ne olacak o zaman? Nişantaşı'nda gece parkında ayakta dur mu diyor yani sana şimdi kardeşim? Bu kumu nerede kumu? Bu eğilin derken onun bunun eğinde yalakalığı mı eğilin diyor yani. Secde var. E şimdi bunu sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmasın. O sonra bunun vakti ne? Vakti de var. Akşama akşam vakti diyor. Sabah vakti diyor. Öbür hatta aşı içinde diyor. Kıynetu zuhurun zuhur öğlen diyor. E sen şimdi Vezül Efendi'nin elleri gecenin saatlerinde diyor akşamdan sonraki yatsıyı söylüyor. Ama hocam bir şey söyleyeyim mi? Söylüyor da Özür söylüyor min. ama bunu İbn Abbas olacaksın. İbn Abbas bunu diyor ki bu ayetten bu çıkar bu adetten bu çıkar. Sen bakıyorsun bakıyorsun namaz yok diyorsun. Sen buradan ilahiyatçı yazarsın ama yani gazeteci yazar mısın ilahiyatçı yazar mısın bilmiyorum. Ama sen buradan namaz yok çıkarıyorsun. Ama İbn Abbas Namazın vaktini, saatini, küllüsünü Kur'an'dan buluyor, hadisten de değil. Oy, hocam yol böyle başlıyor zaten. Önce teravih yok diyorsunuz, sonra namaz yok diyorsunuz, sonra işte yavaş yavaş gidiyor. Yalnız bir şey söyleyeyim. Başta güzel, keyifli muhabbet ediyorduk, tasavvuftan konuşuyorduk falan. Çok böyle neşeli. Ya reddiye mevzuna girince daha bir keyifleniyorsunuz. Böyle birine kızacağınız zaman, derlendiğinizde hiç kazab kuyum yok. Öfke huyum yok. Kin, nefret huyum yok. Çocukluğumdan beri huyum o kadar mülahimdir. Ve lakin Allah için gazap var. Yani şimdi o adam çıksa, hı hı. mesela kader yok diyor. Tartışmalı, fazlalık diyor. Bütün milleti kader inkar ettiriyor. Girmeyelim. Yok, şimdi düşün. Ben şimdi Amentü'nün bir şartına dokunulduğu zaman ve öbürü Yahudi Yahudülistan cennete girecek. Ben duramıyorum. E şimdi böyle bir şeyler olduğu zaman ben Allah için gazap ediyorum. Şimdi bana desen ki, ben bunun Allah için olup olmadığının da bir mihekki olması lazım. Nedir o mihenk? Mihenk yani Arapçası mihek. Bunun e, mihekini ben sana veriyorum şimdi. Bu adamlar dinler arası diyalog e, adı aldı. Yahudü sen cennete girecek diyen diyelim. veya Ebu Bekir Ömer aşe sövenler aşa şia grubu diyelim. Veya bu işte e, ne mezhep olduğu belli olmayan grup diyelim. Kader yok şu yok. Bu adamlar şimdi benim burada ben Allah için miyim? Nefsim için miyim? Ben bunu ölçmek durumundayım. Bu adamlar çıksalar Beni meteseler İstedikleri kadar meteseler Bana maddi manevi imkanlar sağlasalar Vesaire vesaire Efendim ben bunlardan razı olur muyum Bu görüşleri geçmedikçe Hı. Bu görüşten dönmedikçe razı olur muyum Beni neyle razı edebilirler Acaba şimdi maddi ve manevi yani Bütün imkanları önüme koyacaklar Ben hiçbir şeyle razı olmayacak görünüyorum Birinci anlayışım İki Bu adamlar deseler ki Bu adam kadar kadere inanacaklar bu yanlış fetvaları bırakacaklar. Rasulullah tazimede katılacaklar. Ve lakin senin aleyne anandan babandan çık. Her türlü hakaret, seb, lanet seni aforoz edecekler. Türkiye'de itibarın sıfır olacak. Vallahi billahi şurada yemin ediyorum. Bütün itibarımı sıfır olmasını kabul ederim. Bu adamlar bu milleti saptırmasın doğru konuşsunlar. Tamam. Bana da ne yaparsa yapsınlar. Evet. İşte o zaman ben bunun eftalül amal İnşallah. Amellerin en üstünü nedir? El Hobulillah, sevdiğini aşkına. Allah için sevmek ve El lillah, kızdığını Allah için kızmak. Ben bunların şahıslarına buz etmiyorum. Evet. Şahıslarından kin nefret tutmuyor. Biyikatlara İtikad yanlış buz ediyorum, görüşlere diyorsun. buz ediyorum. Hiçbir zaman şahıslarına ve zatlarına buzum yoktur. Anlaşıldı zannediyorum İnsanlar hocam. İnsanlar içinde şu de mesul, rastlasam şey etsem da, bağır çağır kavga gürültüm yoktur. Şu mevzuda inşallah dua yerine geçsin ve Allah, Allah daim teala, bu Allah Teala inşallah. Hazretleri onlara da Şimdi, hayırlar nasip etsin, amin. ıslah etsin, idare etsin. Amin. Ölmeden evvel onları da eli sünnet yoluna döndürsün. Sevgili hocam konular mühim. İtibar ben de bozulmasın diye araya girmiyorum. Ama Twitter'dan gelen sorular var, sorularımız var. Güncel olan ve milletin merak ettiği meseleler var. Şimdi Twitter'dan da sorun diyorlar. Bu Cem Evler'in mevzunu bir sorayım mı? Bir tabii tabii. ne olduğu anlaşılsın. Hani bir ifadeniz oldu geçmiş zamanda. Cem geçmiş evlerinin değil yakın. Yani yakın geçmişte. Şimdi bu gazeteden... olmadığına dair. Ve bir şey çıktı. Hani nasıl böyle bir şey söyler Cübbeli Ahmet Hoca? Neydi orada söylediğiniz? Diyanet de aynı şey söylüyor. Ama tabii ben Diyanet'in söylediği çoğu şeyi söylemiyorum. Hı. Ayrı davatlarım. Sizin dediğiniz neydi için şey itiraz edildi hocam? Efendim itiraz edilen şekiller çok fena. Ben çok terbiyeli, nazik neler onların haklarını savunarak konuşma yapmışım. Cübbeli Ahmet e işte Facebook adresi, TV, resmi adreslerimde bu atılmış. Bu konuşma gazeteye yansıyınca, hı hı. konuşmayı da önce atmadan gazete yazınca, adet gazetesi, gazetedeki yazı ne olursa olsun benim beyanım gibi olmuyor. Kırk senedir Hı. konuşuyorum böyle bir şey rastlamadım ben. Çünkü konuşmam önce atılınca konuşmamı dinleyen bütün demek istediğimi anlıyor. Hı. Yazıya dökülünce üstüne okuyan altına okumayan veyahut da yazı tam yansıtamıyor söz gibi. Mimiyi var şusu var. Peki neydi hocam orada ha Şimdi söylenen. gelelim burada bana diyor ki ibadet anemidir değil midir diyor. Ondan sonra da diyor ki en başta öbürünü söyleyeyim. Diyor ki efendim dedelere maaş verilsin mi vesaire vesaire. Ben de diyorum ki kardeşim bu adamlar vergi veriyor. Bu vergilerinden de hakkımız var diyor. Bu hakkımızdan da cami imamlarına kadar maaş gidiyorsa bizim de bunlar hizmetimizi görüyor. Bu hizmetimizi görenler de niye maaş verilmiyor diyor. Ben de diyorum ki bu kişilerden vergi tahsil edildiğine göre bunların da talepleri muaciyesinde da değil. Hı hı. Yani Dedeleri de maaş ha, dedelere de maaş verilsin diyorum. O konuşmayı dinlesinler. Tamam. Dedeler birçok Alevi derneği bizim siteyi aradı. Biz bu konuşmadan çok memnunuz, Bunda hiçbir şey yok. Bir tanesi çıkmış orada bana terbiyesiz diyor. Mermiyesiz diyor. Desin. Deme sebebi ne? Önce bunu Deme soruyorlar. Sebebi, şimdi bakın Alan evet. Alsın. Şimdi maaşını verin diyorum. Elektriğini caminin ödüyorsan onun da elektriğini devlet ödesin. Elektrik parası faturası gelmesin adamlara. Hı hı. Ben de bunu dedim. E burada ne var? Benim bu demek istemediklerimde bir şey yok. Şimdi ibadethane müdür diyor. Ben orada diyorum ki ibadethane müdür diyor. Vennel mesacidelillah Mescidler Allah'a aittir. Allah Teala Kur'an'ında... Şimdi ben Alevileri Müslüman kabul ettiğime göre konuşuyorum. Ha sen alisiz Alevilik kafasındaysan... Sen DHKPC'sen... DHKPC'sen... Vatan millet devlet düşmanıysan... Ben öyle Alevilere konuşmuyorum. Benim bildiğim çok acayip Aleviler var. Namazını kılan Aleviler var. Kur'an'ını okuyan Aleviler var. Sivasından, Tokatından tanıştığım, ettiğim eskiden yeniden dedeler var. Hı hı. Helal arama bazı Sünnilerden fazla ya deden dedeler var. E şimdi ben öyle dedeler tanıyorum. Eşilik adam namaz da kılıyor, Kur'an'a da inanıyor. E sen şimdi Kur'an'a inanan zaten ben seni Müslüman kabul ediyorum. Benim Aleviler hakkında bir saatlik başka bir konuşmam. Aleviler Müslüman mıdır? Tabii Müslümandır. Zaten Aleviler biz başka bir dindeniz demez zannediyorum. Çok uçta olmadıkça da Müslümanım diyor. Bana bu terbiyesiz diyenler, ya bu yani. terbiyesiz diyenler uçta olan olabilir. Onu bilmiyorum. Hı. Ama ben Müslüman Alevilere konuşuyorum. Müslüman Aleviler. Yani Müslüman olmayan alevim mi var diyecek şimdi. Doğru, yapın, Abi desin. Müslüman olmayan sünni de var. Evet. Müslüman olmayan sünni de var. Nasıl sünni oluyorsa. Çünkü Kur'an'daki bir ayeti inkar ediyor. Dinden çıkıyor. Ama sünniyim diyor. Bana ne nüfus kağıdı sünniliğinden? Müslüman olmayan sünniler de var. Alsın bunu manşet yapsınlar. Şimdi ben de diyorum ki. Ben Kur'an'ı kabul edenlere konuşuyorum. Mabedden anladığım ibadet gahtır. İsmi mekandır Arapça. İbadet yeri. İbadet kulluktur. Abdullah. Allah'ın kul. Kulluk ancak Allah'ın verdiği vazifeleri yapılarak yapılır. Mesela bir adam da çekip ben kendimi Allah rızası için ibadet niyetiyle ayağımdan asacağım. Sabaha kadar da askıda kalacağım. Bu ibadet olmaz. Çünkü İslam'ın Kur'an'ında, metninde, sünnetinde böyle bir ibadet tarzı yoktur. Yok. Mabet ibadet edilen yerdir. İbadet edilen yere Kur'an'da bir ayette, bir değil birkaç ayette san, camide cami de geçmez. Venel mesacidi lillah. Mescitler Allah'a ait. Allah'a ait olmanın getirisi ne götürsüne. Şimdi Allah'a ait diyor. Ondan sonra ne diyor? Kayıp ilanı yapamaz. Ticaret yapamaz. Ya, girmeyelim. Şu, yok yok. Allah'a Allah ait'in farkı var. Hı hı. Abdestsiz giremez. Hı hı. Gusülsüz hiç giremez. Adetli hiç giremez. Abdestsiz de giremezsin diyor. Şimdi burada getirisi götürüsü var. Allah'a aittir diyor. Bana hastır diyor. Ben Bana Bana aslında ölçülerini ha de beliriyor. Allah'la Allah beraber başkasına dua etmen, ibadet etmeyin. Hiçbir şey yapmayın. Şimdi burada ölçüler koyuyor. Hükümler getiriyor. Mesela bütün Buhariye git, Müslüme git, fıkha git, tefsire git. Ahkamül mesacit yani mescitlerin hükümleri. hükümleri. Diyor, e şimdi mabet dediğin zaman diyorum mevzuyu daratmış olursun. Sen istediğin ne arkadaş? Dedeye maaş verilsin. Ben bunu söylüyorum. Ne istiyorsa elektriğimiz bedava olsun. Ben bunu söylüyorum. Haksızlık bu diyorum. Hakları verilsin diyorum. Bektaşi kültüründe vardır. Bu tekkeler zaviyeler kanunu muvaciyesinde tevcih edilmelidir. Tekkeler zaviyeler kanunu kaldırılmalıdır. Ve bu yasakçılıklar Peki. bitirilmelidir. Hadi. Bu tekkedir. Tekke statüsündedir. Nakşi tekkesi de böyledir. Nakşi tekkesi de olsa abdesiz girilir. Cünüp girilir. Ha, Affedersin. Şimdi, adet asla, halinde girilir. Şimdi Ben sana gitti. Onu asla. internet haber diye bir antika. Kalktı ne diyor? Cem evlerine adetliler gider. Çüş yuh sana. Ben onu mu dedim sana? Ben diyorum ki sana tekkiye de adetli gidilir diyorum. Mevlevi dergah. Kadın adetli. Girebilir mi Mevlana ziyarete? Girer. Fetva veriyorum. Kabir ziyareti Mevlana Hazretleri Türbe. Girer. Yani Çünkü orası mescit değil mescit mabet olmadığın için hükümleri mescide göredir. Hatta bir bina yapılırken mescit gayesiyle yapılmıyorsa oraya da girilir. Mescit olarak kullanılsa da. Çünkü temeli mescit olarak atılmadığından diyor fıkıhta. Anladım. Bu temele bağlı. Ya, yani yapı yani şimdi bakın mabed. Konuşmanın ha, farklı bir şekilde Hayır o da diyor ki o da diyor ki ben gitmiş, diyor anladım. sazlı sözlü ibadet yapabilirim. Ya kardeşim ben senin tekke kültürüne yasak diyor muyum? Yani İslam'a göre caiz değil bile demiyorum. Bakın Hanefi mezhebinde enstrümanların kuvvetli yasağı vardır. Çok, hocam yine ama çok detaya giriyoruz ama özür dilerim ben ne derim. diyorum aslında, biliyor musun biliyorum ki bakın anlaşıldı, biliyor İmam Gazali'ye göre diyorum. Hı. Şafii mezhebinde gibi çok ulemaa göre bu aletler caizdir diyorum. İmam-ı ki yani şunu diyorum. Bir de buradan enstrümanların helalli haramlığına gitmeyeyim. Şey ben anladığım kadarıyla yani ben söyleyeyim enstrümanını hayır, da sağ... kabul ediyorum tekke kültürü muvacehesinde. Tekke kültüründe Aslında çok net bir şey söylüyorsunuz hocam. Hani sana bir ifade var ya sözün tamamı ahman söylenir diye. Çok net bir şey söylüyorsunuz. Caminin dışında Nakşibendi dergahı da olsa, Mevlevi tekkesi de olsa şu da olsa bu da olsa buralar mescit değildir. Mescit hükmünde değildir. Olmadı. Cem evleri de aynen bunlar gibi bir yerdir. E ben bu ceme, cem evlerine arazi, karıştı, tahsis, etmem, arazi yani. tahsis etmesin demiyorum ki. Hı hı. Cem evlerine yer verilmesini demiyorum ki. Elektriği verilsin dedesine maaş verilsin. Haksızlık yapılmasın. Mescit mi? Ben fıkha göre konuşuyorum. Sen de Müslümansın. Kur'an-ı Kerim'de de diyor ki mescitler Allah'ındır bir tek. ...geri kalan tekkeler hakkında ayet yok... ...zaviyeler hakkında ayet hadis yok... E ...sen şimdi mescidde de hükümler farklıdır... ...ben de diyorum ki daratmayalım tekkeleri... Peki, ...tekkeleri ne? geniş tutalım... ...ne demek abdestsiz de girebilsin... Hmm. ...sen şimdi abdestsiz adam abdest almamak için girmiyor... ...hocanın biri ne yaptı... ...ayakkabıyla olur namaz dedi... ...soktu ayakkabıyla... ...öbür imam geldi köye bu çok bir meşhur kıssadır... ...çıkın dışarı hepsini kovuyor... ...ya eski imam bizi kıldırıyordu böyle... ...gitti eski imamı buldu öbür köye tayin olmuş... Dedi ki sen ne yaptın? Ya dedi canım çıktı ben adamları camiye soktum. Sen de ayakkabısını çıkar kardeşim dedi. Şimdi bu kademelidir. Biz abdestin var mı? Yok. kustum var mı? Girme, çıkma, yapmayalım. Tek tek kültürü yapalım. Cemevleri de açık olsun. Açık olan şeyde de tahdit koymayalım. O diyor ki benim ibadet haneme kaçır? Onu getirmiş konuyu. Kilisede mabettire getiriyor. Sen bana kilisede mabettir dersen bu iş olmadı. Ben Aleviliği Müslümanlığın içinde kabul ediyorum. Alevi Hazreti Ali'ye aşırı muhabbeti olan zatlar kabul ediyorum. E, Alevilik kültürünü e, tekke kültürü muhaciyesinde tarikat bazında kabul ediyorum. Hı hı. Bütün maddi imkanlar eşit seviyede verilsin vergileri var adamların haklarıdır diyorum. Ondan sonra da diyorum ki buralara abdestsiz gusursuz her sınıf insan girebilsin. Hocam, Çünkü ben fıtka göre mescid diyemem. Çok, Mabet mescid dedim Aferin ama sen ama diyorsun şimdi... ki. Ben şimdi afedersin. ben e, dikkat edin. Lüzumsuz bir polemik olmuş Biz, ve çok net bir ben mevzu şunu diyorum, şu anda da anlaşıldı eğer ben mesela. Eğer ben kusura bakmayın eğer ben cemevini kilise gibi kabul ediyorsan sen o dernek başkanı bana terbiyesiz diyen terbiyeli kardeşimize ben cemevini kilise gibi kabul etmiyorum. Ben cemevini ehlibeyt sevgisiyle yoğrulan ehlibeyt aşkı ben 20 saat 12 imam hakkında sohbetim var. 12 ve 6-7 hafta 20 saat. 12 imamı benden dinle bakayım. Ben 12 imamı aşığım, Ehlibeyt aşığım. Ben Mısır, efendim Mekke Medine, o nasıl Suriye? Hı hı. Dünyanın neresinde Ehlibeyt kabri varsa hususu gidiyorum. Yani aç susuz günlerce şey gezdim Ehlibeyt sevgisiyle bir efendi validemizin bir torununun torunu için. Şöyle bir şey sorayım. Ama şu var. Hazreti ben Ali'yi sevmeden ki, Sünni olunur mu hocam? Hazreti Ali'yi sevmeden sünni olur mu? Ola, olabilir mi? Sünni olabilir mi ya? Hoppa Ali'nin imanı ve Bozul küfür. Ali'yi sevmek imandır, bozul küfürdür diyor. Ehli Beyt imamları, ben 12 imamı kabul eden bir gelenekten geliyorum. Ben mektubattan geliyorum. İmam-ı Rabbani 12 imamdan bahsediyor. Aa, aslında şöyle demek lazım. Ali'yi seven Alevi olur kabul ama Ali'yi sevmeyen sünni olamaz. Ya, ya bu kadar net nasıl, bir ölçü var yani. Ya nasıl yani, sönüyor olacak, olacak ya? Sahabe'yi içerisinde az dahalever Farklı bir yeri var. Peki diğer sorularıma geçebilir Şimdi miyim? Şimdi geçebilirim. Ben de, ben de şunu diyorum. Hani... Ben şunu diyorum. Kiliseye mabet denmez. Çünkü hmm. şirk yuvasıdır. İsa Aleyhisselam Allah'ın oğludur diye tapılıyor. Böyle dediğiniz ha. vakit mesela Hristiyanlar incinir diye bir şey aklınıza geliyor mu? Gelmiyor. Mesela bizi seyreden Hristiyanlar var şu anda. E tamam. Geçen bir konumuzda konuşurken evet. o bahsetti çünkü Yahudilerin cennete giremeyeceğini söyledi. Bir Yahudi Oh demiş bizi de cennete göndermediniz rahatlattınız hadi uyuyun filan seyrediyor şu anda mesela evet. bir Hristiyan kilise de benim ibadet diyor yanlış ama ibadet şimdi ben İslam'a göre konuşmak zorundayım hmm. kendisine göre ibadethanesi. hanesi ama Allah indinde indet dini indel Allah İslam tek din İslamsa mağbet de ibadet yeri ise ibadetten ibadet, de, ibadet de kulluksa bu. kulluk da Allah'ın emrettiği surette olursa Allah sana Baba denmesini istemiyor ki kendisine. Lem yelit ve yulet. Doğurmadım doğurulmadım diyor. Sen de diyorsun ki şimdi sen de zannediyorsun mafya babası gibi. Sen adama baba dediğin zaman adam seviniyor belki de. Hani ki öküz dedin mi kızıyor aslan dedin mi seviniyor gibi. Baba deyince memnun olur belki diyorsun. Allah Allah baba diyorsun. Parmağıcı Allah de diyorsun. Göğe Allah aşağılarda arama yukarıda demiş oluyorsun. Ama Allah Teala da diyor ki bana oğul istihad eden sövmüş oluyor. Bana mekan isnadeden eden sövmüş oluyor. Allah ben Allah bir yere münezzeh şey değilim. Mustaj değilim. Ben münezzehim diyor. Bu çok kullanılır. Hadi Kimse... bırakalım başkasını da söz arasında Anadolu insanı ya yukarıda Allah var der. Yukarıda Allah demez. Dediğin an sıkıntı o zaman. Fevkimizde Allah var diyebilir. Çünkü fevk kelimesi Kur'an'da geçiyor. Yani, hani, kullarının fevk... Yukarıda fevkin... dememesi gerektiğini Yuk... bilen fevkın değil nereden bilir? Ama ya işte, yukarısı cihettir. Mevlaşş cihetten ol münezzeh zülcelal yani. Hiçbir şey bilmezsen mevlüt dedi. Altı yönden münezzeh. Neden? Mekan iznad ediyorsun. Bu mekanlar yoktu o var iken. O zaman o nasıl mekana muhtaç olacak? Arş, arşı o yarattı. Yarattığına nasıl oturacak? Haşa yarattığı onu nasıl kavrayacak? Haşa. Peki bu mevzu anlaşılır Şimdi, zannediyorum. Bu, şunu toparlayalım Allah bir tek yani. Allah Teala buyuruyor ki, ben kulluk edin ama bana benim dediğim şekilde kulluk ederseniz kulluğunuzu kabul ederim. Yoksa... Kendinize avutursunuz. Bana baba derseniz sövmüş olursunuz. Ama insanlar zannediyorsun ki baba dersem hürmet etmiş olurum. Şimdi kulluk ancak Allah'ın gösterdiği usulle kulluk olur. Öbür türlü kendi kendine kulluk olmaz ki. Ben sana baba demek istiyorum. Ya Allah'la baban değilim ki ben doğurmadım seni. Kardeşim niye bana baba diyorsun? E şimdi bu ayrı. Ama mafya babasıysan memnun olabilirsin. Bu Allah bu Celle Celaluhu. Kendine göre isim uyduramazsın. O zaman oğlu var kızı var dedin mi bu mabet olmuyor. Mevzu anlaşıldı hocam. Ben Cem Evlerine hürmet soru. ediyorum. Saygı gösterdiğim için kilise gibi muhabbet kabul edemem. Peki. Ben Cem evlerini tekke kültüründe ehli beyt aşkıyla yoğrulan ben bu onun da, sazından da sözünden de etkileniyorum. Bu da anlayana Çünkü bir neden, zaten. Peki birisi soruyor. Tabii ben soruyorsun. sen Şahı Merdan diye bir şey türkü söylüyorsun ama ben orada Hazreti Ali'nin muhabbetiyle Hı. doluyorum taşıyorum. Ben seni kınamıyorum ki. Sen Sev Şahı Merdan deyince. Söyle. Sevda Güneş diyor hocam bir Alevi olarak sormak istiyorum. Cem Evine hiç gittiniz mi? Cemevine kızılca şeyde gittim. Ne onu Karaca e gittim. Karaca Hazretleri'ni ziyaret ettim. Birçok türbeler var cemevlerinin sahip olduğu. Gittim ziyaret ettim ama şimdi tabii böyle bir özel dernek başkanı ile falan gibi bir toplantı gibi gitmedim. Bir fırsat olsa ben de hiç gitmedim beraber bir gitsek. E gidelim? Vallahi ne güzel olur. Ya. ya rahatsız olur musunuz gitsek mesela bir cemevinde oturmaktan, orada dostlarla muhabbet etmekten? Ya babacığım ben Hazreti Ali'nin ve i Beyt'in 12 imamın met edildiği yerde feyiz alırım. Ben, ben değişik bir adamım yani. Nakşiyim. Şu bazı usullerimize sıkılık var ama ben şeye dayanamam. Yani el, sevgi, sevgi üzerine, muhabbet üzerine kurulan ...dizelerden feyiz alan bir insanım. Ben Öyle hiçbir var. zaman rahatsız olmam. Net anlaşılır. Peki şu Twitter'daki soruları... ...böyle otuzar saniyeyi geçmeyecek şekilde... ...hızlı cevaplarla geçebilir miyiz? Tabii tabii. Caiz mi? ha ben dakikasın saniyesini bilmiyorum. Sen durdur Aa, beni. Hızlı. Sen ben, ben de kıyamıyorum hocam. Keyifle anlatıyorsunuz. Araya ya, bir şeyi ediyorum. tam anlatmazsa hiç anlatma daha iyi demişler. İşte Peki yarım şöyle durum. birisiyle alakalı sormuş ama... ...o birisinin adını ben katmadan sorayım. Kadınla erkekli zikir hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Bir nakşi meşrep bir yolun şeyini soruyor. Evet. Eşli kadınlarla erkekler arasında ihtilat caiz değildir. Çünkü atik erime de annelerinizden bile yani peygamberimizin eşlerinden bile bir şey sorup isteyeceğiniz zaman fes'elu ne mi ve Ahzab suresi perde arkasından. Bu annelerimizle nikahımız ebedi haram. Resulullah vefatından sonra da ümmetinden kimse evlenemiyor. Halbuki bizden biri olsa, e, şeyh bile olsa ölse karısını başka bir müride alır. Edebe uymaz başka ama Helal haram konusunu konuşuyorum. Nikahı müebbet haram demek öz annen kadar sana anne. Ama görme diyor. Birbirinizi görmeyin. Perde arkasından. Sizin de onların da kalplerinizi bu daha temiz saklar diyor. E şimdi karşıda nikah haram olan öz bir anneden ileri anne. Bu tarafta sahabe-i kiram gibi bir zavat araya perde koydu. Bugün ben hangi toplumda bakan gözlerin gözüne emin olacağım veya karşı tarafın veya bu tarafın. Anlaşıldı, Dolayısıyla e, zikir, e, günahla yapılan zikir olmaya Erkek kadın karışırsa günah sebebiyet verir. Peki bir soru daha. Ünlü... Mahfilde oturabilirler. Tamam. Perde arkasında oturabilirler. Ünlülerin posterleri odaya asılırsa namaz kılınmaz mı? E, kıble tarafına yani önüne getirmemek lazım. E, çünkü biliyorsunuz ateşe doğru vesairedir bunlar mekruhtur. E, tabii resme doğru da tur tabi heykel gibi değerlendirmiyoruz resmi. Peki ben bir Heykelden derdimi sorayım hocam. Heykelden resmin farkı var. Bu anlaşılı ben bir derdimi sorayım. Bizim özellikle Türkiye'deki camilerde namaz kılarken önünden geçmemeye dikkat eden olduğu gibi birden dalı veren de çok oluyor. Namaz kılan birisinin önünden yakın geçip ne yaparız? Onun namazına bir zarar veriyor mu? Namazına zarar vermiyor mı? ama sana günah yazılıyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Lev mar. Yani o geçen bilsek yani ne günahı var. 40 sene durur da geçmez. E, velakin çok acelecilikler oluyor. Yalnız Mekke, Medine gibi yerde bundan sakınmak mümkün olmuyor. Aşırı izdiham ve o sahra hükmünde. Orada da hocam Yok. bir sert böyle eli uzatıyorlar. Benim bir iki e, defa ürkütlüğüm oldu. Çakar Bak yani. Ama uzakalı. işte o diyor ki sahra hükmünde olursa buna kaçınılmayacak şeyler olabilir, zaruretler. velakin biz orada da dikkat etmeye çalışıyoruz. Duran da dikkatli duracak. Ama Cuma'da çok oluyor. E sen sünnete duruyorsun adam sünneti kılmıyor. Zurahır sen vaktin sünneti tamamını kılacaksın. Öbürü e, Zuhru ahiri. Biz onu da diyorum. İlla Zuhru kılın. Sünnet kılmayacaksanız bile Zuhru ahiri mutlaka kılın derdi Mahmut Efendi Hazretleri. Hani onu kılıyor. Bu sefer sen ikinci dörde geçince o ki çıkıyor. Geçmemeli. Geçmemeye çok özen göstermeli. Beklemeli. İşte önüne bir sütre bir şey koyabilir. O da kona, bir nasıl koyacak o da herkes orada önüne. Ne zor. dikecek orada caminin yani. içinde iptal olur. Yolda. Ama geçmenin günahı var. Hocam en Ama geçilenin soru... namazı bozulmaz. Hocamıza sorar mısınız? Takkes Bizim arkadaşlar yaptırıyor. Çok güzel duruyor ama. E, duruyor da 3 liralık bile değildir. <gülüyor> ya buçuk liradır falan. Ama benim üzerimde olduğu zaman bir şey çok kıymetlene biniyor. Evet. Devam ediyorum. Yapıyorlar. Çarşambada bir yerlerde yapıyor. Bayanlar 5 vakit namazı camide kılabilir mi? Niye kılacak? Fazilet yok ki. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kadının namazının en eftal yeri evinin en uğurak köşesi. Tesettür, tesettür, tesettür. Tesettür zannediyorlar ki giymek. Tesettür örtülü durmak, perde arkasında durmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarına bile ve karnefi buyutkunle ayette evinizde karar kılın, istikrar edin, oturun diyor. Camiye çıkın demiyor ki. Dolayısıyla e, ama şu var. Kılsa namazı olur mu? Olur. 27 derece fazilet vaat edilmiyor onlara. Aa, kadın evinde dahi cemaatle kılsa o kadın tek baş mi? kadın tek başına kılsa erkeğin 27'si kadardır. Erkek cemaatle kılması neyse o da emir tutup evin en ucra köşesinde kıldıysa onun en eftaline 27, 25 var buharide bir hadis şerif 27'dir. En fazla 27'dir. 27'i alır o evinin en ucra köşesinde. Aa, erkek evde tek başına kılsa 27'i alamaz, alamaz ama kadın kılarsa alır. Erkek e, cemaatle eksik olur. olur. Hele ki camiye yakınsa hepten eksik olur. Kadında ama şu var. E, cumaya gitse, cumada yani rastlasa kılsa öğlen namazı düşer ondan. Yani öğlen vaktinin namazını kılmış olur. Ayrı dava. Bayram namazına gelebilir yer varsa tabii Şimdi işte. erkekler sığmıyor ayrı dava. Hocam enteresan sorular var onları soracağım. Bak kızmayın bana. Vücut geliştirme sporu ile uğraşmak caiz mi demiş. Spor gereği çok yemek zorundayım diyor. Ha, vücut gelişecek diye çok da yemek yiyorum. Yani bu vücut geliştirme şeyleri ben tıbben sağlığa uygun olmadığını duyuyorum. Birden ölüyorlar, tıkanıyorlar. Vakit, abart e, şimdi bu var, İslamiyet... Böyle şeyleri sevmez. Sana diyor ki yüzme sünnettir. Sana diyor ki o ok katıcılık sünnettir. Sana diyor ki at binicilik sünnettir. Sünnete uygun doluşu var var. Yürümek var. De bunlar iyidir. Ama tabii abartmak aşırı mı ben caiz değil de demem. Hı hı. Haram mekruh demem. Ama e, şimdi burada öyle bir sorun oluyor ki İslamiyet çok yemeği yasaklamış. Hı. Şimdi setti zerai vardır. E, Yasaa sebebiyet veren şeyler de yasaklanır. Ama asaleten değil. E, zımnen e, burada ara, arzi olarak burada arzi bir yasaklık geliyor neden çok yemek yasağına sebebiyet veriyorsa e, bu da yemek seni çok iştahını açıyor bu normal bir şey değil fıtrata uymuyor demektir evet. e, fıtrata uymayan şeyler Sema Hanım mu? bir soru soruyor hocam Diyor ki, o TV'ye çıktı hocam televizyona çıktığı vakit büyülenmiş gibi ekrana bağlıyoruz bunun için bir dua ediyor mu diyor yok dua atmıyorum ama konuştuğum laflar tesir etsin diye devam ediyorum gelirken biliyorum. Yasin okudum niye Yasin okudum Yasin'i ne niyetli okursa ne olur onlar da onu biliyor. Giderken bir işe Yasin okuyacaksın. Yasin okudum. Allah Çünkü çok uykulu hasta geldim. Dedim şaşırtacağım edeceğim dedim. <gülüyor> ya Allah Allah'ım açıklık ver zihnim kafama sorulara cevaplar gelsin dedim. Allah razı olsun. Ee, Halis Yoksa... şeriftir. Yasin'i işinin önünde okuyan o işi görülür. Çok da muhabbet var. Peki şu yılbaşı mevzuna bir geleyim hocam. Fettah Tamince bir açıklama yaptı. Siz de onun söylediklerine biraz itiraz ettiniz. Önümüzde de yılbaşı yaklaştı. Ya bu gazeteler hemen adamın adını olur, veriyor. İşi uşaklaştırıyorlar. Fettah bizim hanım diyor bana Fettah Tamince'yi tanıyor musun? O şimdi bakıyor haberlere. Ben bakmıyorum. Haberleri anlamam ben girmeye Hı. çıkmayı. Diyorum ne tanıyayım Fettah Tamince? Hiç tanımıyorum. diyor Anlamam deyince bu Twitter'daki hesaplardan hangisi sizin onu da söyleyelim. Resmi hesap nedir? O A6-R. O değil mi? Bir yazma şey. c -alt Ahmet Hoca. c 6 Ahmet Hoca. Çünkü bir dolu hesap var. He, çok açıyor, açıyorlar. Abi, Ama resmi bunlardır. Evet. On sonra bir de Facebook sitemiz o 1 milyon elli falan olan. Evet. Yani öbürleri değil. 2 milyona doğru gidiyordu son. Hadi Facebook'ta bu... odur. Orada bizim hep. Beni şimdi Alevi kardeşlerimiz. Eten, oradan dinlesin işte benim. Şimdi ben lafı kıvırtmadım ki. Hangi lafı konuşuyorum? O gün konuştuğum laf yani çevirisi yapılan lafı. O benim ben amca nokta işte TV'de var bir de Facebook var o 1 milyon 750 olan. Oraya girsinler oradakinden burada bir kıvırtma yaptıysam bana da kıvırcık desinler. Ben bir şey demiyorum ya. Yani. <gülüyor> Allah Allah. Ben lafımı giyecek, kimseden korkacak çekinecek miyim? çünkü kimse evet. hakaret etme. O... Herkese benim saygım var. Şu, şunu da ha, Yahudi Hristiyan cennete gitmek diyorum ama Yahudi Hristiyanlar cennete gidecek diyen hocalardan çok beni seviyor. Niye? Kandırmadığım için onları. Adam diyor ki senin kitabında böyle yazıyor. Öbür hoca bana yalakalık yapıyor diyor. Halbuki kitabı tarif ediyor. Bu adam doğru adam diyor. Ben diyorum ki adamın malına dokunma, canına dokunma, ırzına dokunma. Zimmidir, vatandaşımızdır veya pasaportludur. Bunu patlatamazsın, öldüremezsin. Böyle cihat olmaz, bu sapıklıktır. Sen gidip sinek okun kapısına bomba koyduğun zaman orada bir Yahudi bile ölse cennetin kokusunu duyamaz. 500 senelik mesafeden duyulan Tirmizi hadisini okuyorum. Yahudi de diyor ki ulan adam benim malımı koruyor diyor. Evet. Yahudi patronum var ne çalsam mubah değil ya, Yahudinin hakkı daha zor Müslümana namazlardan verisindeki belki sevabını helalaşırsın Yahudiyet namazı da veremez ahirette e, cehenneme düşersin kafir hakkı Müslüman hakkından zor hayvan hakkı gibi yani hayvan hakkı kedinin hakkı köpeğin hakkı bağlamış köpeği geçen gün haberlerde çekiyor ayağını kanatmış e şimdi benim içim yandı orada o köpek o köpek ne yapacak onu cehennemde e şimdi bu haklar zor neden e, namaz sevabını veremezsin ki köpeğe onun için korkun bu haklardan. E şimdi Yahudi de bakıyor diyor ki ulan öbür hoca beni cennete sokuyor ama diyor. Be beni cennete gideceğime inanmıyor esasen. Beni kandırıyor diyor. Yahudi uyanık. Ermeni vatandaş uyanık. Diyor ki ulan bu hoca doğru konuşuyor. Neden? E bunun kitabında benim cennete gitmeyeceğim yazıyor diyor. Adam kitabını okuyor diyor. Benim kitabı okumuyor ki diyor. Hı hı. O zaman ne oldu diyor. Ama benim diyor ki diyor. Canı korunmak kadır. Zimmidir. Bak cennetin kokusunu duyamazsın. Orayı burayı patlatayım. Bu Yahudiymiş. Parasını çalayım. Asla caiz değil. Tirmizi hadisini okuyorum. Arapçalara çok vakit yetmiyor. 500 senelik cennetin kokusu duyulur mezardan kalkana. Zimmi'yi öldüren. Bak Yahudi'yi öldüren. Ermeni'yi öldüren. Hrant'ın kalkıp öldürüyorsun. E sen adam vatandaş. Cennetin kokusunu da koklayamaz o adam. Ne adına yaparsa yapsın. Böyle bir şey yok İslam'da. Böyle bombacılık böyle bir cihat yok patlat orayı ya patlat burayı diğer tarafta hani Müslüman Müslümanı öldürüyor Ölen de zaten orada da, da silahogun kapısına bombayı koyuyor bizim hafız öldü orada orada da gelen geçen ölüyor o başka ama sen Yahudi oldun öleceğini bilsen de öldüremezsin öbürü işte bastı okulu bu, şunu bir sorayım hani IŞİD ile alakalı bir takım açıklamalar yaptınız ondan dolayı bir tehdit vesaire bir şeyler duyduk size direkt ulaşan bir şey oldu mu? bana direkt ulaşan olmadı Hayır, ama bu, tabii, o duy, duyulan kadar yok duyulan kadar da tabi resmi birimlerden tedbirli olun deniyor tabi Resmi birimlerden bilgiler geliyor ama ben şahsıma yönelik bir kişi gelip de böyle bir şey yapılacak sana demiyor tabii. Yapacağım Tekra, demiyor. Tekrar şu tatlı mevzuya dönüyorum. Demin sosyal medyadan bahsettiniz. Sosyal medyada da e, yılbaşını unutmadım. Oraya geleceğim. E, evlilik hususunda Instagram'a bakar ona göre hacı kız verir. Bu da iyi bir şeydir diyorsunuz. Ama bir taraftan Facebook, Instagram, Twitter vesaire nasıl İyi bir şeyler? Nerede demişim kullanımı? onu hatırlamadım o lafıma. Ya işte bir sohbetinizde söylemişsiniz bizim He. çocuklar not alıyor. Evet. Hani hacı belki kız verecek çocuğu tanımıyor. Instagram'dan fotoğrafına bakar diyorsunuz. Bir nasıl birisi? Ya fotoğrafını görmek ha Instagram'dan gör. Hadi elindeki resim kağıdından gör. Hı. O görmek aynıdır demek istiyorum beğenmek açısından. Ama Instagram'daki yine dikkat etsin. Çünkü eline gelen resim aileden mahalleden görüyor. Instagram'daki başkasını da koyabiliyor oraya kendi yerine. Onun için orada aldanma payı fazla yine de. Evet. Dikkat etmezler. Kandırırlar. Gelelim yılbaşına adamı. hocam. Şimdi mesela şunu söylüyor. Ekran başındaki vatandaş diyor ki ya yeni bir yıl geliyor diyor. Bu yeni yılda benim Hristiyanların krizmisiyle de alakam yok. Bizim yılımız Yeni hiç bir değil. yılın gelişini kutluyorum diyor. Bu niye yasak olsun diyor. Bizim yeni yılımız var. Şimdi iki tane yeni yıl olmaz. Adamın iki tane yeni yılı olmaz. O zaman ne derler adamı? Deli her gün bayram derler. Şimdi ikide bir tatil yapacağız diye ikide bir bayram yapacağız diye her günü bayram yapabiliriz ben ona bir şey demiyorum hı hı. ama senin yılın nereden başlıyor arkadaş benim yılım hicri başım var hicri yılbaşı Muharrem-i Şerif'in başıyla başlıyor ve bu 1436'ya girmiş bulunuyoruz birkaç ay efendim bize gerici diyorlar i̇şte yine geriden geliyoruz iki ay evvel girdik biz. E şimdi kardeşim ama sonra da on gün on gün döndüğü için biz sonra ileride gidiyoruz. Tabi ilerici de oluyoruz. Hep geri kalmıyoruz yani. Geçenlerde ilerideydik biz birkaç sene evvel. Evet. Geri geri ge geliyor. E şimdi bizim dinimizin bütün hesapları, kitapları, Ramazan'ı, iftarı, bayramı, kurbanı, haccı, arafesi, vakfesi, talak verenin iddeti, vefatının müddetinin tümünün günü gökteki ay hesabı. ...bizim senemiz Kameriy'dir. E, Şemsi sene... ...onlar Şemsi seneye baz oluyor. E şimdi bizim e, Müslümanlar olarak... ...bu sene, e, bu takvimimiz... E, o ...ecdadımız bunu kullandı. Hiçte geri kalmadılar. Dünyanın hiçbir şeyinden de geri kalmadı. Şu anda Suudi Arabistan bunu kullanıyor. Ebu bir Dubai bunu kullanıyor. Ve kullandığı halde de hiçbir şeyden geri değil. Bizden daha fazla gökdeleni de dikmiş. Her türlü dünyanın ticareti de oraya kaymış. E, dolayısıyla bu adamı geri bırakmaz. Bir defa beni bu saf safsatayla kimse... Durduramaz ama ben Avrupa'yla iş yapan bir adam Avrupa ülkesiyim yum buyum e ben 2015'i de baz almak zorundayım tabi baz al ikili yaparsın On da yani şeyini maaşını bilmem neyin hesabını kitabını ona da göre yaptığın hesap olur buna da göre zaten şu anda da öyle yapmıyor muyuz yani Ramazan bayramı neye göre şu anda kurban bayramı neye göre resmi tatil devletin resmi tatili Resmi iki tane bayram, Ama bayramlarımızdan... Ama onların tarihi değişiyor Hicri takvime göre hesaplandığı için Hicri son. takvim muhteber orada. Evet. E, dolayısıyla ikisi de işletilebiliyor. Ama kutlamaya geldiği zaman Hı -hı. Hicri yılbaşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Medine hicretini sembolize ediyor. Bu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özgürlüğünü ve İslam'ı yaymasını tebliğ etmesini bugün bizim Müslüman olduğumuz bütün bu dinimizden ne biliyorsak helal haram yarın ahirette bizi kurtaracak ne biliyorsak hepsi Medine dönemine yani o hicrete bağlı o hicret olmasa biz bugün hiç şey bilmiyorduk yani hı hı. dolayısıyla İslam bize ulaşmayacaktı. Peki hocam biz hani, bunu biz, kutluyoruz. Bir Müslüman. Basat bir Müslüman şöyle düşün ekran başında şu anda Şimdi seyrediyor şu... diyor ki ben hicri takvime tamam diyorum o kendimi de Müslüman hissediyor evet. ama devlet şu anda miladi takvimi kullanıyor. Miladi evet. yıl başında da ya şöyle diyor bir köşeden bir hindi alsam Efendim bir de tombalı olsa çocuklar şey yapsa. Gece de biraz televizyon kuruyamış falan. Bunun şu an bir sıkıntısı var mı hocam diyor. Var sıkıntısı var çünkü neden? Bu yılbaşı Avrupa'nın şeyi değil. Yani kendi karar verip burçlara bakıp bilmem gök olaylarından çıkarttığı bir yorum değil. Bu yılbaşının tespiti İsa Aleyhisselam'ın mevlididir. Peki sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mevlidini kutluyorsun da. İsa Aleyhisselamın mevlidiniye niye kızıyorsun? Bu İsa Aleyhisselamın doğumudur. Miladi takvim diyorsun. Adı Milattan geliyor. Milat velededen gelir, doğumdan. Dolayısıyla sen bir doğumdan yola çıkıyorsun. Biz Musa Aleyhisselamın doğduğu günü, o zaman da Muharrem'in ilk günü, Cüretcenin ilk gününü çok kıymetli geçiriyoruz, oruçtu. Neden İbrahim Aleyhisselam doğduğu için? Biz peygamberlerin mevalidini doğumlarına da hürmet ederiz. Evet. Ama İsa Aleyhisselamda fark var. Neden fark var? Hiçbir peygambere Allah bırakılıp tapınılmamıştır. Yahudiler, onun için diyoruz ki Yahudilerle nübüvette ihtilafımız var, Hristiyanlarla üluhiyette ihtilafımız var. Çok ince bir davadır bu. Çünkü Yahudiler Musa Aleyhisselam'a tapmıyor hı hı. ve ilah demiyor. Ama Yahudiler zımanıdan çıkmış, nereden? Davud Aleyhisselam'a da kral diyor, Süleyman Aleyhisselam'a kral diyor, peygamberlere de çok hakaret ve iftira var. Onlar da öyle sapıtmış. Ama ilahlıkta şirk koşmuyor şey yani Musa, ama öbür türlü şirk koşuyor. Hristiyanlar baba, oğul, kutsal ruh. Üç ilah. Allah sen üçün üçüncüsüdür diyor Allah. E Kur'an-ı Kerim böyle beyan ediyor onların itikadını. Şimdikiler onu da bilmekten aciz olabilir. Ama Kur'an-ı Kerim onların kuruluş felsefesini söylüyor bize. Hı hı. İtikadlarını söylüyor. Veledallah Allah doğurdu diyorlar diyor. Yani bunlar hep ayet Kur'an'da. Ben Allah'ın buyurduğuna inanmak durumundayım ben. Peki. Şimdi o zaman bu oldu İsa Aleyhisselam'ın doğum kutlaması dini bayram oldu. Onların ne oldu? Dini bayram. Şimdi onlar bizim Ramazan bayramımızı bizim gibi kutlarlar mı? Tamam. Kurbanımızı bizim gibi kutlalım. Benim kurban bayramımı kutlamak değil. komşu Ermenidir. Gelir der ki kurbanın bayramın kutlu olsun. Onu der bana. Kendi benim gibi kutlar mı? Çoluğunda çocuğuna yansıtır mı? Evine ocağına yansıtır mı? Merasimine yansıtır mı? Hediyeleşmesine, mesajlaşmasına tebrikleşmesine yansıtır mı? Yansıtmaz. Neden? Çünkü ilgilendirmiyor onu. Benim dini bayramım. Onun da şimdi Almanya'nın kurtuluşu değil ki bu. Bilmem kimin yani tespit noktası İsa Aleyhisselam'ın doğumu. İsa Aleyhisselam'ın doğumu da Allah'ın doğurması haşa. Allah'ın doğurması haşa, oğlunun olması haşa. O zaman bu ne oldu? Şirk merasimi oldu. Şirk merasimi, dini merasim olduğu için biz de diyoruz ki o güne ait bir değişiklik yapmayın. Çünkü Fetevay Hindiyede ki büyük bir fıkıhtır hı hı. diyor ki Gayrimüslimlerin dini bayramlarını kutlamakla ilgili bir yumurta hediyesi şirktir diyor küfre gider. Şimdi burayı ayıralım. Ehli sünnete göre mizana koyacağım. Yok, önemli bir şey söylüyorsun. Evet, evet bu fetevahin diye de geçiyor. Eğer ki diyor yumurta bile şirk olur. Ama neden? Ne ne maknaslar? Eğer nefsine uyup şarlatanlık işte yalakalık bir şey buna biz gavur demeyiz. Ancak tazim. Dini merasimine tazim varsa, tazim büyük tutmak, yüceltmek demek. Tazim neye yapılır? Hak bildiğine yapılır. Hı hı. Hak olduğuna inanmadığına tazim etmez insan. Tazim niyeti varsa şirka girer. Tazim niyeti varsa. Ama şimdi, her gece ben zaten boza içiyorum. İç. Efendim, her gece ben leblebi yiyorum. Ye. Ben her gece program seyrediyorum. Seyret. Ama yılbaşı özel programı var. Özel ne demek? O merasime iştirak maddinde özel mesai harcanmış, masarif edilmiş. Hı hı. O zaman biz de diyoruz ki açık oturum var, haber kanalı haber var. Ben sana demiyorum ki orayı kapat burayı kapat. Toparlarsak? Toparlarsak onların merasimlerine tazım içeren. Ama sen demin de diyorsun ben tazım hürmet saygı derdinde değilim. Artık bu bizim de içselleşmiş, bizim de olmuş. Ben de diyorum ki örfümüz adetimize sahip çıkalım. Ee, bu kültür emperyalizmine tabi olmayalım. E biz kendi Hicri yılbaşımızı ihya edelim, canlı tutalım. Bu noktada zaten içki içerse her gece aram. söz seyrederse her gece aram. E özel e, bilmem günah yaparsa her gece aram. Yılbaşı diye bir şey yok ki. Ama burada bir değişiklik yaparsa hayatında. Hindi ama hindi ucuzluyor, tamam hindi ucuzluyor, sağ ol, ben sana haram demiyorum. Ucuzluyor muyum şu? artması lazım hani normal şey. Yani ben bilmiyorum yani ama pazarlara çok göre... geliyor, bilmiyorum ki belki ucuzluyorum, pahalı belki ucuzlar Çokluğundan kine ay konuşuyorum. Eskiden Kurban Bayramı gibi gezdiriler, dindiler, şimdi bilmiyorum. Sen o zaman alırsın bir hindi, iki gün sonra yersin veya iki gün önceye, bir gün önceye. Orada biraz şu mu var hocam hani <gülüyor> men teshbehe bir kafem. Men bir kim bir topluma benzemeye çalışırsa. Şabe edemiyor, teşebbe ediyor. Teşebbe, tefeul, yapmacıklı, tekellüflü, zorlamalı benzemeye çalışırsa o onlardandır. Öbür hadis, kim bir toplumun karaltısını çoğaltırsa, ne oldu? Bir milyar Hristiyan alemiydi. Ne oldu? Bir milyar bir oldu. Kiminle? Ahmet Efendi ile. Ne oldu? Onlardan oldu. E bir de sen diyorsun ki ben hadislere çok takılmıyorum. Ayet okuyalım. Ve <gülüyor> Zalimlere azıcık dahi meylet, la temilu demiyor. Rukun meyl-i kalil. Azıcık dahi meyletmeyin. Fetemessekümünler. <gülüyor> Kur'an'daki ifadeler acayip. Cehennem yakar sizi demiyor. Onları yakan ateş dokunur size diyor. Ama dokunması da yetiyor adama. Azıcık dumanı bile yetiyor. Azıcık meyledersen, sana meyledersen dokunur. dokunur. Çok meyledersen girersin içine. Dokunur diyor. Bak zalim sen de diyorsun ki ne zalim adamların ne zalimliği var sen anlamıyorsun ki beni kardeşim ne zalimliği var öyle deme. Bugün Afganistan patlıyorsa Irak patlıyorsa Suriye çatlıyorsa Mayanmar'da diri diri millet yeniyorsa içiliyorsa o zalimlerin o müşriklerin şeyi var onların birleşmiş onların toplulukları Avrupa Birlikleri bugün istese birçok zulmü dünyada durdurabilir körük üstüne körük destek üstüne destek vurun kırın nasıl olsa Müslümansınız ikiniz birbirinizi öldürür. Zalimdirler. Ama ben o zalimliğe gelmeyeyim. İnne şirke La zulmün azim. Öbür ayette de en büyük zulüm şirktir. Neden? Senin hakkını yiyince zalim oluyorsam, Allah'ın hakkını yiyince ne kadar bir zalim ha. oluyorum? Sen bu dükkanın sahibisin. Ortağın yok. Birini elinden tutup getiriyorum. Serdar abi bu senin ortağındır diyorum. Ne alakası var? İki üçte zorba bulmuşum. Kabul edeceksin otur aşağı ortağındır diyorum. Ben ne kadar zalim oluyorum? Allah'ın hiç ortağı yok. Oğlu var, karısı var, ortağı var. Mükte Allah'a şerik istat ediyorsun. En büyük zulüm budur diyor o zaman o zalimlere azıcık dahi meyletmeyin. Beyzavi tefsiri vesaire. Benzemeyin ne diyor. Yok ne diyor orada? Tıraşları gibi. Şekilleri gibi. Bütün tefsirlerde. Çünkü ben İngiliz kumaşı giyebilirim. İngiliz gibi giyinemem. Ha şimdi burada fark var. Ben Çıkartayım uçağa ben uçağa binerim. O senin şeyin yani. Ben mecbursan evet. çıkartma. Mecbur, mecbur değilsen ne lüzum var? Boğazını sıkıyor zaten. Rahat ol. E Çıkart. Ama şimdi benim demek istediğim şudur. E burada Amerikan tıraşı bilmemnesi bunlara da İslamiyet'te mahsediyor. Tıraşına kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklere muhalefet edin. halifu u kitap. Bütün şeylerinde içlerine şalvar giymezler. Hani üzerine peştamal bağlar o zamanki Medine etrafı Yahudi kaleleri. İçinize don giyin. Nerede bir şey var? Saçınızı ortadan ayırın. Uzatın ama uzatıyorsanız ortadan ayırın. Müşriklere benzemeyin. Her konuda İslam'ın baz aldığı nokta kafirlere benzememek Peki bununla alakalı merak ettiğim bir şey sorayım hocam bunların da ne yapacağı zamana göre değişiyor bir bakıyorsunuz bıyıkları uzatıyorlar bir bakıyorsunuz kısatıyor bir saçları kısaltmak moda bir uzatmak moda kimde yani benzemeyin o... dedikleri kişilerde A ama tamam da sana da diyor ki başın açık gezme diyor, hmm. takke, tak da diyor. Bir takke tak takke diyor takke tak diyor sarık tak diyor sen de şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçını uzatıyordu örgü yapıyordu ya şuraya kadar buraya kadar rivayet ediyorsun da hiç başı açık gezmiş miyi mi? konuşmuyorsun Ali'l-Kari'nin Risalesi'ni sarık risasında bir kere bile sarıksız namaz kılmamıştır. Onu yuatı konuşmuyorsun. E sen şimdi saçını uzatmayı alıyorsun, başını kapattığını konuşmadığın zaman olmuyor o zaman işte. Sünnete tam uydun mu gavura benzeme imkanı kalmıyor. Peki o hani sarık, sakal vesaire onun için bir şey gerekmiyor mu hocam? Hani bir ağırlık... O, onun bir heybeti var bir vakarı Şimdi var ona sar... halel getirmemek ben de halel getir demiyorum sana ama sen o zaman başın baş açık gezmek mecelliye göre şahitliği ihlal ettirecek kadar mürüveti, mürüveti zedeler ya. şahsiyet de kişi baş açıklık böyle bir konu sarı ama namazda 70 kat fazla bu pazarda satıyorsun pirincili 5 lira oraya getiriyorsun 70 lira e, çarşamba bana yakın çarşamba pazarı ama kardeşim Kadıkü'yü de Üsküdar'da salı pazarı 10 kat fazla sen o zahmeti çekersin 10 kat fazla yerde satarsın. Aynı namazı kılıyorsun. Sarıkla kırarsan gel. Ama sen hoca değilsin, müftü değilsin. E ben hoca değildim, sarığı yolda buldum dememen için. Hı hı. Ne yapacaksın o zaman? Çok büyük sarmayacaksın. Halep müftüsü kadar sarmayacaksın. Şimdi Usulünce, bir, bir in verdikten. internet kanalı gibi televizyon çıkartmışlar bilmem ne mikrofon elinde. Sarmış kocaman sarığı nişantaşında dolaşıyor. E ben de yapıyorum. Niye? İlmin yok, bir şeyin yok. Ne gözüyorsun karı kızın içinde? Şunlara bakın, sevgililere bakın bilmem ne gösteriyorsun? Ayıptır şey. Böyle vaaz mı olur? Sen kadına erkeğin niye rahatsız ediyorsun taciz ediyorsun buna taciz denir böyle vaz olmaz diyorum mesela hmm. yani sen şimdi o, o kafayla o şeyle ben de gittiğim belki zaruretim var geçmişim doktorlar var orada hep doktorlarımız orada hmm. e ben gidiyor muyum bakıyor muyum bir tane kafede bilmem ne laf atıyor muyum e yani sen şimdi sarığın dediğin gibi hakkını vereceksin ama şimdi namazda en azından sararsan 70 derece eftel olur yani ama ben işçilerine şey demiyorum evde kılarken sarayım Sar. Ben bir şey demiyorum yani sarmak eftaldir. Yani alim olmak şartı yok. Evet. Ama tabii sakalın şeyin, şimdi bütün Müslümanların bir tutam sünnettir. E bir tutama kadar olması vacip yani tıraş haram olduğundan. Ama sen şimdi... Biz mesela hocam özür dilerim kendimle ilgili sorayım. Sakalı hiç kesmiyorum ve makinayla salatıyoruz. Haramdan kurtar mısın? Haramdan kurtar mısın? Cilet ve usura vurmayan... E, haramdan kurtarmış çünkü dört mezep mezaberbaa kitapları bütün fıkı, yahrum alkullihiyetleri raci ol. Erkek için sakal tıraşı haramdır. Ama sen e, ustura vurmadığın anda makineyle dağılsan haramdan kurtarıyorsun. Zaten o kısa sakallar var ya, onlar sünnetlerine gelmiyor. Hmm. Ya bir tutam yapacak? Bir tutamdan fazlası da sünnette buhar. Bazen uzaltıp. Bazen kısaltanlar var mesela o nasıldır? Sakalı uzatıyor sünnet sakal gibi oluyor. Evet. Modası geçince de kısaltıyor tekrar kirli o, sakal oluyor. Sünnete, o sünnetten ziyade o, modaya sünnet. uymak kafirlere benzemek olur. Orada niyet esas değil mi hocam? Hani ne niyetle niyet uzatıyorsun esas sakallı? Bir de moda nedir? Cehennemden bir odadır. E sen şimdi moda gavurlardan gelen bir şey. Sen onların şekilleriyle teşekkür ediyorsun. Şekilleniyorsun. Bize modaya uymak emredilmedi ki Resulullah'a uymak emredildi. Fettebi'uni. Bana uyarsanız Allah sizi sever. Bana benzerseniz Allah sizi sever. Düşmana benzerseniz Allah sizi sever mi? E Allah'ın çok peygamberini sever. Ondan kaç nişan görürse üzerinde o derece seni de sever. Sen şimdi sevmediğin bir adamın pardüsesini bir adamın üstünde gör. Nereden giydi şunu çıkartmış bu adama o yüz <gülüyor> oluyorum evet, evet. dersin arkadaş. Bu sevgi böyle bir şeyleri kaldırmaz. Sen anandan babandan çok peygamberini sevmeden mümin olamıyorsun. Anandan babandan çok sevdiğin bir ata sövenlerin şekline kıyafetine bürünürsen buradaki sevgide bir parazit var. Yani ben bu sevgiye halis sevgi diyemem. Onun için Allah teala buyuruyor ki peygamberim söyle ki onlara bu hadis değil bu bana uyun söyle. Allah size o zaman sevecek. Bana uymazsanız Allah sevmeyecek çıkıyor. Dolayısıyla biz Resulullah'a uymakla olunmuşuk. Sünnete ne kadar uyarsak o kadar Ama sünnete uymadı diye de adama şimdi hemen haram işledin şu bu. Her şey haram olmuyor. Sarık sarmadın. Bu haram değil. Misvak kullansan sevap. Kullanmadın. Haram Neydi? değil. Ama sakal öyle değil. Reci şimdi, bir soru soruyor hocam. Çok özür dilerim. Memur diyor ve mecburiyeti var. Sakalını uzatamıyor. Onun durumunu... Ali Aydar Efendi Hazretleri dört mezhep müftüsüydü. Son dönem dört, dört padişahın da huzur hocasıydı. O buyururdu ki ben mazur diyorum ama allah Teala mazur der mi bilmiyorum derdi. Evet, çok güzel demiş ama çok çok güzel demiş. Neyse hadiseyi yani okuyor, şunu bu yapmak lazım. Başka bir işi varsa yani helalından rızkını temin edecek başka bir işi varsa beş vakit namazdan birini bile kaçırılan yerde haram kazanç olduğu kesin olan faiz gibi yerlerde bu gibi haram olduğu bilinen yerlerden çıkıp e, kesin helal olan ...yerlerde çalışması tercih edilir. Bir ama tabii çoluk çocuğum aç kalacak gibi bir durumda maruz ise... Hı hı. ...e tabii ki biz şimdi ona da... Hani hocam şöyle bir şey var. Tam orada bir menkıbe yani bağışlayın. Yalnız olmaz ama... Yok sana çok Sana çok anlat öyle bir şey daha. Yalnız olmaz. Demiş ki birisi efendim işte böyle böyle bir yerde çalışıyorum ama... ...çoluk çocuğun rızkıdır. Müsaade eder misiniz? Evladım demiş Allah'a isyan edilen yerde çalışıyorsun. Allah rızkını veriyor. Başka yere gitsen orada rızkını vermeyecek. vermeyecek. Mi? Orada veren Allah. Burada haydi haydi. <gülüyor> Haramdan sakınana çıkış kapısı açarım diyor Kur'an. Ve erzu yokhu <gülüyor> min haythu lahtesib. Ummadığı yerden rızıklandırırım. E şimdi hiç ummadın ama bu arada biraz imtihan olursun. Sen de şimdi işten çıktın. Otur. Ondan sonra bir hafta sonra ya iş de yok, hoca da dedi ki Allah gönderecek ne oldu? Vacipbel hoca bizi mahvettin. E gel benim kapıma benden iş iste. E ben de sana iş veremeyebilirim. Mevla da seni biraz sınayabilir imtihanlar olabilir ama kurban olduğum sana rızkı yaratan benim. Rızık ecel gibi peşine düşer sen kaçsan o gelir seni bulur. Rızkını yemeden ölmen mümkün değil. Nefesim bitmiyor zaten. Dolayısıyla iman meselesi, imandan öte ikan meselesi. Ve bilahıratin yuqunun gözle görür gibi inanan. Yani bu kadar balıkları getiriyor, kayanın içindeki Hı. böceği getiriyor. Seni mi yedirmeyecek ama iman çok önemli. Yani şüphesiz inananla ilgili konuşuyorum. Hani hocam bir de daha ki like, bir Adamcağız zengin bir adammış da gitmiş böyle hoca efende camide vaaz ediyor. Allah bir'e 10 verir. Allah için verin Allah da size verir filan. Nesi var? Neyse çok hepsini dağıtmış. Kalmış evet. ortada caz şavlak. Derken hani bekliyor da onda geldiği evet. yok. Bir müde sıkıntı çekmiş. Sonra bir külhanda çalışmaya başlamış filan. Güzel de bir yer. Külhancı vefat etmiş. Hanımı dul. Eval sen çalıştır burayı filan. İşte kızımı sana vereyim derken o da ölmüş. Multiple. Mal sahibi olmuş oh falan, falan filan. Zengin tekrar hakkat biri 10'da vermiş ama yıllar geçmiş. Ya imtihan edersen. İşte sonrasında da yine camiye uğruyor. Hocanın birisi aynı sohbet ediyor. Hocam külhanı da söyle demiş ya. Yap dayanacak var dayanamayacak var. Külhanı da karıştır. Yani tabii yani say. bunun bir imtihanı var ben diyorum ki. Işte. de var. Ben o evet. imtihanı niye şerh koydum oraya? Hmm. Çünkü hemen yarın beklemesin. Bu bir imtihan olur. Yemin ediyor imtihan edeceğim sizi Allah. Bu imtihanı kazanmak meselesidir. Ama tabii ki farz namazdan. E, i̇zin verilmeyen noktada rızkı haram girer. Hı hı. Bu sakala da benzemez. Evet, ha sakala da benzemez. Farz namaz bir de mesela faiz gibi şeyler onlara kesin haram tabii. Farz namazı kaçırma tehlikesi. Şimdi Vahdet e, Gazetesi'nde yazdığınız ilk yazı din dersi olmazsa olmaz. Din eğitimi erken yaşlarda başlamalı din dersi de zorunlu olmalı diyorsunuz. Daha anne karnındaki çocuğa zikir duymanın etkisi var. Bu çocuk öbür çocukla biri olmaz. Sabah kadar Davullah atanın çocuğuyla evde Kur'an dinleyen annenin çocuğunun farklarını gör bakalım. Çocuğun eğitim hakikaten ta oralardan başlar. E çocuğu... Ana karnından başlar. Din eğitimi nasıl bu kadar mühim? Annenin bir... yediğinden başlar, babanın yediğinden başlar. Ana babanın rızkından başlar. Yani bu işler daha anne karnına düşmeden bile hey, ima... İmam-ı Gazali olacak yedi. zaten zannedersem İmam Gazali'nin hocasıdır. Yani olabilir. Münazaralarda yani ilmi münazaralarda Ara sıra tutukluk oluyor. Ve bunun da sebebini beyan ediyor. Diyor ki annem bana amileyken komşunun biri evinde canım komşuda gitmiş bir yere orada limon var. Limonumu ne delmiş? Yani oradan emmiş biraz. Emmiş yani. O sonra helallık alınabilir şudur budur. Ben sonra diyor bir münazarada tutukluk olduğu zaman o meseleden bilirim diyor. Ta annemin o zamanki meselesinden bilirim. Erza yuğa yuruttu ba diyor hadis-i şerif. Süt tabiatı değiştirir. Niye e, nesepten gelmese de sütten de haramlık oluyor ne hocam e, e, tabiatı değiştir yani sütün o kadar etkisi var ki kan bağı gibi süt bağı süt bağından kardeş olana evlenemiyorsun e, sütün önemi olmasa burada kan gibi nesep neyse raza odur <gülüyor> soydan haram olan sütten de haramdır diyor çünkü bunların etkisi olmasa efendim e, çocuk işte ne milletin tulumlarını deliyor işte aynı yine böyle bir meselede. Bütün sokak sakalar var o zaman. Su böyle borulardan gelmiyor. Sakaların tulumlarındadır. Eşkıya gibi olmuş çocuk. Gidiyorlar anasını şuna şikayet buna şikayet. Bu çocuk niye böyle oldu? Adam geliyor karısına. Yahu hanım ben aram yedirmedim. Bu çocuk gidiyor milletin tulumlarını deldiriyor. Şudur budur. E bir inceliyorlar ediyorlar. İşte yine böyle bir meseleden. Bir misafir oldu evde. Bir izinsiz bir şeyden, bir yemekten, bir şeyi delmesinden falan. Oradan helallık alınıyor da çocuğun huyu düzeliyor. Yani bunlar olmayan şeyler değil. Zikrin... Etkisini Kur'an-ı Kerim söylüyor, hadis-i şerifler söylüyor. Yani zikir duymak, Kur'an-ı Kerim duymak, anne karnındayken dinlemek bunlar çok önemli. Şu anda bile mesela hastanın yanında Kur'an-ı Kerim okumak veya hasta baygınsa bile ya kendi okuyamıyorsa bile kasetten bile olsa birçok tedavi sistemi bu cinlilere karşı büyücüllere büyülenenlere karşı efendim Bakara Suresi evet. mezarlıkta da hayır olur mu hocam buna mezarlıkta adam gidiyor mesela açıyor da teyipten dinletiyor ya da içeride okunan ya şimdi, okumak gibi olmaz galiba. bizzat yani. okumak gibi mezarlıkta şimdi şey diyor mezarlıktaki sevabın ihtası var hasta hayattadır onda can olduğu için onda etkilenme var o etkilenme de teyipten olur Tamam velakin ruh çıkmış meyit meyiti sen iyileştirmeyeceğim ki daha neyi de sevap hediye edeceğim. E, sevap teyipten olmaz. Çünkü canlı yayında okunmadığı zaman secdahati bile okusa. Tabii, secde hani, gerekmiyor. Çünkü hani canlı değil. Hastaya da kimden dinlettiğin dönem. Aç Abdus Samet'ten falan dinletip adamı götürmeyin hani. E, ya o da başka. Da Ama Abdus Samet'ten dinletece yani daha ihlaslı yani Allah için okuyan daha halis ihlaslı insanlar olabilir belki onun kaydı. Çok daha tesirli olur. Ama sen bir şey okursan ondan sana sevap pahalı olur. O sevabı bedel olarak nasıl hacci bedel hacci gidiyorsun? Gidemeyenin yerine. onu sen hediye etme imkanı İslamiyet vermiş. Onun için ölü de e, ağızdan okunması lazım ki sevap hasıl olsun da hediye nasip evet. olsun. Yoksa Hocam, neyi hediye edeceksin? Derin mevzularım var. Onları ben bir sonraki programa bırakıyorum. Yani Nasıl? tasavvuf bahsine hiç girmeyelim Nasıl diyorum. Istersin? Onu bir kenarda tuttum. Şimdi güncelle alakalı gene birkaç mesele var. Onları soracağım. Twitter'daki soruları da soracağım. Bir de kader Ondan meselesini bir kere yapalım. Kaderi de konuşalım. Kaderin inkaya, de. sırrı. Başlı başına konuşuyor. Öyle ya bu çocuk niye özürlü oldu? Ben ne yaptım ki? Falan. Dolu mesele var. Çok çok mühim mesele. Çok mühim sen oradan sorular. Şey, yani, onları konuşmak şu, lazım. Osmanlıca dersi. Osmanlıca tartışması var. Hani olacak mı olmayacak mı? Niçin olsun? Ne gerek var? Millet aya çıkıyor. Bizim Osmanlıca ile ne işimiz bizim var? Bizim o Osmanlıca Biraz bizi bakıyordum. geri bırakmadı ki. Biz Osmanlıca kitapları okuyabilseydik. O irtibatımız kopmasaydı ecdadımızın yazdıklarıyla Bizim... Şu anda çoktan uydular atılmıştı. Şimdi yeni uydular atmaya uğraşıyoruz. Gerçi uydu atana da siz çok itibar etmiyorsunuz. Hani Mars'a ne yapacaklar? Manyakça. Ben şapına. uydu Masrafa atana hiç itibar etmeyeyim ya. Uyduyu atıyor, ben de orada kanal açıyorum. Oradan konuşuyorum. Ben uydu atın diyorum. Hmm. Ben Ama Mars için söylediniz herhalde bunu. Masrafa değmez. Yok, Maslafa'dan değil. Onlar dünya batarsa hmm. başka yere kaçarız diye Masrafa değmez diyorum. Onu da anlatamadık. Ya yanlış anlamadım. Şey şey geriyi vermiyorlar ya. Gerisini konusu ne? dünyada su biterse Mars'ta su var mı? Şimdi buldular eski göl neymiş? E, taşlardaki alametlerden buradan su çekilmiş. O zaman ben şeyin dağlarında da buldum öyle. Ne onladı? Nuh Tufan'ın çekildiğini e, İsviçre'nin dağlarını. Alplere gittik orada bile su ne eserleri var o dağlarda. Bu, baktığın zaman niye tufanın hepsinin üstüne çıktığından ya sen şimdi eski suyu bulman bir şey yaramaz ki burada göl vardı bir zamanlar e, ne yapayım ben eski gölü? E şimdi sen diyorum ki oladır, edenin, cümün, Güneş dürülecek, ay sistemi çökecek, bütün yıldızlar dökülecek diyor. Bu sistem bozulurken dünyada batacak diyorum. Zaten o zamana kadar merak etme dünyada su var yemek var diyorum. Hı hı. Ayetler, hadisler var. En er rizku Açlıktan ölmek mukadderatında yoksa senin rızkını gönderecek. Açlıktan ölmek mukadderse altın vagonunun içinde. Kitlik alırsın, altın yenmez ölürsün. <gülüyor> ben sana diyorum ki kardeşim bu sistem çökünce Mars nerede kalıyor? Mersin nücumdan biri. Hı hı. Yıldızlardan biri. Bunlar dökülecek diyor. Ben de onun için diyorum. Hani dünyadaki imkanların azalması tehlikesine karşı bir yerde yaşamayı devam ettirebilir miyiz? Meselesi dünya zaten kıyamete kadar mamur olmayacak hepsi. Ama Daha mi? dolu boş kalacak son dönemde hep bunu işliyorlar hocam filmlerde görebildiğim kadar bilim kurgularda hani kıyamet senaryosu dünya bitiyor ama birileri gemiyle kaçıyor birileri aya taşınıyor ve kıyametten kaçıyor İşte bunların kurtuluyor. yine tahrif edilen kitaplarındaki uydurmalar. Yani Allah'ın kitabı Tevrat İncil Allah'ın kitabı değişmese onlar bu böyle bir şeye gitmeyecekler. Bazı kehanetleri İncil'e eklemişler. Tevrat'a eklemişler kahinlerin, falcıların, büyücülerin yorumlarını eee Kitabın içine koymuşlar. Yani bizim şimdi mealdeki parantez notlarını Kur'an'a eklememize dönmüş. Onun için muharref olmuş. Oradaki bazı yorumlardan çıkarıyorlar bunları. Bazı da ekliyorlar tabii hani film satsın diye veya şey olsun diye. Ondan dolayı bunu yapıyorlar. Halbuki ben onlara diyorum ki yani bana verin yüz bin dolar da ben size anlatayım. Neyi anlatayım yüz bin dolar? Ben sana bedava anlatıyorum. Ben sana diyorum ki Kur'an haktır ve bu alemi yaratan yeniden batıracak yok edecek. Öbür alem de şu anda mevcut. Geçiş yerine lüzum yok. Zaten gök açılacak diyor. Eme teşakkakus sema bil gamam. 7 kat semanın üstünden beyaz bulut yedinciyi patlatacak. Birbirinin üstüne düşerek patlayacak. Bulutla diyor, gökler yarılacak, açılacak diyor. Venuzil melaket melaketu O zaman cennet çıkacak. Şimdi 7 kat açıldı bu cennet çıkıyoruz. Cennet var zaten. O zaman melekler diyor, gökte bulunan melekler boşalacak, aşağı inecek. Çünkü neden? Mekanları kalmayacak. Vel melekü hala ercaiha diyor başka ayet. Melekler köşelerine tutulmuş. Ha melekler senin benim gibi burası çöktü diye ben giderim de melek gitmeyebilir. Ama meleklinde mekanı var. O Buradan var, varlıklar. Yani. Vazifeli melekler var. Onlar da köşelere dur Yani sarkacaklar çünkü mekanları e, çökerkiliyor. E şimdi sen Mars nerede burada? Mars'ın ne kadar üstünde yedinci kaç zaman? E bunların hepsi çökeceği zaman ben de diyorum boşuna masraf etme. Ölene kadar sen kıyamet kopana kadar... Su, yemek, et bu tepsi var diyorum. Bundan aç kalacağım da öleceğim diye korkma. Susuz kalacağım da korkma. Allah rızkına güven. Ancak kıyamet kopacaksa zaten senin oralara gitme imkanın olmayacak. Orada su orası kalmayacak, suda kalmayacak. Dolayısıyla sen buna yaptığın masraf fuzuli. Ama sen e dediğin gibi uydudan dünyayı gözlüyorsun. Bir şey takip ediyorsun, haritalar belirliyorsun. Veyahut madenleri tespit ediyorsun hangi dağın altında ne var. Hayır ya bizim rejide diyor ki deminki mevzuda abi bakma sen öyle dediklerine oralara gidip maden arıyorlar diyor zaten. Doğrudur. Hayda, marcan, yani onlar hayda. parasız işe yani gavurlar parasız. maddi Madde olmadan gavuru nereye çıkartacaksın? Maddeye bakar adam maddeye iman etmiş. Mana yok ki evet, adamda. Hocam. Ne arayacak orada? Şimdi bu konunun hazırlığını yaparken arkadaşlar dedim ki ya çoktandır merak ettiğimiz bir husus hocama bunu soralım. Şu anda dünyanın dışında bir yerde... İnsan benzeri canlıların olduğu, hayat olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde, muhteber kaynaklarda herhangi bir delil rastladınız mı hocam? Benzer bir şey var mı? Yani ima var. Yani Ma'bedef ima Şimdi halku <gülüyor> semavat <gülüyor> <gülüyor> yani Allah'ın ayetlerinden biri kökleri yerleri yaratması ve Ma'bedef ima. 29. ayet. Ve Ma'bedef ima. Şimdi fi hima. Ve whoa, onlarla birlikte. Şimdi telefuzu da çok güzel başlar. Var mı hafızlık veya Kur'an? Şey, ataklanmıyorum. Ama güzel telefuzu her farklı yer güzel, mahkemeler güzel. Masal hiç belirli bir gel görmedim. Şimdi e, sunucu programcı diyeyim. E, şimdi göklerde fihima 2. iki. Tesnih olursa göklerle yerlere gidiyor. Bazen Kur'an'ın kaydetsizdir. Arap kaidesinde de. Taglip kaidesi var. Taglip yerde olana dağbeder ama tagliben şeyi de katar. Efendim e, gökleri de katar. Yani birini birine ağır bastırarak taglip ağır bastırarak iki tesniye kullanır. Halbuki biri murattır. Böyle bir şey yoksa e, ona da kesin karar veremediğimiz için tefsirlerde de açık bir beğen görmediğimiz için yerde ve gökte yaydığı, ürettiği dağbeder. Dehabbe de yerde debelenen demek. Yani yerde deyince tabii ki gezegende de debeleniyor. Orada da debelenebilir. Göklerde ve yerlerde yaydığı dehabbeler de, de Allah'ın ayetlerindendir diyor. E şimdi tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miras gecesi e, Yecüc Mecüc'e uğradı. Sabit. Ya yani onlara da tebliğde bulundu vesaire. Ama Yecüc mevcut dünyadadır. Ha, bulunamıyor ki. O da ayrı bir ders konusudur. Bir uzun da sohbetim var onda. Nerededir? Ne bölgededir? Ne, nasıl bir mahluk? Şimdi Yecüc mevcut gibileri biz insandan ayrı göremeyiz. Çünkü onlar Yafes'in soyundandır. Sam Ham, Yafes. Bütün dünya 3 oğuldan. Nuh Aleyhisselam 3 oğlundan. Ki Türklerle yani de... Mecüc içinde insandır mı? İnsan soyundan. Yecüc soğundan. Mecüc insan. Yafes'in soyundan. Yani babalarımız da bir. Sami ırkı Sam, Yahudiler vesaire. Ee, Zaten desem Araplar da aynı ırktan. Ee, Sam Ham ne zannedersem Sudan falan e, siyahilerin yani zannedersem derken yine bir pay bırakıyorum. <gülüyor> Yafes Ebu Türk. Türklerin babasıdır. Ve Yecüc Mecüc de yani kabile olarak açılımına bakarsan Yafes'e dayanır. Allah Teala Türkleri seçkin bir ırk derler. E tamam seçkin hakikaten. Niye seçkin ırk? Zülkarneyn setli çekmeden onlar avlanmaya falan çıkmışlardı. O soy. Yani o diyelim e, babanın oğulları. Onlar avlanmaz. Set yapıldı. Giremediler bir daha. Geri giremediklerinden elhamdülillah işte bu Türkler olarak ne kadar rahat durumdayız. Orada çok büyük bir medeniyetsizlik oldu. Ee, şimdi onlar orada kaldılar. Bu Kur'an-ı Kerimle sabit. Ha şimdi sizin demin dediğinize gelelim. İşte. De, demin de biri çıkmıştı bir kanalda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. işte. Şeyi kapatın hani bunların üstünü kapatın kaplandı falan. Şeytan şey yapar şudur budur. Şu, o diyor şimdi mikrobu anlatamayacak diye millete diyor. Mikrop dese deli derlerdi diyor. Hı. Ya sağ i kiram mikrop dese niye deli desin kardeşim ya. Bu da ilahiyatçı hocaya devamlı çıkıyor. ah şimdi. Hocam biz neyi duyduk hani bırakın bunu Hazreti. Meryem'den bahsederken Meryem çift cinsiyetliydi kendisini dölledi de İsa Aleyhisselam öyle dünyaya geldi ah Allah, diyen ilahiyatçı şirk var. Şirk o şirk o kafir o ya o kafir o. Meryem suresini inkar ediyor. Evet, e Adem'e benzer diyor değil mi orada. E mesela İsa'nın Allah'a kemesele Adem. Allah'ın dinde Adem nasıl anasız babasız bu da sadece babasız. E bunu ne ayet söylerken sen ne kimi döllendiriyorsun Allah'a ne hacet ya döllendirmeye. Adem Aleyhisselam an, anası da yok. Evet. E şimdi bunu diyor, mikrobu anlatamam. Şimdi şey, mikrobu anlatamayacakmış şeytan demiş ona. Ona şeytan. O zaman ne şeytan kaldı ne cin kaldı yani. Ayet cin suresi var. Adam diyor zaten Mustafa Aleyhisselam o diyor Nusaybin'den gelmiş. Mekkeliler tanımadığı için cin diyor. Cin tesettürden gelir Lugat'ta Cennalehi falan. Ya Lugat'tan gittiğin zaman Süleyman Aleyhisselamkiler cin değildi. E, cin suresindekiler cin değildi. Ve Allah Teala insandan minel cinneti ve nas niye dedi? O zaman nasın içinde bunlar. Tanınan insan tanınmayacak. O zaman guraba dersin, gurbette. Görünmemiş, tanınmamış dersin. Yani şimdi burada ayetleri, hadisleri bu şekilde tarif edip, ha millet bunu anlamaz, o zaman milletin anlayacağı bir şekle sokayım. Dediğin anda bu tahriftir. Evet. Yahudi Hristiyan, Tevrat'a, İncil'e ne yaptıysa, benim ümmetim Kur'an'a yapacak buyuruyor. Ama nedir? Kur'an mahfuzdur. اِنَّا نَحَمْ نَزَّلْنَ ذِكْرُ وَنَّا لَهُ لِهُ لِهَافِظُونَ Ayeti eksiltemeyecek. Artıramayacak. Lafz-i lügatı edemeyecek. Ama manayı e musalate salat duadır diyecek. E musalateyi bozamayacak. Ama salatın manası duadır diyecek. Hı hı. Ee, efendim, ümmet de böyle bir şeyde ittifak etmez değil mi? Bir yanlış. Ya tislimi ümmeti hala dalale. Evet. Ümmetimin çoğunluğu dalalette birleşmez. Yani manaya da çok dokunamayacak aslında. Dokunamayacak neden? Kalbinde fitne olanların... Mevla taala ondan deşecek. Öyle birini çıkaracak, o fitnenin başı olacak. O içinde zaten fitne olanları müteşabihatın peşine düşecekler. Müteşabihat manayı karıştıracaklar. Çünkü sana müteşabihatı indirmiş ama hünne ümül kitap muhkem ayetler kitabın aslıdır demiş. Adam şimdi diyor ki, elif lam bin manasını biliyor musun diyor? Bilmiyorum diyorum. Çünkü Mevla biliyor ama hayale bu illa Allah. Ancak Allah bilir diyor. Peki diyor ne biliyorsun? Belki orada içki helal etti. Nasıl şifreler var <gülüyor> Kur'an'da diyor. Allah Allah. Bunu duyan var Var tabii. Vay Zaten ya. ibahiye. İbahiye nereden çıkıyor? İşari manalardan çıkıyor. Aa, Hurufiler nereden çıkıyor? Hurufi harf işte. Elif la'mime çünkü Elif la'mime'den gidiyor. Öbür türlü. İnnemel hamru vel meysir'i okumuyor ki. Orada çünkü kelime cümle var. Hı hı. O hurufi. O harften gidiyor. Burada da helal etti diyor ya. Şimdi o zaman... Mevla Teala sana böyle bulmaca çözdürür gibi kitap indirir mi? Rabbim de sana buyuruyor ki kitabın aslı muhkemlerdir. Helal haram muhkemlerdir. Size soracağım muhkemlerdir. Mesul olduğunuz muhkemlerdir. Burada dostlarımla aramda şifrelerim olabilir. Peygamberler bilir, evliya bilir. Bilmez, o sizi ilgilendirmez. Sen efendim, Allah bir ilham ettiyse kendine sakla. Peki bir de şunu sorayım. Ondan sonra tweet sorularına geçeceğim. Yavaş yavaş da toparlayalım. Burak diyor ki, abi kaçta bitecek? Yatsak olmaz, ayak uzatsak olmaz. Ayakta kaldık. Sürekli ayak. ayet hadis kapatamıyoruz da. Ayak uzatır canım. Biz bizim burada değil ki. Yani sürekli. Kitap yok şey yok. Biz bize ayak uzat. Arada yok. kanalı değiştir bir ayak uzat sonra tekrar bize gel. Peki demin ki o başka yerlerde de hayat var mıdan mülhem Adem Aleyhisselam'dan evvel de yaratılmış bir Adem ve onun soyu var mıydı? Buna dair bir şey rast geldi. Buna dair bir şey rast gelmediyim Çünkü o şeriatın zahirine tutuşan düşer. Bazı tasavvufi kaynaklar onlara yer verirler. Ee, ama şey diyor, yedi kat yerlerde var. Her arzda sizin Adem'iniz gibi Adem var, Nuh'unuz gibi Nuh var. Ama o Adem'den sonra demek değil. Hmm. Yalnız melekler Adem Aleyhisselam'dan evvel olduğu kesin. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de yaratacağım şey. buyurdu, halife yaratacağım. Cinlerin de olduğu kesin. Çünkü onlar insandan evvel yaratıldığı... Yani onu naslar bulabiliyoruz. Eteci halüfiya meyyüfsidüfiya hani sen yeryüzünü karıştıracakları mı yaratacaksın derken melekler nereden biliyordu? Çünkü evet. cinler yaratılmıştı daha önce. 2000 bin sene falan. Cinler birbirinden kavga ettiler. Hani insanlar nasıl savaşıyor. Cinler birbirini kırdı geçirdiler. Hmm. E cinlerin de böyle kanlı canlı cinlerde de var bu işler. E dolayısıyla yani hani ateştendir şudur budur diyoruz ama kendine göre savaşı var. Onun da kendine göre bir kütlesi var, kitlesi var. Şimdi dolayısıyla orada onları bazaldı melekler hatta melekler onları sürgün etti. Nef ettiler yani dünyayı karma karışık ettiler. Onun için e, cinler de önceden var ama insan olarak Adem Nes yani insan bildiğimiz nas dediğimiz insan dediğimiz e, yaratık cins tür Adem Aleyhisselam'la başlamıştır. İlk insan o olduğuna dair hadis-i şerifler sahihtir. Böyle say hadis-i şeriflerle çelişen diğer ilhamlar ve beyanlar bizi bağlamaz. Peki haşa, haşa, olmaz. haşa ve muhal farz diye sorayım bir yanlış yapmaktan korktuğum için kıyamet koptuktan sonra Allahü Teala yeniden bir insan soyu bir benzer bir şey yaratacağına dair bir haber ha, şerif mu? var bize. Hadis şerif var çünkü neden ee, cennet de dolamayacak cehennem de dolamayacak Bukhari Müslüman hadislerinde geçer. Ya zaten yemenek uli cehennem elim cehenneme elim eti cehenneme soracak ki doldun mu? Yani bütün kafirleri attı, münafıkları attı. Tabi Müslümanlardan fasık olanları koymayalım. Yani bir miktar yanabilir. Ama o son nokta değil. Doldun mu sorusunun zamanı değil o. Hı hı. Yani senin ehlin sana yerleşti. Kalıcı ehlin. Doldun mu? Ve tek ulu cehennemdecek el minmeziydi. Daha ne verdin ki yerim çok boş kaldı diyecek. Bu da nasıl bir şey? Buraya dikkat edelim. Cennette aynı biz normal insanlar Olarak dirileceğiz. Kabre kaç kilo konduk, kaç boy? aynı kalkacağız. Cehennem öyle değil. Sahih hadislerde İbnü Kesir de nakleder yani tabii İbnü Kesir direk hafız değil. Hadis hafızıdır da. E, muhriç değil. E, kaynaklardan nakleder. Eee inne bursel kafir misli Cebel Uhud. Kâfir'in azu dişi Uhud kadar büyütülecek. Ma beyne menkibe'l kafiri. Bunlar sahih hadisler. Bir kafirin iki omuzunun arası E şimdi bunu sahih yani Şimdi işte bunun aklı almaz diye ben bunu te tevil edeyim. Tevil edeyim. E, ne olacak? e beş yolu diyeyim, bilmem ne gibi diyeyim. Olmaz ki şimdi. Bir kafirin iki omuzun arası mesiratü selaseti eyyam, üç günlük mesafedir. Süratli giden atlı için, binekli için. Süratli giden binekli üç günde kat eder. Bunun meali ne? Ne kadar vücudu büyük olursa o kadar azabı çok olur yani her cüzden ve her hücreden yanmayı tatsın diye şimdi ha bu hadisti kabul etmiyorsan <gülüyor> etleri pişip döküldüğü zaman yeni deriler taze etler vereceğiz <gülüyor> azab, azabı tatsınlar diye hadislerin mefhumuna kafan yatmadıysa bunun ayetten teyidi var zaten Kur'an hadis çelişmez e şimdi o zaman bu kadar bir kafirin azu dışı Uhud dağı kadar iki omuzun arası üç günlük yol atlı koşar Buna rağmen dolmuyor. Bu sefer ne yapıyor? Cennet Kudretiyle mi? tecelli ediyor. Büzüştürüyor. Kendi kahur tecellisini şey ediyor. Kademini diyor. Şimdi, kademini. Gel mana ver. Kademi var mı? Var. Kademi var mı? Kabul ederim. Sahih hadis çünkü. Ayet mi hadislerde geçen? Sıfat hadisleridir bunlar. Müteşabiat'tır. Aynısını kabul ederim. Kademi şerifi var. Kademi var. Fakat bu kadem bizim ayağımız gibi bir ayak dediğin anda şirk yani yedullaha verdiğimiz, verdiğimiz o aynı işte o kahır tecellisi çünkü cehenneme kahır ve gazap tecellisi bu tecelliği ile beraber katlı katlı yetti yetti der büzüşür tamam ben de der. Cennete Müslümana 60 bu dünya kadar cennet verir. Salih müttakiyi nisbi tabii kurası. Bir Müslümana 60, Müslüman 60 bu dünya kadar. Ama bu dünyanın dörtte 3ü su. 1/4'ü kara. Karanın dörtte üçü çör. Dörtte biri mamur. Mamurun dörtte üçü çöplük. Kaç tane güzellik istiharı var? Yani oturacağın seçeyim desen nereyi seçersin tercihse? Az bir yer var. Hı hı. Şimdi o zaman on bu, 60 bu dünya kadarın hepsi mamur. Hepsi mamur. Her yer dünyadakinin en süperi oranı çöplüğü etmez. 60 bu dünya kadar. Ama cehennemden en son çıkacak olan en günahkara bile... Ki o bizim ümmetten değildir. Eski ümmetten biridir. İsmi de var. Ama sen onu tabi öde, Bukhari Müslüm'dür bu. hadisleri. şerif. Bukhari Müslüm'dür müttefekun aleyhdir. Ama sen orada tabi birinin diyecek ulan ne bozuk adammış da en son bu çıkmış diye düşünme. Sen ah ben o adam olabilir miyim acaba diye düşün. Çünkü Hasen-i Basri gibi tabiinin en hayırlısı ne dedi? Keşke o ben olaydım. Niye? Hadiste sahihte garantisi var. Ben imansız ölürsem o da yok. Ebedi cehennem. Onun için biz inşallah cehenneme uğramayız. Ama i̇nşallah. o en son çıkana bile ne kadar var? Hadis-i şerifte ne buyurur? Üdhul gir cennete diyor. Hatta bu uzun bir şeydir. Birkaç kere anlatmışım. Cazibeli bir şey. O cennete girmeden evvel ağaç işte. O ağaca götür beni daha bir şey istemem. O ağaca o ağaca götürür. Çünkü ileriyi görüyor daha güzel. İleriyi görüyor daha güzel. Hmm. Cennetin sesini duyunca Ya Rabbi biz daha cennete girmemişik onu hayat ırmağına atıyor. Kömür gibi çıkıyor hayat ırmağından filiz gibi bitiyor. Hadise fevrukauni fi nehril hayayi. Fevi'l hayati. Hayır ırmağı ve hayat ırmağı. Ee, diyor ki: "Ya Rabb, daha cennete girmemiş miyiz?" "E girmedin cennete elinin sesi." "Ya Rabb, beni cennete koysan daha bir şey istemem." "E sen de ne katlar kulumsun?" E, çıkar cehennemden daha bir şey istemem." Şu ağacın altına gidin. Bir ki ağaç daha güzel. Bir iler ne oldu? Mevla da onu ayazda bırakacak hali yok. Sonra ya cennet ya cehennem olacak herkesin diyor ki "Adhul gir buyur." Öyle ki dünya mira. Dünyanın 10 katı versen sana. Hı. Yeter mi sana diyor. O da öyle bir şaşırıyor, şok oluyor. Tabii hani panikten insanlar sesini lafını Hı. şaşırtır da Diyor ki, e alemin. alemlerin Rabbisim benle dalgamı geçiyorsun diyor. Bizim <gülüyor> Efendi Hazretleri derdi ki işte bu kadar saman kafalı olmasa da işte bu da en son çıkar mıydı? Yani Allah dalga geçmekten münezzeh Sen ne diyorsun Allah'a da? Hmm. Mevlada onu bağışlıyor tabii. Yani çünkü adam girdi, sarhoşluğa girdi. Ya ben diyor alay etmekten münezzehim. Kulum gir on dünya kadar sana. Bu hadiste Bukhari Müslim yani bu hadisten kesin anlıyoruz ki Cennette on bu dünya Kadardan aşağı gayrimenkulü Olan yok evet. e Bu ama yine de Cennet doluyor mu Sen cevabına geliyor dolmuyor Dolmayınca da Rabbul e, Alemin hmm. Yeni mahluklar Yaratıyor diyor. Bu yeni mahluklar Yaratır hadisi sahihte geçer Buradan anlıyoruz ki cehennemi doldurmak için yeni mahluk yaratmıyor. Adam sorgusuz sualsiz niye yansın? Rahmetin gazabı? Gazabı geçti. Ama cennette lütfu keremi. Keşke biz o mahluklar olaydık. Sıfırdan yaratılmış. Cennetteki huriler gibi. Hurilerin bir imtihanı olmadı. Dünyadaki kadınların çektiği çileleri çekmediler. Abdest, namaz e, yok. Ama inna enşe'nâ ne inşa en, diyor. İzâ ve kâdâ. Biz onları icat ettik. İnşa demek o icat ediyor. Burada da yeni mahluk icat edecek. Senin e, bilgin doğrudur. Hı. Cenneti doldurmak için. Bizim Efendi Hazretleri şöyle derdi. Yahu hazır yaratılmışsın. Yeniden sıfır insanlar yaratılacak da kullar yaratılacak cenneti doldurmak için. Ne kaldırın mühendisi gibi boşuna dolaşıyorsun. Hazır yaratılmışsın. Cennette yer kapsana. Evet. Böyle evet. de hikmetli sözleri evet. vardı mı var var. Yani, evet. Hocam yavaş yavaş saat 3'e 7 var. Ekran başındakilere hadi uyuyun demek manasıyla. Yarın pazar ne yapacaksınız? Oturun azıcık muhabbet ediyoruz. Şu soruları Twitter soruları. Gönderin soracağız dedik. Onlara mahcup etmeyin bizi. Yok tamam. Kısa kısa cevaplar istiramayacağım. Hocamın giyim tarzı çok sevkli, modacısı var mı demiş. Modacım <gülüyor> nasıl olacak? Ben kendi kendime buluyorum, giyiniyorum. Evet. E şimdi şimdi bunun mavi giydir. Üstüne kırmızı giyersen uyar mı sence? E, uymaz. Şimdi bunu kırmızı yapsam uyar mıydı bu? Yani ona göre kendimize göre uyduruyoruz yani. Ama yakıştırmışlar. Ya hanım da A düşer. Hanımın payını da unutmayalım şimdi. Kılıcın evet. hakkını da ver dedi ya Sultan Fatih. Eyvallah. Evet. Hocam namaz kılarken 6 yaşındaki oğlum duysun bildiği duaları okusun diye sesli okuyorum. Namazımı etkiler mi? Diye. Etkiler tabii sessiz namazsa öğlen namazında sesli nasıl okursun? Öğlen namazı hafidir. Sen cehri okudun mu namazını bozar. Ama akşamda, yatsıda, Akşam yatsıda sesli okuyabilir tek başına da olsa. Farzlarında? Farzlarda. Evet. Bir de teheccüd namazında da, da okuyor. Mesela yatsıdan sonra, akşamdan sonra gece namazına girer. Gece namazı sesli okuyabilir. Hatta diyor ki melekler de ona uyar. Teheccüdü sesli okursa. Allah Allah. Tabi hadis sahipler. Ve ee, innel melâket e ve un maraddâr bir de cinler. Cinlerden feci millete evhamlandırmayalım gece al, yarısı al, al, ama okuyayım. meleklerden bir de ummar der onlara amirler. Amir demek Allah'ın gizli mahlukları var orayı mamur ederler. Onlar diyor yestemi olun ila onu okumasını dinlerler ve yusallune salati namazına uyup kılarlar Müslümanları. Bu teheccüt namazı için var. Teheccüt namazında gece namazdan da bikun billeyl feliye car bil kıraati cehri yapsın. Sizin biriniz kılarken ama tabii komşuları uyandıracak kadar veya hanım uyuyor, hanımı rahatsız edecek kadar bağırmaz da bir lüzum yok. Yani yani o... Ne olur ne olmaz biz ürkeriz hocam. Hiç sessiz okuyup, yalnız başına kılıp geçmek lazım. Ya sessiz güzel ama adamlar uyanmak için, teşvik için yapıyorsan yanındakiler de bizi uyandır demişse. Yani Hz. Ebu Bekir nakşi tarikı, hafif, gizli kılıyordu. Hz. Ömer bağıra bağıra kılıyordu. Ondan sonra geldi Resulullah sallallahu geldi iki senede. Sen ne yapıyorsun dedi dedi dedi, dedi yine ösmu e, men unaci ettiğim zata duyuruyorum dedi. Hazreti Ömer'e dedi ne yapıyorsun? Şeytanı kovuyorum dedi. Uyanları uyandırıyorum dedi. <gülüyor> i̇şte, tarikatlar, meşrepler kadalime kulluğun asım meşrebim. Ne buyurdu? Küllüküm kades abi? Hepiniz isabet ettiniz. Onun için meşrepler uygundur tarikat. Ehli sünnet merkezinde Kur'an-Sünnet çerçevesinde meşrepler vardır, farklılıklar vardır. Bir gün de aslında bir diğer yapacağım sorunu bununla konuşalım inşallah. Hani bu farklılıklar birbirinizi farklılıklar, sevmeye mani mi? Mani olur mu? Rahmettir Niçin ya. Niçin Muhammed bir araya gelemiyor? Niçin biz birbirinizden bu kadar ayrıyız? İtikadi, Ulanla zaruriyatta konuşalım. ihtilaf olmadıkça teferruattaki ihtilaflar rahmettir. Evet. İntihar eden sonsuza kadar cehennemde mi kalacak demiş hocam? Asla. Şimdi intihar eden haram olduğunu bilerek yapıyorsa aynı günahkardır. İçki, kumar, zina gibi bir günahtır. Ee, ama cenneti ona haram ettim var. Hadis-i Şerif e, kutsidir, bukaridir. Ama bu cennete ona haram ettiğim şeyi intiharı helal kabul ederek yapan kafir olduğu için. Haramı helal görerek intihar ettiğince kafir olur. Kafir olunca da cennet ona ebedi haram olur. İntiharın haram olduğunu bile bile dayanamadığından yaparsa bu kişi günahkar olur cenaze namazı bile kılınır. Biz kılarız. Öyle bir şey olsa kıldık. Birkaç arkadaşta oldu. Ama biz onu şuna da hamlediyoruz. O arada cinnet geçirdi. Bu adam bunu normal akılla yapmazdı. Cinnet geçirince mesuliyetten çıktı. Böyle bir üstü zannettiğimiz ettiğimiz için nasıl bilirsiniz de, de iyi biliriz de diyoruz. Peki bu bildiğiniz birisi böyle olursa mı yoksa genele de bu şekilde yaklaşım genele olabilir Genele de herkes mi? kendi bildiğiyle alakalı. Yani ben de şimdi intihar etti diye ben önüne özel intihar edenlere çağırmıyorlar. Tanıdığım bir adama çağırdılar. <gülüyor> ben ona öyle yaptım. Onlar da tanıdığına gidiyorlar diyor. Onlar da öyle yapsın. Bu adam cinnet geçirdi. Ama diyelim ki dayanamadı başına gelenlere. O zaman cinnet de geçirmese bile e, dayanamadığından yaptığı için günahkar olur. Cennet ebedi haram olmaz. Mevla onu af edebilir. Bir şefaat de yetişebilir. Cehenneme girse de diğer günahlar gibidir. Yanıp çıka, çıkar. Ama imanlı ölen mutlaka çıkar. Hı. Ebedi kalmaz. O, enteresan. Herkesin bir derdi var ve o dert tarafından bakarak sorusunu gönderiyor. Mesela bu arkadaş da Beşiktaşlı. Hocam Demba Baba hakkında ne düşünüyor? Kimmiş o? Beşiktaş'ın golcüsü hocam. Gol He. attıktan sonra secdiye kapanmasını görmüş ya da duymuş mu? Duymadım. Yani Müslüman biri. Müslüman. He. Sabah namazlarına falan gidiyor ya efendi camiye evet. cuma sabahları. Bir de hoşuma gitti. Beşiktaş başkanıyla beraber 3 yıldır her sabah namazına gidiyorlarmış cuma namazlarına. Dedim ki yahu hani biz hani Galatasaray tutuyoruz Allah affetsin. Çocuk bari Beşiktaş'ta olsun dedim. Bak başkanı falan namaz kılıyor diye aklımdan geçti. Onu soruyor. Hocamın haberi var mı diyor Den baba. Ben haberim yok ama şu var. Meşhurlardan, sanatçılardan, sporculardan, ünlülerden. Hmm. Kim e, İslam nişanı bir şey yapsa biz memnun oluruz. Gündeme İslam gelir. Hocam hani soluk çocuk merak eder, eder. Der ki bu ne yapıyor? Mesela gol atıyor, şükür seyircesi yapıyor. Orada kıble icap eder mi? Çart. Raskele mi yapıyor? Tabii hocam. E, sen ona da söyle daha. Doğru gol attığın tarafa. Mübarek ya. gol attığın tarafa öyle yar kıble olur mu da kıblemiz kıyamete kadar mescidi aramdır yani. Eyvallah. Şimdi böyle rastgele secde olmaz öyle olur mu o zaman? O caiz değil. Secdeyi kıblenin gayrine yapsa e, kasten kafir olur insan. E, enteresan ama hani bunlara bizim Tehlike arkadaşlar şey. soruların arasından seçip bana ulaştırıyorlar ama seçilenlere baktığında hep fıkıh mevzuları. E, fıkıh da ben fıkıhçı değilim. Ümmet Muhammed bunu seviyor hocam. E, Doğum günü işte o zaman, kutlanır O zaman öyle çağırdığın zaman ben şimdi her şeyi bilen biri değilim. E, fıkhım da iyi değil. Bana şey yapacaksın. Ne onun adı soruları gönderirsen. Ha, hiçbir cevapsız hiçbir soru yok dinde. Ben hepsine cevap veririm ama şimdi ha sorarsam sorarsan bilmediğim olur. Kusura bakmasın ha bilmediğimi bilmediğimi Doğum günü kutlamak caizdir. Yeter ki mum söndürmesin. Yani o gavura benzemek işte olur. Pastanın üstüne kaç yaşındasın? Hadi bir niyet tut kızım. 30 mum. 30 yaşındayım. Üfle gitsin. Bunlar e, müşriklere benzemek kabiliğinden olduğu için bunlara caiz demeyiz. Çok Ama e, kek yaptın, börek yaptın, yedin, hediye aldın. Olur yani. Çünkü ne sakınca olsun ki? Peki son bir soru şununla bitirelim hocam. <gülüyor> Selfie çektiğiniz kadar besmele çekseydiniz cennetliktiniz. Sözü doğru mu diyor hocam? Be ben mi demişim onu? Evet. Ben tabi sohbetler arasındaki lafları bilerek konuşmuyorum. Aradan konuşuyorum. Do doğru bir şey besmele çekseydiniz demek. Ama söz doğru yani. yani. Söz doğru yani besmele çeksen. Cennetli Allah'ın adını zikirdir. Zikret Yani selfie çok yapıyorlar manası Tabi buna bir merak sardılar çok. Ya geliyor yanıma selam bile vermeden. Bir selfie yaptım. Ya nasılsın da demiyorum. Ya yani nasılsını aramıyorum. Hmm. Ya selam verdi ha. Müslüman'ın Müslüman üzerine hakkıdır bu sen. Sen hiç bana selam vermeden hemen çekip gidiyor. E şimdi onu hava atacak birine. Ben ocağı gördüm. şunu yaptım bunu yap. Yani şey, ben de onu diyorum size. Zikret Allah için şey, Benden sana ne fayda var? Benimle resim çektirmekten ahirette ne fayda var? Aa, ama Allah için sevmekten birbirine fayda var. Ahirette soruluyor. Bir alim tanıyor muydun? Bir veli tanıyor muydun? Bunlar kitaplarımızla geçiyor. E, bir sohbete gittim. Ben onun hürmetine bağışlandım diye. Rüya aleminde bu ayet hadis yerine geçmez ama. E, şerata zıt düşmeyen rüyalar da alınır. E, mübeşşirattır Resulullah Saddam salih rüya Mübeşşirattan bir salih rüya kaldı buyuruyor e, O zaman böyle şeyler Geçmiş büyüklerin rüyaları bir de bizim gibilerin değil Dolayısıyla yani bunlardan Fayda var bir alimi sevmek Tanışmak efendim bunlardan Fayda yok demiyorum ve lakin Sevgi Allah için olacak hava atmak için olmayacak Yani birisi efendim e, işte bak aa ben gördüm Sen göremedin e, Bunlar nefsani şeyler Evet Hocam daha sorular var bu bitmeyecek. Ben çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ben teşekkür, teşekkür ederim Allah razı olsun. Asıl mevzuya giremedik. Üç sayfa sorum vardı. Birisinin yarısını sorabildim sadece. Biraz daha gidişatına bıraktık. İstifade ettik. Çok yani teşekkür ediyoruz. Yani bu zaten akışlı olursa kendi halinde giderse Mevla o zaman kime ne lazımsa ona onu duyurtturur diyor. Büyüklerimiz. Evet. Buraya gelen cemaatin diyorlardı. O zaman bunlar onlar televizyona çıkan zatlar değildi. Şimdi bundan ne anlıyoruz? Bugün gece bizi dinleyenler için ne lazım idiyse Mevla onu bizim kalbimizden, aklımızdan ağzımıza getirdi. Dolayısıyla herkes nasibini alır. Faydalanmıştır. Mutlaka o kimsenin anlamadığı bir şey vardır. Birine bir fayda etmiştir o. Yani genel manada bunun ne alakası var demiş olabilir. O biri ben cevabımı aldım diyordur şimdi. Öyle çok olmuştur. Evet, hani evet bakınca belki keşke şunu anlatsan hocam bu niye konuşuyorsun diyorsun da o başkasına ilaç olduğu veriyor. İlaç oluyor. Diyorsun. Onun için biz de Mevla'yı bıraktı. O konuşturuyor zaten. Hı. En takan Allah'u lezih. En takakülleşe. Ağacı konuşturan, odunu konuşturan Allah. Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. O zaman bizde bir fazilet yok. Bir meziyette yok. Mevla'nın e, kelamlarının tecelliga oldu. Musa Selam'a de ağaçtan geldi. Yani. Gâhi şecerden söyler ol, gâhi beşerden söyler ol. Bir mantıklı bir demiş e işte onun Aşkında için şey, konuşana bakmayacaklar, konuşturana bakacaklar ve Mevla'dan ayet ve hadis olduğu için söylüyorum. Ayet hadisin hadisinin dışındakiler... Kitabı bir alabilir miyim? E onu sen hani bunu sana bunu hediye getirdik. Dedik, bunu bana getirir. Çok teşekkür ediyorum. Tarikat-ı Aliye'de Rabıta-i Yüceliye. Bunu aslında bir konuşmak istiyorduk. Hani Ama bu meselesi... kitabın mevzusu bir ders. Evet. Kesinlikle. Çünkü ayetten deliller hadisten deliller icmadan deliller kıyastan ben, deliller Ben de okurum daha iyi olur dersimi çalışır e, sen, ha, Onu sen bir o, hatmet o Ona güzel. göre o deşirse tasavvufta Neler çıkar işte evet. o zaman Ervah-ı Mücerre'de ruhların Allah. tasarrufu Temessülü ama lütfen bir teşrif edin ve bu meseleyi konuşalım. Hani şimdi bitirirken neydi? şey yapmayalım, ortalığı karıştırmayalım ama işte Kur'an-ı Kerim'de tasavvuf ibaresi geçmiyor. as sadette tasavvuf yoktu, sonradan ihtas edildi. Efendim batıdaki bir takım felsefi akımlardan etkilenerek mis -tizim, mis -tizim, ortaya çıktı. Mistizim, mistizim Hindistan yirdi. bilmem nesinden. Evet Mevlana Haldi Bağdadi Kudüs'e sürru Hindistan'a gitti de oradan rabıtayı getirdi diyen var. Rabuta şirktir diyor. Tevessüs şirktir diyor. Allah bize şah damarımızdan daha yakın araya birini niye alacağız? Bütün bunları konuşacağımız bir programda yapalım. E işte. O çok önemli. Milletin saptırıldığı bir konu. Evet. Tabii ki insanlar bunu mecbur değiller. Ama en azından bunu yapana da müşrik dedikleri zaman yani sen rabuta yapmaya mecbursun diyen yok. Hı hı. Farz namaz gibi farz diyen yok. Bu bir zevki meseledir. Ama sen adama müşrik dediğin zaman o müşrik değilse sen müşrik olma deliğe eline girdiğin için o, onu... ben sana delillerimi anlatacağım ki seni yapmaya zorlamak için değil ama benim ne yaptığımı anlaman için veya benim maksadım tapınmak değil ibadet değil tevessül nedir delili nedir o zaman sen beni en azından mazur göreceğim diyeceksin ki ya ne diyor tatmadınızsa Bahret adamları inkar etmeyin. Yani beni mazur göreceksin. Belki Cenab-ı Hak nasip edecek. Yarın sen de yapacaksın. Ya herkes... Ön yargı ortadan kalk. Gece, biraz da nasip meselesi. Nasip meselesi... Da. Hilal gece herkes tarafından görülemez. Zaten onun için ortalık karışar. Birkaç kişi görebilir. Gözün keskin olacak. Nereye bakacağını bileceksin. Ondan sonra efendim o anda bulut olmayacak. Hava şöyle olacak. Böyle. Şimdi Çamlıca'dan da görükmüyor artık. Şehir kaplamış, duman olmuş. Ama sana ne diyor? Ve izâlem terel hilâle fesellim. Li ünâsin râhu vilebsâri. Hilal'i görmediysen gözleriyle gördüm diyenlere teslim olacaksın. Evet. İmam-ı Hazretleri, Rabbani Hazretleri'nin mektubatı Rabbani'de kutsası. Geçen bir beyitti çok severim. Ortalık aydınlanınca olur belli. Herkesin geceyi kiminle geçirdiği diyor. Er yarın hak divanında belli olur deyip kopatalım hocam. Yani, onun şeyi, yani tozlar açıldığı zaman göreceksin altındaki at mıymış eşek miymiş. Herkes ben en iyi kısrağa biniyorum diyor ama. Evet. <gülüyor> Görecek ya da sürünüyor musun neredesin? Tahtanın üzerinde kendi kendine mi sürünüyor Hani Ehlullah belki onun için dermişim. Nasılsın deyince sıratı geçirir. Kantarda belli olacak, olur der. der. Kant, bir, olacak, yani. mizanda belli olur. Onun için allah sonumuzu hayretsin. Amin. Allah dinleyenlerimize de hep dua edelim. Yani allah Teala'nın saatidir. Yani bu mübarekte bir saat var, bir an var. Müslüman denk geldiği anda mutlaka ne isterse verir sahihtir. Her gece var bu. Ve zelge külleri, Buhari hadisidir. Efem sallallahu doğduğu saat olduğu edildi. O da imsa bir saat kalalar gibidir. Ama tabii ki bizim duamız ne olsun Allah Teala cümlemize imanı kamil hüsnü hatime sonumuz akıbetimizi hayır eylesin. Sevdiklerimizi de bu dualarıyla hak eylesin. Kıyamete kadar gelecek nesillerimize de Allah iman selameti nasip Abi. eylesin. Başka bundan iyi, hayırlı bir dua Aha. Hepsi geçecek gidecek. Hasta da ölecek sağlam. Zengin de ölecek vakit. Ağada paşada. Ama imanlı ölmedi mi ahireti perişan oldu. Sonsuz hayat var yani. Evet. Onun için bu işe merak olsunlar yani. Ahireti kazanmanın yolu nedir? Bunu dert etsin insan. Yani ben şimdi bir hindi yiyeceğim diye bilmem ne. Ahiretimi perişan edemem. Hindi yarın yerim. Değil mi? Eyvah. Bu iş böyle. Hocam teşekkür ederim. Efendim. Ahmet Mahmut Ünlü Hocam, Cübbeli Ahmet Hocam bizimle birlikteydi. Bu cumartesi gecesinin ilk başka şeylerinde kendileriyle sohbet ettik. istifade ettik. Ben hem hocama teşekkür ediyorum hem ekran başında şu saate kadar muhabbetimize iştirak eden siz sevgili dostlara teşekkür ediyorum. Ayrıca e, bu saatlere kadar uzayan bir yayında kamerasından rejisine ulaştırmasından daha bilmem nerelerine kadar emek veren, uykularından fedakarlık eden çok güzel bir ekibimiz var. Onlara da huzurlarınızda teşekkür ediyor. Onlar ve kendim adıma... Haftaya Allah nasip ederse saatler 12'yi vurduğunda buluşuncaya değin. Allah'a ısmarladık diyorum. Hoşçakalınız. Hayırlı geceler olsun.